La İlahe illallah. Halis Bayancuk, Ebu Hanzala, Tevhid Basım Yayın Muhakkak ki Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. Onun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed, Allah'ın kulu ve Rasulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkup sakının. Yalnızca Müslimler, şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen kullar olarak can verin. Ali İmran Suresi 102 Ey insanlar! Sizleri tek bir nefisten yaratan, Ondan da eşini yaratan ve o ikisinden de birçok erkek ve kadın türetip yeryüzünde yayan Rabbinizden korkup sakının. Kendisiyle istediğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan korkup sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisa Suresi 1 Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakının ve doğru, sağlam, adil söz söyleyin. Allah da buna karşılık amellerinizi ıslah etsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim de Allah'a ve Resulüne itaat ederse, şüphesiz ki büyük bir kurtuluş ve kazanç elde etmiş olur. Ahsap Suresi 70-71 Bundan sonra şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Her sonradan çıkarılan şey bidattir ve her bidat sapıklıktır. Her sapıklıkta ateştedir. Mukaddime Tüm Resullerin ortak davetidir La İlahe illallah. Kavimleri müslim ve kafir diye ayıran, insanların dünya ve ahirette varacakları sonun belirleyicisidir La İlahe illallah. Bu kelimedir, baba ile oğlu karşı karşıya getiren tarih sayfalarında. Bu kelimedir, Nuh Aleyhisselam'ı kurtuluş gemisine alıp, ciğer paresine azgın dalgalara mahkum eden. Bu kelimedir, Lut Aleyhisselam'ı kurtulanlardan kılıp, karısının başına gökten taş yağdıran. Bu kelimedir, İbrahim Aleyhisselam'ı babasına ve kavmine karşı tüm cesaretiyle, siz de, babalarınız da sapıklarsınız dedirten. İsrailoğullarını zamanın tağutundan kurtaran da, kırk yıl çöllerde dolaştıran da bu kelimedir. Yine bu kelimedir, tüm aristokratların peygamberlerine eziyet etme sebebi. Zamanın en güveniliriyken Resulullah'a şair, yalancı, deli, kahin, büyücü damgası vurduran bu kelimedir. Kendi halinde bir tüccarken Resulullah'a tüm insanlık Allah'a ibadet etsin ve hiçbir şeyi ona ortak koşmasın diye kılıçla gönderildim dedirten bu kelimedir. Bu kelimedir köle Biler radıyallahu anh'ı Mekke'nin Efendisi Ümeyye karşısında dile getiren. Bu kelimedir. Ayrılık ve zillet içinde yaşayan Arapları, birlik ve izzetle tarih sahnesine çıkaran. Bir kelime düşünün ki, insanlar ve cinler onun için yaratılmıştır. Bir kelime düşünün ki, Allah yüz binlerce Resulü, onu söylesin, söyletsin, yaşasın ve yaşatsın diye görevlendirmiştir. Bir kelime düşünün ki, kitaplar onun için indirilmiştir bir kelime düşünün ki, uğruna yurtlar terk edilmiş, dostlar düşman edinilmiş ve kılıçlar kınından çekilmiştir. O, La İlahe illallah'tır. Amacımız, bu kelimeyi anlamak, anlatmak ve beraberce yaşayabilmektir. Hiç şüphesiz, bu kelimeyi anlamak, yaşamak ve insanları ona davet etmek, hizmetlerin en büyüğü ve en şereflisidir. Bu, Resullerin davasıdır. Bu yola giren, Resullerin varisi ve tevhid davasının yiğit bir neferidir. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Zira tevhid daveti, onun yardımı ve lütfuyla hızla yayılıyor. Tevhid davetçileri, onun ihsanı ve inayetiyle yeni bir diriliş yaşıyor. Tağutlar, şirk, bidat ve masiyeti yaymak için bunca çaba harcarken, tevhide yönelişi engelleyemiyorlar. Zan, yalan ve batılla uyutulup oyalanan insanlık, Tevhidin kat'i, dost doğru ve hak delilleriyle uyanıyor, fıtratla tevhid arasına örülen sanal ve sahte duvarlar, tevhidin güneş gibi açık delilleriyle bir bir yıkılıyor. Allah'a hamd olsun. Bu risalenin kaleme alınma nedeni, bu güzel gelişmeye bir hamd, şükür ve kardeşlerimizin çağrısına icabettir. Bazı kardeşlerim, La ilahe illallahı ders yapabilecek bir şekilde anlatan bir eserin yokluğundan yakınıyorlardı. Biz de hem tevhid davetine katkımız olsun, hem de bu kardeşlerimize davet yolunda bir yardımımız dokunsun diye Yüce Allah'tan yardım dileyerek bu kitabı yazmaya karar verdik. Konu başlıkları altında, konuya dair ayet ve hadislerin bir kısmının Arapçasını vermeye çalıştık. Ta ki ezberlemek isteyenler için kolaylık olsun. Ben, size yasakladığım şeylere, kendim uymayarak size muhalefet etmek istemiyorum. Tek amacım, Gücüm yettiğince ıslah etmektir. Benim başarım ancak Allah'ın izniyledir. Ben ona tevekkül ettim ve yalnızca ona yönelirim. Hud suresi 88. Neden kelime-i tevhid? Kitabımızı dinleyenlerin aklına şöyle bir soru gelebilir. Neden la ilahe illallah? La ilahe illallah kelimesini ele alıp incelememizdeki sebepleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Bu kelime Tüm peygamberlerin ortak davetidir. Allah şöyle buyurur. Senden önce gönderdiğimiz her rasule şüphesiz ki benden başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. O halde yalnızca bana kulluk, ibadet edin diye vahyetmişizdir. Enbiya Suresi 25 Diğer bir ayette ise, Ant olsun ki biz, her ümmet arasında Allah'a ibadet kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için Rasul göndermişizdir, buyurulmaktadır. Nahl Suresi 36 Peygamberlerin tarihini anlatan Araf Suresinde, tüm peygamberler kavimlerini ilk olarak bu kelimeye davet etmişlerdir. Andolsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak yolladık. Demişti ki, Ey kavmim, Allah'a ibadet, kulluk edin. Sizin ondan başka ibadeti hak eden bir ilahınız yoktur. Şüphesiz ki ben, sizler için o büyük günün azabından korkmaktayım. Araf suresi 59 İleride geleceği gibi, Allah'a kulluk ve tahttan sakınma, La ilahe illallah'ın manasıdır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak yolladık. Demişti ki, Ey kavmim! Allah'a ibadet, kulluk edin. Sizin ondan başka ibadeti hak eden bir ilahınız yoktur. Korkup sakınmayacak mısınız? Araf suresi 65 Ve Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak yolladık. Demişti ki, ey kavmim Allah'a kulluk ibadet edin, sizin ondan başka ibadeti hak eden bir ilahınız yoktur. Araf suresi 73 Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı yollamıştık. Demişti ki, ey kavmim Allah'a ibadet kulluk edin. Sizin ondan başka ibadeti hak eden bir ilahınız yoktur. Araf suresi 85 Kur'an ayetlerinden öğrendiğimize göre, peygamberler, kavimlerinde Allah'ın haram kıldığı, içki, zina, livata ve tartıda hile gibi kötü ameller bulunmasına rağmen, davetlerine bu kelimeyle başlamışlardı. Tevhide davet etmeden, hiçbir meseleyi gündemlerine almamış, Hiçbir konuyu tevhidin önüne geçirmemişlerdi. Allah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle emreder. Bunlar, Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların yolunu takip et. En'am suresi 90 Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu peygamberlerin yoluna uymuş ve kavmini ilk olarak La ilahe illallah kelimesine davet etmiştir. Allah Resulü davete başladığında, Mekke toplumu, cahiliyenin en karanlık dönemini yaşıyordu. İslam şeriatında ahlaksız kabul edilen her şey birer övünç kaynağıydı. Mesela, Arap cahiliyesinde insanlar içki içmeyi ve kumar oynamayı bir şeref olarak görüyorlardı. Çünkü içki içtiklerinde daha cesaretli oluyor ve mallarını rahatlıkla insanlara dağıtabiliyorlardı. Kumar oynamalarındaki gayeyi de kazanılan malı fakirlere dağıtmak olarak belirliyor bu yüzden kumar oynamaya katılmayan zenginleri kınıyorlardı. Bugün ve geçmişte fuhuş olarak adlandırılan münasebetlerin hemen hemen hepsi, Arap cahiliyesinde nikahın bir çeşidi olarak görülüyor ve normal karşılanıyordu. Ayşe radıyallahu anha bu nikah çeşitlerinden şu şekilde bahseder. Cahiliye devrinde dört çeşit nikah mevcuttu. Bunlardan biri bugün herkesçe tatbik edilen nikahtır. Kişi Kişiden kızını veya velisi bulunduğu kızı ister, mehrini verir, sonra onunla evlenir. Diğer bir nikah çeşidi şöyleydi. Kişi, hanımı hayızdan temizlenince, falancaya git, onunla ilişkiye gir, der. Ve hanımını ona gönderirdi. Kadının o yabancı erkekten hamile kaldığı anlaşılıncaya kadar, kocası ondan uzak durur, temasta bulunmazdı. O adamdan hamileliğe açıklık kazanınca,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 Bunların yanına girebilirdi. Bunlardan biri hamile kaldığı takdirde, çocuğunu doğurduğu zaman, o adamlar kadının yanında toplanırlar ve kâifler çağırırlardı. Kâifler, bu çocuğun onlardan hangisine ait olduğunu söylerse, nesebini ona dahil ederlerdi. Çocuk da ona nispet edilir, onun çocuğu diye çağırılırdı. O kimse bunu reddedemezdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakla gönderilince, bütün cahiliye nikahlarını yasakladı, sadece insanların bugün tatbik etmekte olduğu nikahı bıraktı. Buhari Arap cahiliyesinin içinde bulunduğu bataklığı gösteren en önemli şey ise, kız çocuklarına olan muameleleriydi. Onlar, kız çocukla müjdelendiklerinde, ayetin ifadesiyle öfkeden yüzleri simsiyah kesiliyordu. Kız çocuklarından kurtulmak için birbirlerini teşvik ediyor, ve çocuklarını diri diri gömüyorlardı. İmam Kurtubi, El-Camiu li-Ahkamil-Kur'an Allah onların bu fiilini şu şekilde vasfediyor. Onlardan birine Allah'a nispet etmekten çekinmediği kız çocuk müjdesi verildiğinde, yüzü kapkara kesidir ve öfkeden kuduracak haldedir. Aldığı kötü müjdeden dolayı, utanç içinde toplumdan gizlenir. Zihni allak bulaktır. O kızı aşağılanmayı kabullenip, Hayatta mı tutacak, yoksa toprağı mı gömecek? Dikkat edin, ne kadar kötü hüküm veriyorlar. Nahl Suresi 58-59 Yine Araplar, Kabe'yi çıplak olarak tavaf ediyor, bunu da fazilet olarak görüyorlardı. Veda haccından bir sene önce, Allah Resulü bu şekilde tavaf yapılmasını yasakladı. Ebu Hureyre radıyallahu an’tan gelen bir rivayete göre, Ebu Bekir radıyallahu an veda haccından bir sene evvel peygamber tarafından hac emiri olarak Mekke'ye gönderildiğinde Ebu Bekir de Ebu Hureyre'ye Kurban Bayramı'nın ilk günün Mina'da büyük bir cemaat içinde şu maddeyi ilan etmesini emretmişti. Ey insanlar, iyi biliniz. Bu yıldan sonra müşriklerin hac etmeleri, çıplakların da Kabe'yi tavaf etmeleri yasaktır. Buhari Mekke toplumunda insanların mal ve ırz güvenlikleri yoktu. Özellikle yabancı kavimlerden gelenlere ya da aşireti güçlü olmayanlara rahatlıkla zulmedilebiliyor, İnsanlar yaptıkları bu zulüm ve ahlaksızlıklarla övünebiliyorlardı. Hatta bunların önüne geçmek için Allah Resulü'nün de içinde yer aldığı Hilful Fudul topluluğu meydana gelmiştir. Hasam kabilesinden Yemenli bir tacir, Kızıyla birlikte hac için Mekke'ye gelmişti. Şehrin güçlü kişilerinden Nubeyh bin Haccacın kızını zorla elinden alması üzerine Tacir hilf Fudul'a gitti. Helf mensupları hemen Nubeyh'in evini kuşattılar ve kızı alıp babasına teslim ettiler. i̇bn Habib Buna rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları öncelikle güzel ahlaka değil, kelime-i tevhide davet etmiştir. Bugünün davetçileri de Resulullah'ın sünnetine ve tüm Resullerin davetine uymak istiyorlarsa davetlerine onların başladığı yerden başlamalılardır. Tabii ki şeytanın en büyük aldatması olan bu toplum müslimdir, bu toplumun ahlak ve teskiye ihtiyacı vardır gibi sözler hakikatten oldukça uzak sözlerdir. Bu zihniyette olan insanlar ya şirkin ne olduğunu anlamamış ya da anlamamazlıktan gelmişlerdir. Zira tevhid, şirkin zıddıdır. Bir yerde şirk varsa, orada tevhid daveti olmalıdır. Bir toplum Allah'a şirk koşuyorsa, onların davet edilmesi gereken tek şey, La ilahe illallah'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmiş olduğu toplumla, içinde yaşadığımız toplumu karşılaştıracak olursak, Resulullah'ın gönderilmiş olduğu toplumda, insanlar, salih olduğuna inandıkları kimselerin heykellerinden yardım diliyorlardı. Bizim toplumumuzda ise, salih olduğuna inanılan kimselerin yatırları ve türbelerinden yardım istenilmektedir. Acaba eskilerin putu boyuna uzun, bugünkülerin ise enine uzun olunca, bu fiil şirk olmaktan çıkıyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği toplumda, insanlar kanun koyma yetkisini bir yasama teşkilatı olan Darun Nedve'ye veriyordu. İçinde bulunduğumuz toplum ise, bu yetkiyi parlamentoya veriyor. Acaba birinin derme çatma, diğerinin modern bir bina oluşu, kanun yapma yetkisini, Allah'tan başkasına vermeyi şirk olmaktan çıkarıyor mu? O toplumda insanlar, kahinlerin, arrafların ve sihirbazların gaybı bildiğini düşünüyor, geleceğe dair kaygılandıklarında, bu insanlara koşuyordu. Bugünse medyumlar, neydiği belirsiz cinciler, ve gazetelerin burç sayfaları bu ihtiyacı karşılıyor. Onların yaptığı şirk ise, bugünkülerin yaptığı nedir? O gün savaşlar, kabilecilik ve ırk için yapılıyor, insanlar, kan bağı, bayrak, vatan için birbirini dost edinip düşman oluyordu. Allah için söyler misiniz? Bugün değişen nedir? Milyonlarca insan, boş ve batıl amaçlar uğruna savaşmıyor mu? Allah'ın dini için kılını kıpırdatmayan toplumlar, bir avuç toprak, ve bir metre kumaş için birbirini öldürmüyor mu? Örnekleri kitabın ilerleyen sayfalarında çokça göreceğiz. Bu örneklere binaen diyebiliriz ki, isimler, bölgeler, şekiller değişse de, şirk konusunda toplumlar benzeşmektedir. Durum böyleyken, neden tevhid davetiyle başlamayalım ki? Yoksa bu işi Resullerden daha iyi bildiğimizi mi düşünüyoruz? Yoksa bu davetin yükü mü ağır geliyor? Tevhidden başlamama sebebimiz ne olursa olsun, eğer iki toplum arasında fark olmadığı halde davetçilerimiz Resullerin metodundan yüz çevirip kendi bildikleri davet metodunu uyguluyorlarsa bu peygamberlere apaçık bir muhalefet ve amellerin boşa çıkması demektir. Onun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin ya da can yakıcı azabın gelmesinden sakınsınlar. Nur suresi 63. O sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet yoluna menhecine, metoduna, sünnetine ve şeriatına muhalefet etmektir. Tüm sözler ve ameller, o sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine ve amellerine arz edilir. Ona uyanlar kabul edilir, uymayanlarsa reddedilir. Tefsirul Kur'anil Azim, Nur Suresi 63. Ayetin Tefsiri Görüldüğü gibi, Resul'e muhalefet eden, büyük bir tehlike ve tehditle karşı karşıyadır. Daveti onun davetine benzemeyen, Öncelikleri onun önceliklerinden farklı olan, gündemi onun gibi tevhid olmayan ona muhalefet etmiştir. Bu muhalefetin karşılığı ise fitne ve elim verici bir azaptır. Azabın ahiret cezası olduğunu anlıyoruz. Fitne ise dünyevi bir cezadır. Yani daveti Resulün davetine benzemeyen dünyada fitneye uğrayacaktır. Nedir bu fitne? Selefimiz fitneye üç anlam yüklemiştir. Sapıklık, küfür ve dünyada başa gelecek bir musibet. Zadül Mesir, Nur Suresi 63. Ayet'in tefsiri Evet, davetin Nebi'nin davetine benzemeyen sapıtabilir, küfre düşebilir ve başına dünyalık bir musibet gelebilir. Kaldı ki Resullerin metodunu terk etmek ve davet konusunda indiği metotlar geliştirmek, Allah'ın bir kula verdiği en büyük musibet, en tehlikeli sapkınlıktır. Acaba davetçiler, neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet ediyorlar? Keşke Allah'tan korksalar ve kıyamet gününde bu yaptıkları davetin boşa gideceğini bilselerdi. Bugün şirkin her türlüsüne bulaşmış olan halk, bu sahte davetçiler sebebiyle müslim olduğunu zannediyor ve şirkleri içinde yaşamaya devam ediyorlar. Kendisine sadece namaz, oruç gibi ibadetler ya da kumar, içki gibi haramlar anlatılan bu toplum, dini anlamda yaşadığı problemlerin sadece bunlardan ibaret olduğunu zannediyor. Ne de olsa Allah müminleri affeder düşüncesiyle hakkı araştırma gibi bir gayrette de bulunmuyor. Bugün insanlara tevhidden bahsetmeyen ve onları talih meselelerle oyalayanlara şu ayeti hatırlatmak istiyoruz. Bu sözü söylemeleri, kıyamet gününde günahlarını tam bir şekilde yüklenmeleri, ve bilgisizce saptırdıkları insanların da günahlarının bir kısmını yüklenmeleri içindir. Dikkat edin! Onların yüklendiği şey ne kötüdür? Nahl Suresi 25 Yine şunu hatırlatmak istiyoruz. Resuller dahi dini yayma konusunda tercih hakkına sahip değillerdir. Onlara tevhid daveti vahyedilmiş ve davetin olduğu gibi insanlara ulaştırılması istenmiştir. Ey Resul! Rabbinden sana indirilen insanlara tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan, Allah'ın risalet mesajını tebliğ etmemiş, vazifeni yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Sonuç olarak, bir amelin Allah katında sahih kabul edilebilmesi için, amelin ihlasla yapılması ve sünnete uygun olması şarttır. Yoksa bu amelin Allah katında hiçbir değeri olmaz. Davet de bir ameldir. Bu amelin kabul olup, Ecrinin alınabilmesi için davetçinin de ihlaslı olması ve davet metodunun sünnete uygunluğu şarttır. Peygamberimiz, Buhari ve Müslim'in Ayşe annemizden rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte, ''Kim bizim yapmadığımız bir ameli yaparsa, o amel Allah katında reddedilir.'' buyurmuşlardır. Buhari, Müslim. O sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz radıyallahu anh'ı Yemen'e davetçi olarak yolladığında, İnsanları tevhide davet etmesini emretmiştir. Ey Muaz! Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin şey Allah'a ibadet etmek olsun. Onlar Allah'ı bilirse, yalnızca O'na ibadeti kabul ederse, Allah'ın bir gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu yaparlarsa Allah'ın mallarında zekatı farz kıldığını bildir. Buhari, Müslim Muaz, kitap ehli Yahudilere davetçi olarak gidiyor. Yahudiler, Allah'a inanıyor, yalnızca O'na ibadet edilmesi ilkesini kabul ediyor, kendilerini müşriklerden üstün görüyorlar. Ancak, pratik hayatlarında Allah'a şirk koşuyorlar. Nasıl? Din adamları, Allah'ın helallerine haram, haramlarını helal sayıyor, onlar da itaat ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onların ilk olarak tevhide davet edilmesini emrediyor. Demek ki bir toplum, söylem olarak tevhidi kabul etse, La ilahe illallah dese, bir peygambere ve kitaba mensup olsa, ancak pratikte Allah'a şirk koşsa, onlar tevhide davet edilirler. Zira şirk koşarken La ilahe illallah demek, amelin sözü yalanlamasından başka bir anlam ifade etmez. Bu delillere dayanarak diyoruz ki, Asrımızda tebliğ yükünü omuzlamış olan davetçiler bu amellerinin boşa gitmemesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davet metodunu incelemek zorundadırlar. İnceleyenler de çok net bir şekilde göreceklerdir ki onun davetinin temeli, başı ve sonu hiçbir zaman tevhidden uzak olmamıştır. O ilk geldiğinde kelimeyi tevhidle davete başlamış, vefat edeceği anlarda da ümmetini kabirleri mescid edinmekten sakındırmıştır. Buhari, Müslim, ölüm anında dahi ümmetine tevhid ve tevhid esaslarını telkin etmekten geri durmamıştır. 2. Bu kelimenin anlamıyla, yaratılış gayemiz aynıdır. Bu kelimeyi öncelememizin bir diğer nedeni, yaratılış gayemizi anlatması ve bizi yaratılış gayemiz olan tevhide davet etmesidir. Nedir yaratılış gayemiz? Allah'ı ibadette birlemek, yani tevhiddir. Ben, İnsanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56 Nedir Kelime-i Tevhid'in anlamı? İlah olarak yani ibadet edilecek merci olarak Allah'ı birlemek. Kelime-i Tevhid'in ibadetle alakasını kavramak için ilah kavramını anlamamız gerekir. Allah buyuruyor ki, Senden önce gönderdiğimiz her rasule. ''Şüphesiz ki benden başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. O halde, yalnızca bana kulluk, ibadet edin.'' diye vahyetmişizdir. Enbiya Suresi 25 Rabbimiz, kendinden başka hiçbir ilahın olmadığını ilan ettikten hemen sonra, ''O halde yalnızca bana kulluk edin.'' buyurmuştur. Bu, ilahın kendisine ibadet edilen varlık olduğunu göstermektedir. Kendilerine izzet, üstünlük, güç kaynağı olsun diye Allah'ın dışında ilah edindiler. Asla! Kıyamet günü onların ibadetlerini inkar edecek ve onların karşısında düşman olarak yer alacaklar. Meryem Suresi 81-82 Dikkat edilirse ayette önce onların Allah'ın dışında ilah edindikleri bildirilmiş, sonra da bu sahte ilahların, Kendilerine yapılan ibadetleri inkar edecekleri açıklanmıştır. Bu da gösterir ki, ilah kendisine ibadet edilen demektir. Öyleyse yaratılış gayemiz olan Allah'a ibadetle, Kelime-i Tevhid'in manası aynıdır. İkisinin de özü ibadettir. La ilahe illallah yani ibadette Allah'ı birlemek, Yüce Allah'ın biz kulları üzerindeki hakkıdır. Muaz radıyallahu anlatıyor. Allah Resulü'nün terkisinde oturuyordum. Ey Muaz! dedi bana. Ben, lebbeike, emrine icabet ettim. Baş üstüne emrin ve saadeike, nasıl yardımcı olabilirim? diye cevap verdim. Allah Resulü bir müddet sustu, sonra yine bana seslendi. Ben de aynı şekilde cevap verdim. Bir müddet sustu, sonra yine bana seslendi. Ben aynı şekilde cevap verdim. Dedi ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Buyurdu ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeye ona ortak koşmamalarıdır. Sonra yine sordu. Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Ben yine Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Buyurdu ki kulların Allah üzerindeki hakkı, bunu yaptıkları takdirde onlara azap etmemesidir. Buhari, Müslim La ilahe illallahı konuşmak, Allah'ın üzerimizde hakkı olan tevhidi konuşmaktır. Yani yalnızca ona ibadet etmek ve hiçbir şeye ona ortak koşmamak. Umulur ki Allah'ın hakkına riayet etmemiz, bizleri Allah'ın azabından kurtarır. 3. Bu kelimeyi ilk söyleyenlerle, Bizim aramızdaki fark. Bu kelimeyi ilk söyleyen insanlar tamamen değişiyor. Cahiliyenin tüm pisliklerinden arınmış olarak Allah'a teslim oluyorlardı. Bu kelimeyi söyleyen insanlar zamanın tahtlarına baş kaldırıyor, kalplerinde Dinleyen bir coşku hissediyorlardı. Bu kelime onların hayat bakış açılarını değiştiriyor, onlara yeni bir düşünce yapısı kazandırıyordu. Basit kabile çıkarları için yaşayan ve ölen insanlar bu kelimeyi söyledikten sonra Allah için yaşıyor ve ölüyorlardı. İman kardeşliğini tüm bağlardan üstün tutuyor, her türlü asabiyet kirinden arınıyorlardı. Ahlaksızlıkta yarışan insanlar bu kelimeyi söyledikten sonra birer ahlak ve fazilet öncüsüne dönüşüyorlardı. Geçim kaynakları insanlara zulüm, yağma, faizle fakirleri sömürme olan bu insanlar bu kelimeden sonra ellerinde olanın hepsine Allah yolunda harcıyorlardı. Firavun'un sihirbazları sadece dünyalık peşinde koşan ve tağuttan alacakları iki kuruş maaş için yaşayan o dönemin resmi memurları iken bu kelimeyi söyledikten sonra Firavun'a kafa tutuyorlardı. İman etmeden önceki halleri şöyle anlatılıyordu Kur'an'da. Büyücüler Firavun'a geldiler. Şayet biz Musa'ya üstün gelirsek, Herhalde bize dolgun bir ücret verirsin artık değil mi? Dediler. Evet. Şüphesiz üstün geldiğiniz takdirde bana yakınlaştırılmış gözde adamlarımdan olacaksınız. Demişti. Araf suresi 113-114 Ve iman ediyorlar. Sihirbazlar gördükleri karşısında secdeye kapanmışlardı. Demişlerdi ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik.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 Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesip sonra da sizi topluca asacağım. Araf suresi 123-124 İman ettikten sonra demişlerdi ki şüphesiz bizler Rabbimize döneceğiz. Bizden intikam almanın tek nedeni Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde ona inanmamızdır. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve müslimler. Şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen kullar olarak canımızı al. Araf suresi 125-126 Demişlerdi ki, Seni, bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratan Allah'a tercih etmeyeceğiz. Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Taha suresi 72 Allahu ekber Sadece iman ettik dedikten sonra, Değişen şu cümleler üzerinde biraz düşünelim. Maaş ve resmi bir konum için dinini satabilen bu insanları ne değiştirdi? Elbette la ilahe illallah. Firavun'un yıllarca kalplerine saldığı korku, bu kelimenin kalplere temas etmesiyle yerle bir oldu. Zillet yerini izzete, kölelik yerini efendiliğe, korku yerini cesarete terk etti. Ya bu kelimeyi söyledikten sonra, Ashab-ı Kiram'ın çektikleri, Musab, Habba bin Neret, Bilal, Ammar ve ailesi ve düne kadar köle olan bu insanların bu kelime ile tanıştıktan sonra dönemin tağutlarına kafa tutmaları. Onları böylesine değiştiren neydi? Kuru ekmek için köleliğe razı olan, efendilerinin yüzüne bakmaya cesareti olmayan bu insanlara ne oldu? Efendilerini ve ilahlarını küçümsediler, Onlara İslam'a ve tevhide davet ettiler. Elbette la ilahe illallah. Çünkü gerçek efendiyi, gerçek kuvvet sahibini, gerçek mabudu tanıdılar. Onu yüceltip tazim edince, sahte ve yapay yüceltilmişlerin gerçek yüzünü gördüler. Biz de bugün bu kelimeyi söylüyor, hatta söylemekle kalmıyor, virt haline getirip sürekli tekrarlıyoruz. Ama hayatımızda değişen hiçbir şey yok. Eskilerin hissettiği coşkudan, imani heyecandan eser yok. Tağutlara kafa kaldırmak bir yana, boyun eğmekten, zillet içerisinde yaşamaktan boynumuz çürüyor. Yeni bir hayat, nizam, düşünce bir yana, daha fazla cahiliye bağlarına sarılıyoruz. İzzet ve medeniyet bir yana, her geçen gün kanımız, namusumuz, İslam düşmanlarının ayakları altında daha da bir ucuzluyor. Dipnot Tabii burada bazı istisnaların olduğunu belirtmek üzerimize borçtur. Kelime-i tevhide inanan, onu hakkıyla yaşayan, insanları ona davet eden, canıyla, malıyla ve sözüyle Allah yolunda mücadele edenler, ümmetin yüz akı, İslam davasının yiğit mücahitleridir. Yazının devamı Bu kelimeyi söyleyen ilk nesil ve bizim aramızdaki bu açık farkın sebebi nedir acaba? Fark şudur. Onlar, bu kelimeyi hakkıyla anlamış ve neyi kabul ettiklerini bilerek la ilahe illallah demişlerdir. Bugün çoğu insan bu kelimeyi anlamadan, neyi kabul ettiğini ve reddettiğini bilmeden la ilahe illallah diyor. O zaman ilk neslin anladığı gibi bu kelime tekrar irdelenmeli ve kaybolan manaları zaman içerisinde unutulan şartları tekrar gündeme getirilmelidir. Ta ki aradaki fark kapansın, yollarına uymakla emrolunduğumuz insanların anladığı gibi bu kelimeyi anlayalım ve yaşayalım. 4. Bu kelimenin önemine binaen Bu kelime, Allah'ın seçkin kullarına melekler vasıtasıyla bildirdiği kelimedir. Kullarından dilediğine, ruhla, ile melekleri indirir ve o kafirleri şöyle uyarın diye emreder. Benden başka ibadeti hak eden ilah yok. O halde benden korkup sakının.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 kopması olmayan sapa sağlam kulp olan kelime-i tevhide tutunmuş ve İslam dinine girmiş olur. Bakara suresi 256. Said bin Cübeyr ve dahak rahimehumullah der ki: Sapa sağlam kulp la ilahe illallah'tır. Bakınız Tefsirul Kur'anil Azim Bakara suresi 256. ayet. Bu kelime dünya ve ahirette müminleri sabit kılacak olan kelimedir. Allah İman edenleri dünya hayatında da, ahirette de sabit sözle La İlahe illallah sapa sapasağlam kılar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. İbrahim Suresi 27 Allah Resulü şöyle buyurur. Müslim'e kabirde Rabbin kim diye sorulunca Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim der. İşte bu Allah'ın şu sözüdür. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sabit sözle la ilahe illallah sapa sağlam kılar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. İbrahim suresi 27. Buhari, Müslim. Bu kelime Allah'ın kökleri sabit, dallarıysa semada olan güzel bir ağaca benzettiği sözdür. Allah'ın tevhidi nasıl örneklendirdiğini görmedin mi? Güzel söz. La ilahe illallah, kökü sabit, dalları ise gökyüzüne ulaşmış güzel bir ağaç gibidir. İbrahim Suresi 24 İbn Abbas radıyallahu an der ki, Güzel söz, La ilahe illallah'tır. Tefsirul Kur'anil Azim, İbrahim Suresi 24. ayet Bu kelime, ateşten kurtuluş kelimesidir. Müslim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şu rivayeti kaydeder. Müezzin ezan okurken, Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kısmını okuyunca, Resulullah ateşten kurtuldu, buyurdular. Müstim. kim La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah derse, Allah ateşi ona haram kılmıştır. Müstim. bu kelime mizanda her şeye ağır gelecek olan kelimedir. Nuh vefat ederken oğluna şöyle dedi, Sana La ilahe illallah'ı emrediyorum. Eğer bu kelime mizanın bir kefesine, yedi gök ve yerde diğer kefesine konsa, bu kelime ağır gelirdi. İmam Ahmet, Müsned. Yine Resulullah, kıyamet gününde, adamın birinin 99 günah defteri olacağını ve Allah'ın o günah defterlerini, kelime-i şehadetin olduğu bir kartla tartacağını ve kelime-i şehadetin daha ağır geleceğini bildirir. Abdullah bin Amr'dan, merfu olarak gelen bir hadiste şöyle denmiştir. Kıyamet gününde ümmetimden bir adam insanların önüne çağrılır. Kendisine ait 99 sicil defteri açılır. Her bir defterin uzunluğu gözün görebildiği noktaya kadar varır. Sonra kendisine sorulur. Bunlardan kabul etmediğin bir şey var mı? Yoksa bizim hafaza meleklerimiz sana zulümde mi bulundular? Adam, hayır ey Rabbim der. Kendisine, senin bir mazeretin veya yaptığın bir iyilik var mı?" diye sorulur. Adama bir korku alır ve "Hayır." der. Bunun üzerine kendisine denir ki: "Tam aksine. Senin bizim katımızda bir iyiliğin vardır. Bugün senin aleyhinde bir zulüm söz konusu değildir." Bir kağıt parçası çıkarılır. Bunda "Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü'' yazılıdır. Adam: "Ey Rabbim," Bu defterlerin yanında bu küçücük kağıt parçasının ne önemi olabilir ki? der. Kendisine sen zulme uğratılmayacaksın denir. Bunun üzerine tüm günah defterleri terazinin bir kefesine, şehadet kelimesi bulunan kağıt parçası da öteki kefesine konur. Böylece içinde şehadet kelimesi bulunan o kağıt tüm defterlere ağır basar. Defterlerin bulunduğu kefe havada kalır. Tirmizi, İbn Mace. Bu kelime dünyada insanın malını ve canını koruma altına alır. Kim la ilahe illallah der ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar ederse malı ve canı haram olur, koruma altına alınır. Müslim. Buhari, Müslim ve başkalarının birçok sahabeden rivayet ettikleri meşhur hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben insanlarla kelime-i şahadeti söyleyip namazı kılıp Zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Eğer bunu yaparlarsa, mallarını ve canlarını benden korumuş olurlar. Buhari, Müslim. Bu kelime, imanın en faziletli şubesidir. İmanın altmış küsur şubesi veya yetmiş küsur şubesi vardır. En faziletlisi, La ilahe illallah, en düşüğü ise eziyet veren maddeleri yoldan gidermektir. Hayada imandandır. Müslim. Yine bu kelime savaşların sebebidir. Babayla oğlu karşı karşıya getiren, anneyle evladını düşman yapan, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer tüm peygamberlerin uğruna her türlü eziyete katlandığı kelimedir. Hiçbir zaruretin tebliğinden ve muhtevasından yüz çevirmeyi mubah kılamayacağı tek kelimedir. O, dinin zirvesi olan cihadın dahi uğruna yapıldığı kelimedir. O, Nuh Aleyhisselam'ı bıkmadan, usanmadan 950 sene kendisine çağırdığı kelimedir. Saymakla fazileti, önemi anlatılamayacak kadar büyük olan kelimedir o. Madem bu kelime çok önemli ve faziletlidir, madem dünya ve ahiret saadeti bu kelimeye bağlıdır, o zaman anlatılması, yazılması en öncelikli olan da bu kelimedir. Kelimeyi Tevhid'in manası Kelime-i tevhidin manasının anlaşılması için önceki sayfalarda zikrettiğimiz gibi ilah kavramının anlaşılması gereklidir. Çünkü bu kelimenin özü tüm ilahların reddi ve bir ilahın kabul edilmesidir. Biz la ilahe diyerek hiçbir ilah yoktur diyoruz. Herhangi bir varlığın ilah olmasını reddediyoruz. Tüm varlıklardan uluhiyeti reddettikten sonra illa diyoruz. Yani istisna yapıyoruz. Hiçbir ilah yoktur. Sözümüzün bir tek istisnası vardır. Allah diyoruz. O da Allah'tır. Tüm varlıklardan uluhiyeti nef ediyor, bir tek Allah için ispat ediyoruz. Demek ki la diyerek reddettiğimizde illa diyerek Allah'a ispat ettiğimizde uluhiyettir. İlah kavramını anladığımızda kelime-i tevhidi de anlamış olacağız. İlah nedir?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 Allah, her peygambere La ilahe illallahı vahyetti. Her bir peygamber de kavimlerini bu kelimeye davet etti. Şimdi beraberce onların davetini inceleyelim. Bu kelimeyi nasıl tefsir ettiklerine, uluhiyeti Allah'a vermekten neyi murad ettiklerine bakalım. Andolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet, kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için Resul göndermişizdir.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 Ondan başka ibadeti hak eden bir ilahınız yoktur. Araf suresi 65 İşte peygamberlerin dilinden bu kelimenin özü. Bir olan Allah'a ibadet etmek ve onun dışında ibadet edilen tüm sahte ilah ve tağutları inkar etmek ve onlardan uzak durmak. Kelimenin manasını sadece ve sadece Allah'a ibadet etmek olarak açıklayınca, belki bazı dinleyicilerimizin aklına şu soru gelebilir. Allah'tan başkasına ibadet eden mi var ki bu kelimenin yeniden anlaşılmasından bahsediyorsunuz? İşte asıl sorun da budur. İnsanlar ibadetin ne manaya geldiğini anlamayınca veya ibadeti sadece namaz, oruç, zekat ve haçtan ibaret sanınca bu soruyu sormaları doğaldır. Bu kelimeyi gündeme getirmemizin sebebi şudur. La ilahe illallah'ı söyleyip, İbadetin anlamını bilmediği veya ibadet kavramını dar bir çerçevede anladığı için sadece Allah'a ibadet ettiğini zannedip Allah'la beraber binlerce sahte ilaha ibadet eden insanları aydınlatmaktır. Olur ki yanlışlarının farkına varır ve içinde oldukları şirk bataklığından kurtulurlar. İbadet kelimesi Arapça'da ''abede'' kökünden türemiştir. Şu manalara gelir. Kölelik. Boyun eğerek itaat etmek, tapmak, ibadet etmek, bir şeyin bir şeye bağlı olması, ondan kopmaması, bir şeyin başkasını yapacağından alıkoyması. Bu bölüm, Mevdudinin Kur'an'a göre dört terim kitabından alınmıştır. Yani bir insan birine boyun eğiyor, teslim oluyor, gönülden bağlanıyorsa ona kul olur, ona ibadet etmiş olur. Bu, ibadetin Arap dilindeki anlamlarından bazısıdır. Bir de Kur'an'a bakalım. Allah ibadeti hangi anlamlarda kullanmıştır? Kur'an-ı Kerim'de ibadet kavramı. 1- Hakimiyet yetkisinin başkalarına verilmesi ibadettir. Onlar Allah'ı bırakıp din bilginlerini, abidlerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa onlar yalnızca bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Tevbe Suresi 31 Resulullah, Yahudiler Allah'ı bırakıp, bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Ayetini okurken, cahiliyede Hristiyan olan Adi bin Hatim, boynunda gümüşten bir haç takılıyken geldi. Onlar, haham ve rahiplerine ibadet etmediler, dedi. Resulullah şöyle dedi. Din adamları, onlara, Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal kıldılar. Onlar da buna tabi oldular. İşte bu, onların din adamlarına ibadetleridir. Tirmizi Bir insan ne yaptığı takdirde bir başkasını Rab edinir? Ya da ne yaptığında bir varlığa ibadet etmiş olur? Gelin bu soruları Allah Resulüne soralım. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellemin bir vazifesi de Kur'an'ı açıklamaktır. Peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla yolladık. Sana da bu zihri, Kur'an'ı indirdik ki insanlara indirileni onlara açıklayasın. Umulur ki düşünürler. Nahl Suresi 44 Hidayet ve rahmet olan Kur'an-ı Kerim ve onun açıklayıcısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehli kitabın din adamlarına Allah'ın haram ve helallerini değiştirme yetkisini vermesini, ibadet olarak isimlendirmiş ve bu yetkiyi onlara vermekle onların Allah'tan başka ibadet ettikleri Rabler edindiklerini söylemiştir. Şimdi şöyle bir düşünün, bugün kelime-i tevhidi söyleyen, hatta söylemekle kalmayıp virt haline getiren demokratik seçimlere katılıp oy vererek Allah'ın kanunlarını değiştirme, yenileme, hükmünü iptal etme yetkisini parti ve şahıslara verenler acaba söyledikleri kelime-i tevhid gereği, Sadece Allah'a mı ibadet etmişler yoksa Allah'tan başka ibadet ettikleri rapler mi edinmişler? Tabii ki burada bazıları şöyle diyebilir. Haklısınız, ayet ve tefsirinde olduğu gibi bu yanlıştır. Fakat bugün insanlar seçimlerde oy kullandıkları zaman kimseye Allah'ın kanunlarını değiştirme yetkisini vermek amacı gütmezler. Özellikle de İslami olan partilere ki İslam onlardan, onlar da İslam'dan uzaktırlar. Biz de cevaben bunlara deriz ki, rivayete dikkat edilirse, ehli kitap da bunun böyle olduğunu bilmiyordu. Fakat bu, onların Allah'tan başkalarına ibadet ettikleri ve onları Allah'ın dışında Rabler edindikleri gerçeğini değiştirmemişti. Çünkü yasama, kanun yapma, yüce Allah'ın hakkıdır. Yaratan O'dur, rızık veren O'dur, insana çeşitli nimetlerle ihsanda bulunan O'dur. Göklerin ve yerin mülkü, egemenliği O'na aittir. Elbette kendi mülkünde tasarruf edecek olan da O'dur. Bunu bilmek için dinde fakih olmaya lüzum yoktur. Nasıl ki her insan kendine ait olan mülkte dilediği gibi tasarruf eder, aynı şekilde Yüce Allah, mülkünde tek hakim, tek yasa koyucu, tek otoriterdir. Bunu bilmek için özel bir bilgiye ihtiyaç yoktur. Dikkat edin! Yaratmak da, emretmek de Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf suresi 54 Nasıl ki insan ona ait olan bir mülkte bir başkasının tasarruf etmesinden hoşlanmaz, bunu gasp ve zulüm olarak niteler, aynı şekilde Allah'ın mülkü olan toplum için yasa yapmak da Allah'ın mülkünde Allah'a rağmen tasarrufta bulunmaktır. İnsan fıtratıyla bunun yanlış olduğunu bilir ancak bu fıtri bilgisinin peşine düşmez, önemsemez. Bu sebeple yaptığının ne büyük bir cürüm olduğunu anlamaz. İnsanın yaratma yetkisini Allah'tan başkasına vermesiyle hakimiyet yetkisini bir başkasına vermesi arasında fark yoktur. Her iki durumda da Allah'tan başkasına ibadet etmiş, Allah'a şirk koşmuş ve o varlığı Allah'ın dışında Rab ve ilah edinmiştir. Bir başka ayette şöyle buyurulur. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk, ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf Suresi 40 Ayet, hükmün yalnızca Allah'a ait olduğunu belirttikten sonra bir başkasına ibadet etmeyi yasaklamıştır. Demek ki insan, hükmü, yasama yetkisini kime veriyorsa ona ibadet ediyordur. Ne ilginçtir, Yusuf Aleyhisselam döneminde ayetin indiği ortamda ve bugün insanlar bu inancın dost doğru din olduğunu bilmiyor, anlamak istemiyorlar. Yoksa Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine dinden şeriat kılan, kanun yapan ortakları mı var? Şura Suresi 21 Bu konu hakkında daha geniş bilgi almak için oy kullanmanın hükmü adlı Risalemize ve Tevhid Dergisi Hakimiyet Özel Sayısına bakınız. Allah'ın izin vermediği konularda kanun yapanlar Allah'a ortak edinmişlerdir. Bunun asrımızdaki en açık şekli demokrasi dininin gereği olarak Seçimlere katılmak ve kullanılan oylarla bu yetkiyi insanlara vermektir. Evet, hakimiyeti Allah'a vermek, O'na ibadet etmektir. Kanun yapma, yasama, teşride bulunma yetkisini O'ndan başkasına veren Allah'ın dışında bir varlığa ibadet etmiş, Rabbine ortak koşmuştur. 2. Duanın ibadet manasında kullanılması Rabbiniz buyurdu ki, Bana dua edin, size icabet edeyim. ''Hiç kuşkusuz bana ibadet etmekten büyüklenenler boyun eğmiş, alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir.'' Mü'min Suresi 60 Ayette önce ''Bana dua edin'' buyruluyor ve hemen ardından ''Bana ibadet etmekten büyüklenenler'' deniliyor. Bu da Yüce Allah'ın yanında duanın ibadet olduğuna delildir. Ayrıca bu ayetin tefsirinde Tirmizi ve Ebu Davud, Numan bin Beşir radıyallahu anh'dan şu hadisi nakleder. Resulullah şöyle buyurdu. Dua, ibadetin ta kendisidir. Sonra da, bana dua edin, size icabet edeyim. Hiç kuşkusuz bana ibadet etmekten büyüklenenler, boyun eğmiş, alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir. Ayetini okudu. Terimizi Ebu Davud Görüldüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayete dayanarak, duanın ibadetin ta kendisi olduğunu beyan etmiştir. Kelime-i Tevhid'in manasının Allah'ı ibadette birlemek ve onun dışında ibadet edilenleri reddetmek olduğunu beyan etmiştik. Eğer dua ibadetse, bugün salih olduğuna inandıkları kişilerin yatır ve türbelerinde dua eden veya sıkıştığı zaman Yüce Allah'tan önce aklına Abdülkadir Geylani gelen insanların durumu ne olacaktır? Bunlar, manasını bilmeden telaffuz ettikleri kelimeyi tevhidle nedenle bir tezat içerisindedirler. Ağızlarıyla Allah'tan başka ilah yoktur diyor, yalnızca Allah'a ibadet edeceklerine söz veriyorlar. Sonra Allah'tan başkasına dua ederek kendilerini yalanlıyorlar. Allah'tan başka tüm ibadet edilenleri reddettim. La ilahe illallah diyerek girdikleri türbelerden, yatırlardan Allah'tan başka birine ibadet etmiş vaziyette çıkıyorlar. Allah'tan başkasına el açıp yalvaran, ondan medet uman, istiazede bulunanlara dair aşağıdaki ayetleri okuyalım. Hak olan dua, Allah'a yapılandır. Onun dışında dua ettikleri ise, onların duasına hiçbir şekilde karşılık veremezler. Allah'tan başkasına dua edenlerin durumu, ağzına su ulaşsın diye, iki avucunu suya doğru uzatmakla yetinenin durumu gibidir. Oysa o su, asla ona ulaşmaz. Kafirlerin, Allah'ın dışındaki varlıklara duaları kaybolup gidecek bir sapıklıktan başka bir şey değildir. Rahat Suresi 14 Allah'a yalan uydurarak iftira eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Bunlara kitaptan nasipleri, kendileri için takdir olunan hayır ve şer erişir. Nihayet canlarını almak için elçilerimiz onlara geldiğinde derler ki Allah'ı bırakıp dua ettikleriniz nerede? Derler ki, onlar bizi terk edip kayboldular ve kafir olduklarına dair kendileri aleyhine şahitlik ettiler. Araf suresi 37 Allah'ı bırakıp da sana fayda ve zarar vermeyecek olan varlıklara dua etme. Şayet böyle yaparsan hiç kuşkusuz zalimlerden, müşriklerden olursun. Şayet Allah sana bir zarar dokunduracak olsa ondan başka o zararı giderecek kimse yoktur. Senin için bir hayır dileyecek olsa, onun lütfunu geri çevirecek kimse yoktur. Lütuf ve ihsanını kullarından dilediğine ulaştırır. O, günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan El-Gafur, kullarına karşı merhametli olan Er-Rahim'dir. Yunus Suresi 106-107 Onlara dua etseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile, size cevap veremezler. Kıyamet günü şirkinizi reddederler. Her şeyden haberdar olan Habir gibi kimse sana haber veremez. Fatır Suresi 14 3. İtaatin ibadet manasında kullanılması Ey Ademoğulları! Şeytana ibadet etmeyin. O sizin apaçık düşmanınızdır diye size emretmedim mi? Yalnızca bana ibadet edin, dost doğru yol işte budur demedim mi? Yasin Suresi 60-61 Ayette Allah, şeytana ibadet etmeyin, buyuruyor. Genelde müfessirler, buradaki ibadetin itaat manasında olduğunu bildirmişlerdir. Zadül Mesir, Yasin Suresi 60. Ayet İslam'da mutlak itaat mercii alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'a, O'nun izin verdiği Resul'e, meşruiyetine Allah'tan alan yöneticilere itaat, Allah'a itaat kapsamındadır. Çünkü bu saydıklarımıza itaati emreden ve itaate izin veren yine Allah'tır. İtaat etmemize izin verilen yönetici, ebeveyn ve benzerlerine mutlak itaat etmeyiz. Allah'a ve Resulüne muhalefet etmedikleri ve meşru olanı emrettikleri müddetçe itaat ederiz. Çünkü Allah'a isyan olan bir konuda yaratılmışlara itaat yoktur. Buhari Her kim meşruiyetine Allah'tan almayan yönetimlere, veya Allah'a isyanı emreden yönetimlere mutlak olarak itaat ederse, onlara ibadet etmiş ve onlara ilah edinmiş olur. Zira mutlak itaat, yalnızca ilah olana yapılır. Açık veya kapalı olarak, ilahlık iddiasında bulunan firavunlar, toplumdan mutlak itaat beklerler. Onlardan izinsiz, yazılı ve sözlü bir talimat olmaksızın yapılan her işi, suç kabul ederler. Sihirbazlar, Musa aleyhisselama iman ettiğinde,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 A'raf suresi 123-124 Öyleyse kimlere itaat ettiğimize, direkt ve dolaylı talimatlarıyla hayatımıza kimlerin yön verdiğine dikkat etmeliyiz. İtaatimizin bir ibadet olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Dipnot Şeytana ve kafirlere her itaat şirk midir? Bu soruya maddeler halinde cevap verebiliriz. A. Şeytanı veya kafir yönetimleri, mutlak itaat merciyi gören, ve hayatın her alanında bunlara itaat edenler, Allah'tan başkasını ilah edinmişlerdir. b. Şeytana veya kafir yönetimlere, Allah'a şirk koşma hususunda itaat eden, onların küfür içerikli emirlerine itaat edenler, Allah'a şirk koşmuşlardır. c. Şeytanı veya kafir yönetimleri itaat merciği görmeyen, onlara şirk ve küfür içerikli emirlerinde itaat etmeyen, Allah'ın haram kıldıklarını haram kabul ettiği halde, onlara itaat edenler, günahkar müminlerdir. Yazının devamı Kelime-i Tevhid'in geniş anlamı İlah kendisine ibadet edilendir. La ilahe illallah ise Allah'ın dışında hiçbir varlığın ibadeti hak etmediğini, ibadeti hak edenin yalnızca Allah olduğunu ilan etmektir. Yukarıda ibadetin anlamına dair bazı örnekler verdik. Şunu bilmeliyiz ki ibadet Allah'ın sevip razı olduğu ve müminlere emrettiği yalnızca Allah'a yapılan her şeydir. Yani hayat bir bütün olarak ibadet, yaşam bir bütün olarak kulluktur. Biz La İlahe illallah dediğimizde Allah'a bir söz veriyor ve onunla bir sözleşme yapıyoruz. Hayatın her alanında ona itaat edeceğimizi, kulluğumuzu ona yapacağımızı, faydayı ve zararı ondan bekleyeceğimizi, yalnızca ona el açıp yalvaracağımızı, ona tevekkül edip ona rağbet edeceğimizi, onun için sevip, onun için buğz edeceğimizi söylüyoruz. Eğitimimize, giyim kuşamamıza, sanat ve eğlence anlayışımıza, savaşımıza ve barışımıza, ekonomimize yalnızca onun müdahale edeceğini kabul ediyoruz. Onun uluhiyetini kabul etmek, onun egemenliğini kabul etmektir. Kalbi, sözlü ve bedeni tüm eylemlerimizin yalnızca ona ve onun rızası için olacağını kabul etmektir. De ki…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 Doğanın ve tevekkülün, hakimiyet yetkisi ve itaatin kaynağını birlemektir. Yaşam, bir bütün olarak kulluktur ve her şeyle Allah'a aittir. Muvahidin yaşamında, kulluk dışında değerlendirilebilecek kelime-i tevhidin kapsamadığı tek bir alan dahi yoktur. Onun nasıl evleneceğine de ilah karar verir, nerede ve nasıl eğitim alacağına da, onun nasıl siyaset yapacağına da ilah karar verir, nasıl rızık kazanıp, Nerede harcayacağına da. Çünkü o, La ilahe illallah diyerek Allah'ı ilah kabul etmiş, gönüllü olarak ona kul olacağını ilan etmiştir. Kelime-i tevhidi yanlış açıklamak. Birçok insana kelime-i tevhidin manası sorulduğunda, Allah'tan başka ilah yoktur der. Peki, Allah'tan başka ilah yoktur ne demektir? diye sorarsanız, genelde cevap şöyle olur. Yani bizi yaratan O'dur, bize rızık veren O'dur. Oysa daha önce de belirttiğimiz gibi, Kelime-i Tevhid'in manası bu değildir. Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızkı verdiğini Mekkeli müşrikler de biliyordu. Ama bu, onları İslam dairesine sokmamış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, onlarla savaşmasına engel olmamıştı. Müşriklerin, Allah'ı yaratan ve rızık veren olarak kabul ettikleri şu ayetlerde belirtilmiştir. Onlara, ''Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim emrinize amade kıldı?'' diye soracak olsan, kesinlikle ''Allah'' diyecekler. O halde nasıl oluyor da tevhidden şirke çevriliyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir, dilediğine de daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Onlara ''Gökten su indirip ölümünden sonra yeryüzüne hayat veren kimdir?'' diye soracak olsan, Kesinlikle Allah diyecekler. De ki Allah'a hamdolsun. Bilakis onların çoğu akletmezler. Ankebut Suresi 61-63 De ki Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Kulakların ve gözlerin sahibi kimdir? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan? İşleri çekip çeviren, yöneten kimdir? Allah'tır diyecekler. De ki ''Öyleyse korkup sakınmaz mısınız?'' Yunus Suresi 31 Mekkeliler bununla da yetinmiyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, haç yapıyor, hacca giden insanları doyuruyor, güzel ahlaklı insanları takdir ediyorlardı. Ayetlerden de anlaşıldığı üzere insanın Allah'ın yaratıcı, rızık veren, tüm işleri yöneten, dirilten ve öldüren olduğunu bilmesi onu İslam dairesine sokmaz.'' Eğer kelime-i tevhidin manası bu olsaydı, Mekkeli müşrikleri kelime-i tevhide davet etmek abes olurdu. Yukarıda zikrettiğimiz gibi kelime-i tevhidin manası ve özü Allah'ı ibadette birlemek ve onun dışında ibadet edilen sahte ilahları La diyerek inkar etmektir. Bugün La ilahe illallahı söyleyip de bu kelimeden yalnızca yaratanın Allah olduğunu anlayan insanlar acaba İslam dairesine girer mi? Eğer bu insanlar bu hatalı anlayışlarıyla İslam dairesine girebiliyorlarsa, acaba Mekkeli müşrikleri İslam dairesinin dışında bırakan neydi? Zira onların sorunu Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmemek değildi. Onların sorunu, ibadeti Allah'ın dışında bir takım varlıklara yöneltmeleriydi. Mesela onlar dua edecekleri zaman salih olduklarına inandıkları şahısların heykellerine dua ederlerdi. Çünkü onlar günahkardı. Mutlaka onlarla Allah arasında aracılık yapacak, onlara şefaat edecek birileri lazımdı. Dün, bugüne ne kadar da benziyor. Bugün de la ilahe illallah kelimesinden yalnızca Allah'ın yaratıcı olduğunu anlayan insanlar, salih olduklarına inandıkları ölülerin kabirleri başında veya uzaktan bu insanlardan yardım umuyorlar. Gerekçeleri dahi aynıdır. Biz kimiz ki? Bizler günahkar ve aciz insanlarız. Ancak bu evliyalar Allah katında değerli, salih insanlardır. Bunlar bizim şefaatçilerimizdir. Dikkat edin, halis olan din Allah'ındır. Onun dışında veliler edinenler derler ki, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz. Allah, ihtilaf ettikleri konularda aralarında hükmedecektir. Şüphesiz ki Allah, Yalancı ve kafir olan kimseyi hidayet etmez. Zümer Suresi 3 Oysa dua, Kur'an-ı Kerim'de ibadet manasında kullanılıyordu. O gün insanlar, ibadeti, duayı taşlara yöneltmişler ve kafir olmuşlardı. Hatta Allah'ı tanıyıp, onun varlığına iman ettikleri halde kafir olmuşlardı. Acaba bugün, dua ibadetini Allah'tan başkasına yönelten, yaratıcı olarak Allah'ı tanıyan, ve bununla da İslam dairesine girdiğini zanneden insanların hükmü nedir? Yine o günün müşrikleri Allah'ı tanıyor, iman ediyordu. Ancak hakimiyet yetkisini Allah'a vermek yerine, kabile reislerine veya yöneticilere veriyorlardı. Bunu yaptıkları zaman da Allah'ı bilmeleri ve O'na iman etmeleri onları İslam dairesine sokmuyordu. Bugün de Kelime-i sadece Allah'ın yaratıcı olduğunu anlayan bir takım insanlar, hakimiyet yetkisini kabile reislerine değil de parti reislerine ve milletvekillerine oy aracılığıyla veriyorlar. Ama bunlar İslam dairesinde sayılıyorlar. Acaba onlara bu torpili kim geçmiştir? Yahudiler de her türlü şirk ve haram işleyip biz Allah'ın sevgili kulları ve oğullarıyız. Bize ateş dokunmayacaktır diyorlardı. Ama bu zanları onları kurtarmamıştı. Dediler ki sayılı günler dışında Ateş bize dokunmayacaktır. De ki, Allah katından bu konuya dair bir söz mü aldınız? Şayet öyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bilakis kim bir günah kazanır ve hatası ona her yönden kuşatırsa, bunlar ateşin ehlidir ve orada ebedi kalacaklardır. Bakara Suresi 80-81 bu saydıklarımızdan anlaşıldığı üzere, insanın Kelime-i Tevhid'den faydalanıp İslam dairesine girebilmesi için bu kelimenin özü olan ilah ve ibadet kavramlarını anlaması ve uygulamaya geçirmesi gerekir. Tabii ki bu kavramları atalar dininde olduğu gibi değil, hidayet rehberi olan Kur'an ve sünnette açıklandığı gibi anlamalı ve yaşamalıdır. Kelime-i Tevhid'in şartları Bu bölümde Kelime-i Tevhid'in şartlarını ele alacağız. Kelime-i Tevhid'in şartlarını bilmek en az onun manasını bilmek kadar önemlidir. Aşağıda açıklayacağımız gibi bir şeyin şartı onun olmazsa olmazıdır. Abdestin namaza şart olması gibi. Abdestsiz kılınan bir namaz Allah katında makbul olmaz. Bunun gibi La İlahe Allah'ın şartlarından biri terk edilirse Kelime-i Tevhid insana fayda vermez. Kelime-i Tevhid'in faydalarını ikiye ayırabiliriz. Dünyada sağladığı faydalar, ahirette sağladığı faydalar. Dünyada fayda sağlaması, kişiyi İslam ümmetinden kılması, canını ve malını koruma altına almasıdır. Ahirette fayda sağlaması, kişiyi ebedi ateşten koruyup cennete sokmasıdır. Nasıl ki insanın namazdan faydalanması için onun şartlarını yerine getirmesi gerekir, abdest almak, kıbleye yönelmek, avretini örtmek ve benzeri gerekir, aynı şekilde, La İlahe İllallah'tan faydalanması için de onun şartlarını yerine getirmiş olması lazımdır. Aksi halde abdestsiz kılınan namaz neyse şartların yerine getirilmeden söylenen La İlahe İllallah'ta o olur. İslam hukukunda şart şöyle tanımlanır. Kendisi olmadığı zaman şart koşulduğu şeyi geçersiz kılan, ortadan kalktığında şart koşulduğunun hükmünü iptal eden şeydir. Usulü'l-Fıkhul İslami Kişi abdestsiz namaza durursa, namazı batıldır, geçersizdir. Aynı şekilde namaz içinde abdesti bozulursa, namazı batıldır, geçersizdir. Çünkü namazı sahih kılan şarttan yoksundur. Haliyle bir ameli yapmadan önce şartların bulunması ve o amel bitene de korunması gerekir. La ilahe illallahın şartlarını, onu söylerken bulundurmak ve son nefese kadar o şartları korumak, onun sahih ve Allah katında geçerli olması için şarttır. Kelime-i Tevhid'in şartları konusunda bir diğer önemli mesele şudur. Dün, tağutlar toplumu La İlahe İllallah'tan uzak tutmaya çalışıyordu. İlahları tek bir ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok ilginç, şaşılacak bir şeydir. İleri gelenler harekete geçti ve ''Yürüyün, ilahlarınıza sahip çıkın, onlara bağlılıkta direnç gösterin, şüphesiz ki bu sizden istenen bir şeydir.'' dediler. Saat Suresi 5 6. Onlara la ilahe illallah denildiği zaman büyüklenirlerdi ve derlerdi ki biz ilahlarımızı deli bir şair için mi bırakacağız. Safat suresi 35 36. Taudlar bu uğraşlarının faydasız olduğunu kısa zaman içinde anladılar. Zira la ilahe illallah fıtrat çağrısıydı. Ona kulak veren herkes kalbinde ta derinlerde bir şeyin hareket ettiğini hissediyordu. İnsanlarla tevhid daveti arasındaki duvarlar yıkıldıkça toplumlar fevç fevç İslam'ı seçiyorlardı. Kelime-i tevhidin önünde duramayacaklarını anladılar. İnsanları ondan alıkoyamayınca onun içini boşalttılar. Kelime-i tevhidi etkili kılan üç şeyi bozdular, unutturdular. Birincisi anlamını tahrif ettiler. Allah'ın ibadette birlenmesi, hiçbir şeyin ona ortak koşulmaması, ve Allah'ın dışında ibadet edilen tağutların reddedilmesi anlamını unutturdular. Bu kelimeyi Allah yaratıcıdır gibi Mekkeli müşriklerin imanına eşitlediler. İkincisi şartlarını unutturdular. Kim La ilahe illallah derse cennete girer dediler. Doğru ama eksik söylediler. La ilahe illallah sahibini cennete götürür. Ancak şartları yerine getirilirse. Aksi halde şartları yerine getirilmeyen namaz gibi olur. Sahibine fayda vermez. Üçüncüsü, onu bozan unsurları unutturdular. La ilahe illallah bir defa söylendi mi, ne yapılırsa yapılsın bozulmayacağını ve insana fayda vereceğini öğrettiler. Kelime-i tevhide yaptıkları bu üçlü tahrifle onu bir uyuşturucuya çevirdiler. Dün, Resuller bu kelimeyle toplumları ihya ederken, bugün tağutlar, bu kelimeyle toplumu uyuşturuyorlar. Dün bu kelimeyi söyleyenler tağutların kabusu olurken, bugün bu kelimeyi söyleyenler tağutun gönüllü adamları oluyor. Tevhid davetçisinin temel vazifesi, üçlü tahrife karşı üçlü bir ihya hareketidir. Kelime-i tevhidin anlamını, şartlarını ve onu bozan unsurları insanlığa öğretmektir. Birinci şart, tağutu inkar etmek. Tağutu reddetmek. İmanın olmazsa olmazı, kelime-i tevhidin ilk şartıdır. Bunun delili şu ayeti kerimedir. Her kim reddetmek, tekfir etmek, teberri etmek suretiyle tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse, kopması olmayan sapasağlam kul olan kelime-i tevhide tutunmuş ve İslam dinine girmiş olur. Allah, işiten ve dualara icabet eden semi, her şeyi bilen alimdir. Bakara Suresi 256 Arapçada men şart edatıdır. Allah, sapasağlam kulba yapışabilmek için iki şart sayıyor. Tağutun inkar edilmesi, Allah'a iman edilmesi. Kopması olmayan sapasağlam kul nedir? Müfessirlerden Mücahit Rahimeullah bunun iman olduğunu, Süddi Rahimullah İslam olduğunu, i̇bn Abbas ve Said bin Cübeyr ise La İlahe illallah kelimesi olduğunu beyan etmişlerdir. Enes radıyallahu anh ise, kopmayan kulp Kur'an'dır demiştir. Tefsirul Kur'anil Azim Bakara Suresi 256. ayetin tefsiri Evet, kopması olmayan kulp imandır, İslam'dır, kelime-i tevhiddir. Kişi bu sayılan dairelere girebilmek için mutlaka ayetin başında şart edatıyla zikredilen tağutu inkar ve Allah'a iman şartını yerine getirmelidir. İnsanların kelime-i tevhidle dine girebileceğini Allah belirlediği gibi, bu kelimenin şartlarını da yine O belirlemiştir. Yani insanın bunda seçim hakkı yoktur. Kişi yaptığı veya söylediği amelden faydalanıp, şer an amelinin kabul olmasını istiyorsa, şartı yerine getirmelidir. Şartı açıklarken namaz örneğini vermiştik. Nasıl ki abdest olmadan namaz olmuyorsa, aynı şekilde tağutu inkar olmadan da dine giriş gerçekleşemez. Tağutu inkar şartına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de birçok defa dikkatleri çekmiştir. Kim la ilahe illallah der ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri inkar ederse, onun canı ve malı haram olmuştur. Hesabı da Allah'adır. Müslim. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir şeklindeki hadislerde genelde ilk sırada kelime-i şehadet gelir. İmam Müslim'in bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadetin manasını açıklarmışçasına şöyle buyurur. İslam beş şey üzere bina edilmiştir. Allah'a ibadet edip onun dışında ibadet edilenleri inkar etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, hacca gitmek ve ramazan orucu tutmak. Müslim, tağutu inkar, Allah'a imandan önce gelir. Biz, kelime-i tevhidi söylerken, önce la ilahe diyoruz. Allah'ın dışında ibadet edilen tüm sahte ilahları reddediyor, tüm tağutları inkar etmiş oluyoruz. Sonra, illa Allah diyerek, ilahlığı Allah'a ispat ediyor ve yalnızca O'na kulluk edeceğimizi ilan ediyoruz. Yani önce tağutu inkar ediyor, Sonra Allah'a iman ediyoruz Bakara Suresi 256 ayette aynı uslubun olduğunu görüyoruz Tautı inkar şartı Allah'a iman şartından önce zikrediliyor Hiç Şüphesiz bu tatı inkar meselesinin Allah katındaki değerini ve önemini gösterir Allah katındaki öneminin yanında iki sebep daha zikredebiliriz Tavut inkar edilmeden Allah'a iman etmek batıldır Çünkü o iman içinde şirk olan, zulüm bulaştırılmamış bir imandır. Allah'a imanın geçerli olabilmesi için şirkten arınmış olması şarttır. Tağut, Allah'ın dışında ibadet edilen, yani Allah'a şirk koşulan varlıktır. Onu inkar etmeyen, Allah'ın varlığına inansa da, onun birliğine ve yalnızca onun ibadeti hak ettiğine inanmış olmaz. İbadet hakkını, yani ilahlığı, Allah ve tağutlar arasında bölüştürmüş olur. Tarih boyunca insanlar Allah'a imanı, Allah'ın varlığına iman olarak anlamış, O'nun var olduğuna ve yaratıcı olduğuna inanmışlardır. Ancak ibadeti hak edenin yalnızca O olduğunu kabullenememiş, Allah'la aralarına aracılar kılmışlardır. Resuller gelip onları tağut inkara ve Allah'a imana davet edince de karşı çıkmışlardır. Bu nedenle Allah asıl problemi öne almıştır. Resullerin davetini doğru anlasınlar, Resullerin Allah'ın varlığına değil, ibadeti hak edenin bir tek o olduğuna davet ettiğini bilsinler istemiştir. Tağut'u inkar öne alındığı için de, müşrikler bu daveti duyar duymaz karşı çıkmış, dinlemeye ve anlamaya yanaşmamışlardır. a. İnkar edilmeden dine girilmeyen ve kelime-i tevhidin ilk şartı olan tağut'un açıklaması. Lugatte aşırıya gitmek, Hadde aşmak manasına gelen tavutun, şer'i manası da buna yakın ve bu kökten türemiştir. İmam Taberi Rahimeullah, Bakara suresi 256. ayetin tefsirinde, tavutu tarif ederken şöyle der. Tefsir ehli, manasında ihtilaf etti. Şeytan diyenler, Ömer'den, Mücahid'den, Dehaktan, Süddide'n nakleder. Sihirbaz diyenler, Ebul Aliye'den nakleder. Kâhin diyenler, Said bin Cübeir ve İbn-i Cüreyş'ten nakleder. Bu görüşleri naklettikten sonra şöyle der. Bana göre tağut, Allah'a karşı haddini aşıp, Allah'ın dışında ister tağutun zorlamasıyla, ister insanların isteğiyle ibadet edilen her şeydir. Allah'ın dışında ibadet edilen bu varlığın, insan, şeytan, put veya herhangi bir şey olması hiç fark etmez. Zadül Mesir tefsirinde i̇bn Cevzi şu görüşleri aktarır. Bakınız Nisa Suresi 51. Ayet Tefsiri Putların önünde duran ve insanları saptırmak için putlar adına konuşanlardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh nakleder. i̇bn Kesir Rahimullah şunu aktarır. Bakınız Nisa Suresi 51. Ayet Tefsiri Tağut, insan suretindeki şeytandır. İnsanlar anlaşmazlık durumunda ona muhakeme olurlar, onların işini elinde bulunduran liderdir. Mücahidler nakleder i̇bn Kayyim el-Cevziyyye Rahimullah, tağutu şöyle tanımlar. Tağut, kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilmede haddine aşan kul demektir. Her kavmin, Allah'ın ve Resulünün dışında kendisine muhakeme oldukları, ibadet ettikleri, Allah'tan delil olmadığı halde tabi oldukları şey, onların tağutudur. İşte bunlar, alemin tağutlarıdır. Sen, bu tağutları ve insanların halini düşünecek olursan, göreceksin ki insanların çoğu Allah'a değil, tağuta ibadet eder. Allah'a ve Resulüne değil, tağutlara ibadet edip tabi olurlar. İlâm-ül-Muvakkîn Bu tanımlardan ne anlıyoruz? Tağut, haddini aşan, kul olduğunu unutan, kendinde ilahi sıfatlar gören her şeydir. Ya da insanların hadlerini aşarak, İlahi sıfatlar yüklediği ve ilahlaştırdığı her şeydir. Şeytana tâhud demiştir. Çünkü o insanları Allah'ın dışında varlıklara ibadet etmeye çağırır. Her türlü şirkin ve masiyetin haddi aşmanın sebebi odur. Kahine tâhud demiştir. Çünkü o gaybı bildiğini iddia etmektedir. Gaybı bilmek Allah'ın sıfatıdır. Sihirbaza tâhud demiştir. Çünkü o insanlara fayda ve zarar verdiğini olanı yok edebildiğini, olmayanı da var ettiğini iddia eder. Bunların tümü Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın dışında ibadet edilen taş, ağaç, put, yatır gibi hususlara da tağut denmiştir. Çünkü ibadet yalnızca Allah'a yapılır. Putlar adına konuşan ve insanları saptıran din bezirganlarına tağut denmiştir. Çünkü onlar vahye dayanmadan konuşmakta ve insanları saptırmaktadırlar. İnsanların arasında İslam şeriatına dayanmaksızın hükmeden şahıs ve kurumlara tağut denmiştir. Çünkü hükmetmek Allah'ın sıfatıdır. Görüldüğü gibi selefimiz tağutu tanımlamak yerine yaşadıkları dönemin yaygın tağutlarını tanıtmışlardır. Misalen, kâhin tağuttur demişlerdir. Bunun nedenini bilmek zorundayız. Aksi halde kâhinlerin tağut olduğunu kabul eder, medyumun, falcının, cinci şarlatanın taût olduğunu anlamayabiliriz. Oysa kâhinin taût olması, onun gaybı bilme ve gayptan haber verme iddiasındandır. Bu, onun haddini aşması ve Allah'a ait bir sıfatı kendinde görmesindendir. İsimler, mekanlar, üsluplar değişse de gaypten haber verdiğini iddia eden herkes taût olur. Özellikle bazı çevreler, taûtun Sadece Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen gibi bir yönüne el alınca, maalesef bu gibi çevrelerin tağutu tam manasıyla inkar edemediğini müşahede ettik. Mesela kendisiyle tanıştığım bir davetçinin aklına tağut deyince, bugün İslam ümmetine musallat olmuş, bizim isimlerimizle isimlenen, bizim dilimizi konuşan şirk ehli yöneticiler geliyordu. Tanışıklık dönemimiz uzadıkça bu arkadaşın, Yöneticilerin dışında tağutlaşan ve Allah'ın dışında kendilerine ibadet edilen birçok tautu inkar etmediğini gördüm. O zaman bunun nedenini sorgulamış, tağut kavramını bir tarife sıkıştırdıklarını, kendi tariflerinin dışında kalan birçok tağuttan habersiz yaşadıklarını anlamıştım. Hatta inkar etmek bir yana savundukları dahi oluyordu. Bu sebeple biz farklı bir yöntem izleyeceğiz. Kur'an'da tağut kavramının geçtiği ayetleri tek tek ele alacağız. Tağutun özelliğini ve hangi sıfattan dolayı tağut diye isimlendirildiğini anlamaya çalışacağız. Sonra da günümüzde bu özelliğe uyan, yani tağutlaşma ihtimali olan şeylere dikkat çekeceğiz. Böylece tağutu belli kalıplara sıkıştırmayacak en geniş anlamıyla anlamaya çalışacağız. Çaba bizden, başarı Allah'tandır. A. Tağut'un birinci özelliği ve açıklaması Vahin aydınlığından küfrün karanlıklarına çıkarmak Allah, iman edenlerin velisidir, dostudur. Bu dostluğunun bir tecellisi olarak onları küfrün, şirkin karanlıklarından tevhidin ve imanın aydınlığına çıkarır. Kafirlerin velileri ise, dostları ise tağuttur. Onları iman ve tevhidin aydınlığından küfrün ve şirkin karanlıklarına çıkarırlar. Bunlar ateşi ehlidir ve orada ebedi kalacaklardır. Bakara Suresi 257 İmam Taberi Rahimullah ayetin tefsirinde şöyle der. Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları başarı ve yardımıyla dost edinmiştir. Onları küfrün karanlıklarından imanın nuruna çıkarır. Devamla şunları söyler. Kafirlerin dostu da Allah'ın dışında ibadet ettikleri putlar ve benzeri şeylerdir. Onları, imanın nurundan, küfrün karanlıklarına götürür. i̇bn Kesir Rahimullah tefsirinde buna yakın şeyler söyledikten sonra şöyle der. Bundan dolayı aydınlık, nur kelimesi, tekil kullanıldı. Ama karanlıklar, zulümat kelimesi çoğul olarak kullanıldı. Çünkü hak bir tane iken, küfrün birçok çeşidi vardır ve hepsi de batıldır. Tağut'un birinci özelliği budur. Vahyin aydınlığından, küfrün karanlıklarına çıkarmak. O, her zaman kendisine tabi olan insanları, vahyin nuru olan Kur'an, sünnet ve tevhidden uzaklaştırarak küfrün ve şirkin karanlıklarına götürür. Vahhin açık, muhkem ve aydınlık öğretileri, hükümleri vardır. Bizi vahyin ahkamı dışında bir şeye davet eden her şey tağuttur. Çünkü el-alim olan, her şeyin en doğrusunu bilen Allah'tır. Allah'ın ilmi olan vahye rağmen yeni öğretiler belirleyen, Allah'a karşı haddini aşmış, tağutlaşmıştır. Şeytan Ömer radıyallahu an tağutu şeytan olarak tefsir etmiştir. Çünkü şeytan, yeryüzündeki tüm kötülüklerin kaynağıdır. O, Allah'a bir söz vermiştir ve bu söz gereği insanları saptırmakta, vahiy dışı yollara davet etmektedir. Allah buyurdu ki, sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan nedir? Dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten, onu topraktan yarattın. Allah buyurdu ki, hemen oradan in, ne haddine ki orada büyüklenesin. Hemen çık, çünkü sen alçaklardansın. Dedi ki, insanların diriltileceği güne kadar mühlet ver bana. Allah buyurdu ki, şüphesiz ki sen kendisine mühlet verilenlerdensin. Dedi ki, beni saptırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra kesinlikle onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Çoğunu şükredici bulamayacaksın. Allah buyurdu ki, kananmış ve alçalmış olarak oradan çık. Onlardan kim sana uyarsa, andolsun ki cehennemi sizlerle dolduracağım. Araf suresi 12 18. Yüce Allah'ın yolu bir tanedir. O da vah ile belirtilmiş olan İslamdır. Bunun dışında kalan yollar karanlıklar vardır. Allah rasullünden öğrendiğimiz kadarıyla her yolun başında bir şeytan vardır ve bizi batıl karanlık yollara çağırmaktadır. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Ona uyun. Onun dışındaki yollara uymayın. Yoksa sizi Allah'ın dost doğru olan yolundan saptırırlar. Korkup sakınasınız diye bunu size emretti. En'am suresi 153 İbni Mesud radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bir çizgi çizdi sonra dedi ki bu Allah'ın istikamet üzere olan yoludur. Sonra o çizginin sağına ve soluna bazı çizgiler çizdi. Sonra dedi ki bunlar her birinin başında o yola davet eden birer şeytanın bulunduğu yollardır. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okudu. Ahmet Bu ayetlere dikkat edilirse, Allah'ın ve Resulünün yolu müfret, tekil olarak kullanılır. Nur denir, yol denir. Bunun karşısında yaralanaysa, cemi, çoğu lafızlar kullanılır. Karanlıklar denir, yollar denir. Çünkü hak yol Allah'tandır. Kaynağı birdir. Bu sebeple kendisi bir tanedir. Batılsa şeytandandır. Şeytan sayısınca çoktur, çeşitlidir. Karanlıklardan nasıl çıkılır? Karanlıklardan aydınlığa çıkmanın bir tek yolu vardır. Vahyet tabi olmak. Allah, kullarını karanlıklardan çıkarmak için kitaplar indirmiş ve onlara açıklayan elçiler yollamıştır. Elif, ra, bu, insanları, Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, El-Aziz ve El-Hamid olan Allah'ın yoluna çıkarmak için sana indirdiğimiz kitaptır. İbrahim Suresi 1 Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulunun üzerine apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah, sizlere karşı şefkatli olan Rauf ve merhametli olan Rahim'dir. Hadid Suresi 9 İman edip salih amel işleyenleri, Karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan Resul göndermiştir. Kim Allah'a iman eder ve salih amel işlerse onu içinde ebedi kalacağı altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah şüphesiz ki ona güzel bir rızık vermiştir. Talak Suresi 11 Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirildiğinde işittiği ilk kaide budur. Dedi ki, Oradan birbirinize düşman olarak hep beraber yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet gelecek. Kim de benim hidayetime uyarsa, o sapmayacak ve bedbaht olmayacaktır. Kim de zikrimden, göndereceğim kitaplardan yüz çevirirse, şüphesiz ki ona sıkıcı, dar bir hayat vardır ve kıyamet gününde onu kör olarak diriltiriz. Taha Suresi 123-124 Allah'tan gelen hidayete, vahiy ve rasul, uyan sapıtmayacak ve bedbaht olmayacaktır. Şeytanın adımlarına uyarak vahiyden yüz çeviren, farklı yollara sapansa, sapkın ve bedbaht olacaklardır. İnsi şeytanlara dikkat! Ateşten yaratılan, göremediğimiz, insana vesvese verebilen şeytanı, iblisi biliyoruz. Bunun yanında şeytanlaşan insanlar vardır. Bunlar da insi şeytanlardır. Böylece her peygambere insanların ve cinlerin şeytan olanlarını düşmanlar kıldık. Bazısı diğer bir kısmını aldatmak için sözün yaldızısını fısıldar. Şayet Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurdukları iftiralarıyla baş başa bırak. En'am suresi 112 İnsi şeytanlar bizim aramızda yaşar, bizler gibi konuşur, bize benzerler cinni şeytanlarla aynı vazifeyi görürler. İnsanları vahiy dışı yollara davet eder, batılı süslerler. Televizyonda, gazetede, minberlerde dahi olabilirler. Bu tağutları tanımanın ve onlardan sakınmanın yolu, vahiy çokça tilavet etmek, Allah Resulü'nün sünnetini, siretini detaylı öğrenmektir. Hakkı bilen, batılı çok kolay tanır. Zira hak bir tanedir. Kolaydır, anlaşılırdır, apaçıktır, Aydınlıktır. Ona uymayansa, asla ne olursa olsun batıldır, karanlıktır, anlaşılmazdır. Ona davet eden de, insanları vahyin aydınlığından, küfrün karanlıklarına davet eden insi ve cinli bir şeytan, tağuttur. Demokrasi davetçileri, siyasi partiler. Allah'ın indinde tek bir yönetim biçimi vardır. Tüm insanların ona teslim olduğu, onun hükümlerine uyduğu, ve egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'a verildiği İslami yönetim. Bu yönetimin anayasası Kur'an ve Resul'ün uygulamalarıdır. Dikkat edin. Yaratmakta, emretmekte Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir? A'raf suresi 54. Rabbimiz böyle buyurmuş. En doğru yolun ve en müstakim dinin bu olduğunu ifade etmiştir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf Suresi 40. Tarih boyunca bu ilahi hükme razı olmayan yöneticiler çıkmış, Allah'ın tek ilah ve rap olmasına karşı çıkarak kendi egemenliklerini ilan etmişlerdir. Firavun bunlardan bir tanesidir. O egemenliğin uluhiyet ve rububiyet anlamına geldiğini bildiğinden Açıkça ilahlık ve rablik iddiasında bulunmuştur. Firavun dedi ki, Ey ileri gelenler! Sizin için kendimden başka bir ilah bilmem. Kasas suresi 38 Dedi ki, ben sizin en yüce Rabbinizim. Nazihat suresi 24 Elbette onun kastı, yaratmak, rızık vermek, yoktan var etmek anlamında ilahlık ve rablik değildir. Zira kendisi yaratılmış ve ölümlü bir insandır. Onun kastı hükmetmek, terbiye etmek, kanun yapmak, otoriteyi elinde bulundurmak anlamında bir ilahlık ve Rabblik ilanıdır. Günümüzde ise Allah'ın egemenliğine rıza göstermeyen, vahyin hüküm yalnızca Allah'ındır öğretisine karşılık egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen demokrasi vardır. Demokratlar bizi vahyin öğrettiği İslami yönetim anlayışından milletin çoğunluğun yönetimine çağırmaktadırlar. Bu yaptıklarıyla Allah'a karşı hadlerini aşmakta, tağutlaşmaktadırlar. Geniş bilgi için Tevhid Dergisi Hakimiyet özel sayısına bakınız. İslam metoduna aykırı eğitim veren kurumlar. Vahyin bir eğitim anlayışı vardır. Bu anlayışa göre eğitim, Allah'ın zatı yüceltilerek ve yalnızca O'nun adı anılarak başlar. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Alak Suresi 1 Bunun anlamı şudur. Bu eğitim, Meşruiyetini Allah'tan almaktadır. O'nun doğru kabul ettiği, O'nun izin verdiği, O'nun sevip razı olduğu şeyler öğretilmektedir. Eğitimin gayesi ise Rabbani olmaktır. Kitaptan öğrettiğiniz ve öğrendikleriniz sayesinde Rabbani'ler olunuz. Ali İmran Suresi 78 Rabbani, Rabbe mensup olandır. O'na adanan, O'nun terbiye metodunu benimseyen, dinde fakihleşen ve dini insanlara öğreten kimsedir. İslami eğitim üç esas üzere kuruludur. Önce iman öğrenilir, sonra Kur'an, onun sonrasında da sünnet. Cündep bin Abdullah der ki, Biz Resulullah'la bir arada olan gençlerdik. Önce imanı, tevhid'i öğrendik, sonra Kur'an'ı. Ne zaman ki Kur'an'ı öğrendik, onunla imanımız arttı. İbn-i Hz. bin Niyeman radıyallahu an sahabeyi şöyle anlatır. Şüphesiz emanet iman insanların kalplerine indi, sonra Kur'an'ı öğrendiler, sonra sünneti öğrendiler. Buhari, Müslim. Demek ki bir eğitim kurumu Allah'ın adıyla başlamaz, eğitim amacı rabbanilik olmaz, insanlara iman, tevhid, Kur'an ve sünnet merkezi bir eğitim vermezse orası İslami bir eğitim kurumu değildir. Vahyin ilkelerini çiğneyip Vahya rağmen bir eğitim anlayışı oluşturmuş, insanları şirke, kitap ve sünnet dışında şeylere çağırıyorsa, o haddini aşmış bir tuğyan kurumudur. Bir örnek olması açısından resmi eğitim kurumlarını verebiliriz. Milli Eğitim Kanunu Madde 2 Türk milli eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye'ye karşı görev ve sorumluluklarını bilen. Milli eğitimin genel amaçları Madde 5 Milli eğitim amaç ve ilkeleri doğrultusunda, öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları, başkalarının haklarına saygı, birey olma bilinci kazandırabilmektir. Görüldüğü gibi sisteme bağlı okullar niçin eğitim verdiklerini açıkça ortaya koymuşlardır. Ki okullarda sergilenen pratikte bu amaçlar doğrultusundadır. Onların amacı, matematik, fen, Türkçe öğretmekten ziyade, Resmi ideolojiyi benimsetmek, çocukları kemalist ideoloji doğrultusunda yetiştirmektir. Bu da gayet anlaşılır bir şeydir. Nasıl ki İslam, mümin, muvahhid, Rabbani bireyler yetiştirmek istemektedir, gayri İslami rejimler de kendi ideolojilerine bağlı nesiller yetiştirmek istemektelerdir. Anlaşılmaz olan, insanların İslam adına çocuklarını bu ateşe atmalarıdır. Tertemiz fıtratlarını, şirk, küfür ve nifakla kirletmeleridir. Geniş bilgi için Tağuta kulluğun modern mabetleri kitabımıza bakınız. Diyanet. İnsanları vahyin aydınlığından, küfür ve şirkin karanlıklarına çağıran her kurum tağuti bir kurumdur. İsminin, din, diyanet gibi İslami çağrışımlar yapıyor olması bu gerçeği değiştirmez. Bilindiği gibi, Türkiye Diyaneti bir cumhuriyet projesidir. Kur'an'ın, Arapçanın, ezanın, İslami kıyafetin, medrese eğitiminin yasaklandığı bir ortamda, cumhuriyet kadrolarının diyanet teşkilatını kurması gerçekten düşündürücüdür. İslami olan her şeye savaş açmış bir zihniyet, ne diye dini bir teşkilat kurar? Laiklik temelleri üzerine kurulu bir sistem, dinle devleti ayırmak yerine nasıl olur da devlete bağlı bir din teşkilatı kurar? İsterseniz bu soruya biz değil, cumhuriyetin kurucu kadrosu ve diyanet cevap versin. Atatürk'e danışmanlık yapmış Ahmet Hamdi Başar der ki, ''Biz de dini, cemiyetin, toplumun dışına atmak değil, bilakis inkılabın emrine vererek yaşatmak lazımdır. Camileri yıkıp, terk edip, onların yerine halk evleri yapmak suretiyle hedefimize varamayız. Her zaman camide toplanan halka, oradan sesimizi duyurmak, oraları modern halk evleri haline koymak, din sınıfını, alimleri ortadan kaldırmak, Herkesi din ve dünya namına konuşturmak mümkündür. Ahmet Hamdi Başar, Atatürk'te 3 ay ve 1930'dan sonra Türkiye. Demek ki neymiş amaç? Dini, devletin hizmetine vermek ve camileri halk evi gibi propaganda için kullanmakmış. Diyanet İşleri Başkanlarından Ali Bardakoğlu bir röportajda diyor ki Diyanet, cumhuriyetin temel bir projesi olarak kurulmuş anayasal bir kurum. Anayasanın bize verdiği görev bellidir. Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle, layıklıkla, rahmetli Atatürkle hiçbir sorunu olmaksızın, toplumun ortak mutabakatıyla dinimizin doğru bilgisini esas alarak ve çağdaş dünyanın ürettiklerini de dikkate alarak görevimizi yürütmeye çalışıyoruz. Yeni Şafak, Mehmet Gündem, Röportaj 2 Aralık 2006 Diyanet, Atatürk ilke ve inkılaplarını dinen meşrulaştırmak için kurulmuş, bu ilke ve inkılaplarla hiçbir sorunu olmayan bir anayasal kurumdur. Onun asli gayelerinden biri, dini taassubun önlenmesi ve dinin toplum için manevi bir disiplin olmasıdır. Anayasa Mahkemesi 1972 Evet, diyanet bir projedir. Camiler birer projedir. Minberler halkı dinle uyutmak ve sistemi din adına meşrulaştırma araçlarıdır. Şu bir gerçektir ki, bugün tevhide davet edilen toplum, tevhid davetine şiddetle karşı çıkmaktadır. Temel gerekçeleri de şudur. Bunca yıldır camiye gidiyorum. Hocadan bu sözleri hiç duymadım. İnsanın yaratılış gayesi ve batıl rejimlerin korkusu olan tevhidi öyle ustalıkla gizlemişler ki, toplum tevhidi din dışı sapkın bir cereyan zannetmektedir. Diyanetin varlığı dahi toplumla tevhid daveti arasında duvarlar oluşturmaktadır. Batıl ehli vazifesini yapıyor, Allah'a karşı haddini aşarak, dine karşı din projesiyle insanlara Allah'ın yolundan alıkoyuyor. Muvahhidlerin ise içinde Allah'ın adının anıldığı, O'nun birlendiği, tağutların reddedildiği ve dinin en temel meselesi olan tevhidin öğretildiği mescitler açması bugün birer mescide darar olan camilerden sakınması gerekiyor. Televizyon, internet, dijital ekranlar Hemen şunu belirtelim ki televizyon, internet gibi iletişim araçları Aslen yasak değildir. Bunlar faydalı işlerde ve din hizmetinde kullanılsa şüphesiz bir nimettir. Ve kullanıldığı yerler de vardır. Bizim konumuz televizyonun, internetin bugünkü genel kullanım şeklidir. Vahin aydınlığında her baba kendi ehlinden sorumludur. Onlara İslami terbiye vermeli, Allah'ı razı edecek şekilde onları eğitmelidir. Fakat şu günlerde nedendir bilinmez babalar… Allah'ın onlara yüklediği bu sorumluluğu asrın putlarından biri olan ve Allah düşmanlarının nesli ifsad için kullandığı dijital ekranlara bırakmışlardır. Hemen hemen her yayını İslam'a zıt olan bu ekranlar, evlerin baş köşesinde, hayata yön veren ve en önemlisi çocuklara eğitim veren komutan şeklindedir. Sabah kalkar kalkmaz evlerde ilk açılması gereken O'dur. O, evlerin bereketiymiş gibi sabaha besmeleyle değil, onunla başlanılmalıdır. İnsanlar hayatlarını ondaki programlara göre düzenlerler. Namazın kazası vardır fakat filmin kazası yoktur, kaçırmamak gerekir. Misafir kabul edilen gün, bağımlılık yapan dizilerin olmadığı gündür. Aynı film veya dizeler tekrarlarıyla beraber defalarca izlenir. Hatta bir evde farklı iki kanalın müptelaları varsa hemen eve yeni bir televizyon alınır ve kargaşa önlenir. Ama iki kardeş aylarca küs kalsa veya ebeveynle evlatlar konuşmasa da sorun yoktur. Çok ilginçtir ki konuşmuş olduğum anne ve babalar dijital ekranların çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini kabul etmektelerdir. Madem sorun bellidir, teşhis yapılmıştır, hastalığın ölümcül olduğu kesindir, o halde tedavi de basittir ama yine de harekete geçilmez. Sorunun kaynağı bilinmesine rağmen var olan ilgisizliğin sebebi Yine dijital bağımlılığıdır. Zira ebeveynde de birer bağımlıdır. Çocuklar da anne babalarını örnek almaktadır. Bu ekranlar ne yapmaktadır? İnsanlara yaratılış gayesini unutturup onları oyun ve eğlenceyle oyalamaktadır. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onun ayetlerini eğlence konusu edinmek için boş sözü satın alır. İşte böylelerine alçaltıcı bir azap vardır. Lokman suresi 6 Hiç kuşkusuz kafirler, Allah'ın yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar, harcayacaklar da. Sonra o harcamaları, yüreklerini yakan bir pişmanlığa dönüşecek, sonra da yenilgiye uğrayacaklar. Kafirler toplanıp cehenneme sürükleneceklerdir. Enfal suresi 36 Gece gündüz aralıksız bir şekilde tuzak kurmakta, toplumu küfre ve şirke davet etmektelerdir. İşte kıyamet sahnelerinden bir sahne. Zayıf bırakılmış toplumlar, saptırıcı müstekbirler tartışıyorlar. Mustazaflar, müstekbir olanlara derler ki, bilakis işiniz gücünüz gece gündüz hile yapmaktı. Çünkü siz, Allah'a karşı kafir olmamızı ve ona ortaklar koşmamızı emrediyordunuz bize. Azabı gördüklerinde için için yanarak pişmanlıklarını gizleyecekler. Biz, kafirlerin boynuna Zincirli halkalar geçirdik. Ne yani? Yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı? Sebe suresi 33 Hayata dair vahya aykırı bir bakış açısı kazandırmaktadırlar. Vahya göre göklerin ve yerin mülkü, egemenliği Allah'a aittir. İnsan da Allah'ın mülküdür ve her şeyiyle malikine teslim olmalı. Hayatı, ölümü, ibadetleri yalnızca Allah'a,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 İyi bir eğitim, iyi bir kariyer, dolgun bir maaş, mutlu bir yuva. Hayatın anlamı budur. Tağutların istediği gibi, işten eve, evden işe bir hayat. Ahiret hayatı için ekran vaizleri vardır. Gülün, arada bir sadaka verin, benim kalbim temiz deyin, ara ara türbe ziyaretlerinde bulunun, sizden iyi bir müslim yoktur. Tevhid, Allah'ın sınırları, haramlar, helaller, zulme karşı çıkmak, Bunlar derin meselelerdir. Dalmayın, çıkamazsınız. Dijital ekranlar tağutların hazırladığı içerikte kullanıldığında, nesilleri vahyin aydınlığından küfrün karanlıklarına götüren bir tağut olmaktadır. Ve her Müslim ailesini ve nefsini bu tehlikeye karşı korumakla yükümlüdür. Heva, heves ve dünya şehvetleri. Heva ve heves, insan olunu Allah'ın doğru yolundan alıkoyan en büyük tağuttur. Hatta bazen öyle bir seviyeye gelir ki ilahlaştırılır. Hevasını ilah edinen ve Allah'ın ilim üzere saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözünün üzerine perde kıldığı kimseyi gördün mü? Şimdi Allah'tan sonra ona kim hidayet edebilir? Öğüt almaz mısınız? Câsiye Suresi 23. İnsan oğlunu vahyin aydınlığından alıkoyup küfür, şirk ve inkar bataklıklarına sürükleyen heva ve hevesin tanımı nedir? Bunları anlamak nasıl mümkün olur? diye sorulacak olursa, cevabı Kur'an'da şöyle verilir. Sonra seni ilahi emre dayalı bir şeriat üzere kıldık. Ona uy, bilmeyenlerin hevalarına, arzularına uyma. Câsiye suresi 18 Allah, Resulullah'a iki yol olduğunu beyan etmiştir. Yol ya Allah'tan olan şeriat ya da bilmeyenlerin heva hevesidir. Seyyid Kutup Rahimoğull'a bu ayetin tefsirinde şu güzel yorumu yapmıştır. Böylece mesele net biçimde ortaya konuyor. Ya Allah'ın şeriatı ya da bilmeyenlerin arzuları. Üçüncü bir şık söz konusu değildir. Dengeli ve tutarlı şeriatla değişken arzular arasında orta bir yol da yok. Bir insan Allah'ın şeriatını bir kenara bıraktığı zaman kesinlikle arzularına göre hükmedecektir. Çünkü Allah'ın şeriatının dışındaki tüm hayat sistemleri bilmeyenlerin eğilim gösterdikleri arzuların, ihtirasların ürünüdür. Bu nitelikleri hak eden tek bir şeriat vardır. Onun dışındaki hayat düzenleri, bilgisizlikten kaynaklanan arzulardır, ihtiraslardır. Dava adamı sadece şeriata uymalı ve bütün arzuları, ihtirasları bir kenara bırakmalıdır. Kesinlikle en ufak bir meselede bile Allah'ın şeriatından sapıp, arzulara, ihtiraslara uymamalıdır. Çünkü arzularına, ihtiraslarına uyacağı kimseler, şeriatın sahibi olan Allah'a karşı, ona hiçbir yardımda bulunamayacak, onu savunamayacak kadar güçsüzlerdir, zayıflardır. Heva ve heveslerden kaynaklanan hayat sistemlerinin taraftarları, birbirlerine yardım eden birleşik bir cephedir. Onlar, şeriatın sahibine karşı birbirleriyle dayanışma içindelerdir. Bunun için şeriatı benimseyen birisi, bazılarının yardımını umarak onlara eğilim göstermemeli, onları birbirlerine bağlayan heva ve heveslerine sempatiyle yaklaşmamalıdır. Üstelik onlar dava adamını eziyet edemeyecek, ona zarar veremeyecek kadar zayıftırlar, güçsüzdürler. Çünkü muttakilerin dostu Allah'tır. Şimdi Allah'ın dostluğuyla heva ve heveslerine göre hareket edenlerin dostluğu bir midir? Birbirlerinin dostu olan zayıf, cahil ve basit kimseler nerede? Muttakilerin dostu Allah'ı dost edinen şeriat izleyicisi nerede? Fî zilâl Kur'an'dan özetle. Allah'ın bizden istekleri vardır. Bir yanda da nefsin ve insi cinni şeytanların istekleri vardır. Bunlar davaya, sosyal hayata, inancımıza, ölçülerimize dair olabilir. Allah'ın muradına aykırı olan her şey bilmeyenlerin heva ve hevesidir. Her birimiz mutlaka Allah'ın muradı ve bilmeyenlerin hevası arasında imtihana uğramaktayız. Neyi tercih ettiğimiz önemlidir. Zira tercihini sürekli hevadan yana kullanan, zamanla hevaya uygun bir hayat yaşayacaktır. Bu da hevanın ilah edinilmesi, tağutlaşmasıdır. B. Tağutun ikinci özelliği ve açıklaması Allah'ın kanunları dışındaki kanunlar ve bu kanunları yapanlar sana indirilene, Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiğini zannedenleri görmedin mi? İnkar etmekle emrolundukları halde tauta muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan onları hakka geri dönüşü zor, uzak bir saptırmayla saptırmak ister. Nisa Suresi 60 Tağut'un ikinci özelliği şudur. Allah'ın kanunlarının dışındaki tüm kanunlar ve bu kanunları yapanlar tağuttur. Zaten ayetin iniş sebebiyle ilgili rivayetler de bunu gösterir. i̇bn Kesir Rahimullah ayetin tefsirinde şu açıklamaları yapar. Bu ayet, Resul'e ve ondan öncekilere inenlere iman ettiğini iddia edip de Çekişmelerinde Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti dışında bir merciye başvurmak isteyenlere Allah tarafından bir inkardır. Ayetin iniş sebebinde Yahudi ve Ensardan bir kişinin anlaşmazlığa düştüğü, Yahudinin aramızda hakem olarak Muhammed olsun dediği, Ensarinin ise benimle senin aranda hakem olarak Kab bin olsun dediği rivayet edilir. Ayrıca bu ayetin, münafıklardan bir grup hakkında indiği de söylenmiştir. Onlar, Müslüm gibi görünüp cahiliye hakimlerine başvurmak istediler. Ayetin iniş sebebi olarak bunun dışında bazı rivayetler de zikredilir. Oysa ayet bundan daha geneldir. Bu ayet, Kur'an ve sünneti bırakıp da bunların dışındaki batıl şeylere başvurmak isteyenleri yerer. Ayetteki tağuttan kasıt da budur. Tağuttan kasıt budur dediği, kitap ve sünnetin dışındaki her türlü kanundur. i̇bn Kesir Rahimahullah'ın da belirttiği gibi, bu ayet için farklı nüzul sebepleri zikredilmiştir. Fakat rivayetlerin hepsinde ortak bir nokta vardır. Allah'ın ve Rasulü'nün hükmünü bırakıp, başka mercilere başvurmak, şeriat dışındaki kanunlardan hüküm talep etmek. Biz de bu ayete dayanarak diyoruz ki, Allah'ın kanunlarının dışında kalan tüm kanunlar ve bu kanunları yapanlar tağutturlar. Kişi bunları inkar edip bunlardan uzak durmadığı müddetçe kelimeyi tevhid dairesine girmiş olamaz. Şimdi bu özelliği kendinde bulunduran bazı şahıs ve kurumları örnek verelim. Yöneticiler ve Meclis Üyeleri Bugünkü yöneticiler Allah'ın kanunlarına muhalif kanun yaptıklarından ve var olan küfür anayasasıyla insanlara hükmettiklerinden dolayı ayetin nasıyla tağutturlar ve bu yöneticileri inkar edip Onlardan ve onların kanunlarından uzak durmayanlar tağutu inkar etmemişlerdir. Bunlar namazda kılsalar, oruçta tutsalar, iman ettiklerini zannetseler de bu imanları Allah katında zandan ibarettir. İman iddialarının kendilerine hiçbir faydası yoktur. Çünkü kanun yapma ve yönetme yetkisi Allah'a aittir. O, ilahlığı ve Rabliği gereği insanlara hükmeder, kanunlar koyar. Bu, Kur'an-ı Kerim'de o kadar açıktır ki, bunu anlamayanlar bir İslam aliminin belirttiği gibi, Allah'ın kendilerini vahyin nuruna karşı kör ettiği insanlardır. Yoksa Allah'ın izin vermediği şeyleri, kendilerine dinden şeriat kılan, kanun yapan ortakları mı var? Şura Suresi 21 Hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Tek hükümran, yasamada bulunan, doğru ve yanlış belirleyen O'dur. Kehf Suresi 26 Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk, ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf Suresi 40 Onlar, Allah'ı bırakıp din bilginlerini, abidlerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Tevbe Suresi 31 Bu ayetin tefsirinde daha önce geçtiği gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Din adamları Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal kıldılar. Onlar da buna tabi oldular, İşte bu onların din adamlarına ibadetidir. Tirmizi Evet, Allah'ın kanunlarını değiştiren insanları inkar etmeyip, onlara uyan insanlar veya onlara oy vererek bu fiillerini meşrulaştıranlar, bu kanunları yapanları Allah'ın dışında Rabler edinmişlerdir. Eğer ama bunlar namaz kılıp, oruç tutan, kelime-i tevhidi telaffuz eden insanlardır denilirse, biz de deriz ki, konumuzun başındaki Nisa suresi 60. ayette de geçtiği gibi, onlar iman etmiş insanlar değil, iman ettiklerini zanneden insanlardır. Allah onlara bu hükmü vermiştir. Allah'ın bu konudaki hükmü budur. Allah'ın hükmüne razı olmayan, veya aşırı bulanlar kendilerine başka bir din arayabilir, hükümleri modern çağa uygun başka bir ilah seçebilirler. Zira Allah'ın hükümleri kıyamete kadar geçerlidir, değişmeyecektir. Küfür ve Şirk Mahkemeleri Bugün insanların çekişmelerinde başvurdukları, hükmüne razı oldukları mahkemeler Allah'ın kanunlarının dışında hatta tam zıt kanunlarla hüküm verirler. Allah'ın kanunlarına başvurmak varken, sorunlarını bu mahkemelerde çözmeye çalışanlar, inkar etmekle emrolundukları tağutu, inkar etmeyen ve imanları zandan ibaret olan insanlardır. Bazıları der ki, bugün insanlar arasında şeriatla hükmedecek mahkemeler yoktur. Sorunlarımızı bu mahkemelerde çözebiliriz. Oysa hakikat böyle değildir. Kalbinde iman olan, tavutu ve onun kanunlarını reddeden bir müslim, sorunlarını çok farklı bir yolda çözebilir. Örneğin, İki Müslim anlaşmazlığa düşerlerse bir alimin yanına giderek sorunlarını İslam'a göre çözebilirler. Örf, adet, gelenek ve atalar dini. Bugün birçok toplumda Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine aykırı adet ve gelenekler hayata hükmetmektedir. Onların birçoğu bir iş yapacakları zaman "İslam buna nasıl bakar veya Allah bu amelimden razı mıdır?" diye düşünmez. Onlar için önemli olan Örf ve adetlerinin bu konuda ne dediğidir. Bunun en bariz örneği birçok insana bu haramdır dediğinizde aldırmaması, hatta bunun üzerinden espriler dahi yapabilmesi, fakat şu ayıptır dediğiniz zaman durup düşünmesidir. İnsanların birçoğu aralarında çıkan çekişmelerde Allah ve Resulü bu konuda ne diyor deme gereği duymadan toplumun büyüklerine gidip örf ve adetlerimiz bu konuda ne diyor diye sorarlar. İşte bu insanlar Allah'ın anayasası olan Kur'an'ı ve O'nun açıklaması olan sünneti terk edip de, hayatlarını ilgilendiren meselelerde örf ve adetlerine başvurduklarından, tağuta muhakeme olmak isteyen ve dolayısıyla zannî imana sahip olan insanlardır. Bunlara, İslam bu konuda böyle hüküm verir dendiğinde, hemen ama biz babalarımızdan böyle duymadık, siz doğrusunuz da babalarımız yanlış mı diye itiraz ederler. Kabe'yi çıplak tavaf etmek gibi bir fuhşiyat işlediklerinde derler ki, babalarımızı bunun üzerine bulduk. Allah bunu bize emretti. De ki, şüphesiz ki Allah fuhşiyatı emretmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Araf Suresi 28 Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, bilakis biz, Babalarımızı üzerine bulduğumuz ve alıştığımız adetlerimize uyarız derler. Babaları hiçbir şey akletmemiş ve doğru yolu bulamamış olsalar bile mi onların yoluna uyuacaklar. Bakara Suresi 170. Haddini aşan akıl. Şüphesiz ki akıl, Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden biridir. Allah insanın bu nimeti kullanmasını ister. Kur'an'da defalarca akletmez misiniz? Düşünmez misiniz diyerek insana akletmeye davet eder. Bununla birlikte her şeye bir sınır belirleyen Allah, akla da bir sınır koymuştur. Akıl, Allah'tan olana teslim olur. Vahiy ile sabit olana anlamaya ve yaşamaya çalışır. Vahiy akılla tartıp tartışmaya açmaz. Akıl, dünyevi konularda serbesttir. Düşünür, tartışır, karşılaştırır, afaki ve enfusi ayetlere bakıp keşifler yapar. Akıl sınırlarını aşıp vahiy ile sabit olanı tartışmaya açarsa Allah'a karşı haddini aşmış ve tağutlaşmış olur. Maalesef bugün aklı ilahlaştırarak onu gereğinden fazla önemseyenler onu tağutlaştırmışlardır. Kendilerine İslam'ın bir hükmü beyan edildiği zaman onlar bunun Kur'an ve sünnetten olduğuna bakmadan direkt akıl ölçüsüne vurur, uyar alır, uymazsa reddederler. Son zamanlarda özellikle bu tür insanlar oldukça çoğalmıştır. Kendisine Kur'an ve sünnetten yüzlerce ayet veya hadis okunduğu halde "Vallahi hocam pek kafama yatmadı'' der. İnsan, aklını, afaki ve enfusi ayetleri düşünmede, Allah'ın büyüklük ve kudretini idrak edip, imanını arttırmada, insanlığa faydalı olacak keşifler yapmada kullanmalıdır. Allah'ın indirdiği şeriatı sorgulamak, akıl süzgecinden geçirip, kabule veredde konu etmek, aklın haddi değildir. Hem unutulmamalıdır ki, bugünün insanı saf, bozulmamış fıtri akla sahip değildir. Onun aklı, tağutların eğitim adlı tezgahıyla, dijital ekranların saçtığı imani ve ahlaki virüslerle şekillenmiştir. Böyle bir akıl, bir şeyi tartıp ölçmekten ziyade, iman ve ahlakla arınmaya, vahyin kat'i delilleriyle istikamet bulmaya muhtaçtır. İlahi emirlere akılla tartmak, iblis mesleğidir. O, Adem'e secde edin, emrine karşı gelirken, aklını kullanmış ve şöyle demiştir. Allah buyurdu ki, sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan nedir? Dedi ki, ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten, onu topraktan yarattın. Araf suresi 12 İlahi emirler karşısında aklı kullanmak, İnsanı böyle küçük ve günüş duruma düşürür. Ateşi ve toprağı yaratan Allah'a, ikisinden hangisinin daha üstün olduğuna dair akıl verme hadsizliğine savurur. Hiç şüphesiz vahyin karşısına aklı koyanlar, imamları iblisle aynı akıbete uğrayacaktır. Allah buyurdu ki, kananmış ve alçalmış olarak oradan çık. Onlardan kim sana uyarsa, and olsun ki cehennemi sizlerle dolduracağım. Araf Suresi 18 C. Tağut'un üçüncü özelliği ve açıklaması. Mücadelesi Allah için olmayan her yol ve bu uğurda kurulan ordu. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi pek zayıftır. Nisa suresi 76 Bu ayette Allah iki yoldan ve bu yollarda savaşan iki gruptan bahseder. Birinci ordu Allah'a iman etmiş ve onun yolunda savaşan müminler, ikinci ordu ise tağutun yolunda savaşan kafirler. Allah'ın yanında iki ordu vardır, üçüncüsü yoktur. Bir ordu ya Allah'ın ordusudur ya da tağutun ordusudur. İşte tağutun bir özelliği de budur. Allah'ın ordularının karşısında kurulan her ordu tağutidir ve askerleri kafirdir. Tağutun yolunda kurulan ordu, meşruiyetini Allah'tan almayan ve ilahi kelimetullah için savaşmayan, amacı tağuti düzenleri korumak olan her türlü ordudur. Evet, müslim olmak isteyen bir insan bu orduları inkar etmek zorundadır. İnkar etmelidir ki imanın ilk şartı olan tağutu inkarı yerine getirebilmiş olsun ve bu inkarın ilk şartı da bu orduları tekfir edip onlardan uzak durmaktır. Meşruiyetine Allah'tan almayan ordulardan biri de Firavun'un ordusudur. Firavun, meşruiyetine Allah'tan almayan ve tevhide savaş açmış bir Allah düşmanıdır. Kur'an'da ona ve ordusuna dair tafsilatlı bilgiler buluyoruz. Gelin madde madde Firavun'un ordusunu, ordusunun mahiyetini ve akıbetlerini okuyalım. Firavun, zamanının tağutudur. Firavun'a git, o haddi açtı, tağutlaştı. Taha Suresi 24 O, toplumu gruplara ayırmış, böylece onları zayıf bırakmıştır. Mustazaflaştırdığı halkı, kendisi için asker kılmıştır. Şüphesiz ki Firavun, yeryüzünde üstünlük tasladı. Oranın halkını gruplara ayırıp, onlardan bir bölümünü mustazaflaştırıyor, güçsüzleştiriyor, erkek çocuklarını boğazlayıp, kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o, bozgunculardandı. Kasas suresi 4 Allah onu ve askerlerini zikrederken ayrım yapmamış, onun ordusunda bulunanlarla ona aynı hükme tabi tutmuştur. Ve onları yeryüzünde güç, iktidar sahibi kılmak istiyoruz. Firavuna, hamana ve ordularına da kendisinden korktukları şeyi göstermek, yaşatmak istiyoruz. Kasas suresi 6 O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve bize dönmeyeceklerini zannettiler. Kasas suresi 39 Şüphesiz ki Firavun, Haman ve ikisinin askerleri hatalıydılar. Kasas suresi 8 Verdiğimiz üç ayet dikkatle incelenirse, görülecektir ki Allah, Firavun'la, zorbalıkla emri altına aldığı askerlerini aynı hükme tabi tutmuştur. O ve askerleri azapta da ayrılmamışlardır. Dünyada hep beraber helak olmuşlardır. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve denize fırlattık. Zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bak. Kasas Suresi 40 O ve askerleri ayrım yapılmaksızın dünya ve ahirette azaba düşer olmuş, lanetlenmişlerdir. Onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Kıyamet günü de yardım olunmayacaklardır. Bu dünyada peşlerine bir lanet taktık. Müminler onlara andıkça lanet okur ve kıyamet gününde de yüzlerine bakılmaz. Tiksinilecek halde şirkinleştirilmiş derdir. Kasas Suresi 41-42 Görüldüğü gibi Firavun, yeryüzünde büyüklenen ve halkını gruplara ayırarak mustazaf kılan bir yöneticidir. Zayıf bıraktığı halkı, kendisi için ordular haline getirmiştir. Allah, onu ve ordusunu aynı kefeye koymuştur. İsimlendirirken, kınarken, helak ederken, ahiret azabına çarptırırken hep bir aradalardır. Zira Firavun sıradan bir insandır. Onu güçlü kılan, zayıf bırakarak askerleştirdiği ordudur. O, bu ordular sayesinde Allah'a ve Resulüne harp ilan etmekte, Allah'ın kullarını ezmekte, halkın emeğini sömürebilmektedir. Firavunu Firavun yapan, onun ordusudur. Haliyle onunla ordusu arasında bir fark yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir örnek verelim. Melekler, nefislerine zulmedenlerin canını aldığında, ''Neredeydiniz? Hangi saftaydınız?'' derler. Derler ki, biz yeryüzünde, müşriklerin safında yer almak zorunda olan çaresiz mustazaflardık. Melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi? hicret etseydiniz ya, derler. Bunların barınağı cehennemdir, ne kötü bir yataktır o. Nisa Suresi 97 Abdullah bin Abbas radıyallahu an bu ayetin nuzul sebebine dair şunları kaydeder. Müslimlerden bir grup, müşriklerle beraberlerdi. Onların sayısını çoğaltıyorlardı. Ok bunlara isabet eder veya kafaları vurulur, öldürülürlerdi. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi. Buhari İbn Ebi Hatim, İbn Abbas radıyallahu andan şunu aktarır: Bunlar Mekke'de Müslim olmuş ve İslam'larını gizleyen bir gruptu. Müşrikler Bedir Savaşı'nda bunları beraberlerinde savaşa çıkardılar ve bazısı bu savaşta öldü. Müslimler bunlar bizim arkadaşlarımızdı. Zorla savaşa çıkarıldılar ve öldüler, dediler ve onlar için Allah'tan af dilediler. Bunun üzerine bu ayetler indi. Tefsirul Kur'anil Azim Nisa suresi 97. ayet tefsiri Ayetin nüzul sebebi olarak başka rivayetlerde zikredilmiştir. Fakat genel olan rivayetlerde Mekke'den hicret etmemiş insanlar Bedir'de müşrikler tarafından zorla savaşa çıkarılmışlardır ve kıyamet gününde bunun hesabı kendilerinden sorulunca biz zayıf olan insanlardık diyeceklerdir. Fakat Allah bu özürlerini hiçe saymış ve onların cehennem ehli olduklarını söylemiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bu insanlar fırsat buldukları halde hicret etmemiş ve Mekke'de kalmışlardır. Daha sonra da müşrikler onları zorla ordularına katmışlardır. Fakat imkan dahilindeyken hicret etmediklerinden kendi elleriyle kazandıkları bu sonun cezasını çekmiş ve özürleri geçerli sayılmamıştır. Bir ayet sonra ise Allah imkan bulamayan çocuk, kadın ve acizleri istisna tutmuştur. Bu da gösterir ki Asıl suçlular imkan olduğu halde hicret etmeyenlerdir. Müşriklerin ordusunda can verenler hakkında bu ayet indi. Sağ ele geçirilenler de Müslüm olduklarını söylemelerine rağmen onlara müşrik muamelesi yapıldı. O gün esir alınanlardan biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'tı. Ensardan bazıları Abbas radıyallahu anla olan yakınlıkları nedeniyle ondan fidye almak istemedi. Allah Resulü ile aralarında şu diyalog yaşandı. Ensardan bazıları Resulullah'a dediler ki Ya Resulallah, izin ver kardeşimizin çocuğu olan Abbas'tan fidye almayalım. Resulullah şöyle buyurdu Vallahi bir dirhem dahi bırakmayacaksınız. Buhari Oysa Abbas radıyallahu an savaşa zorla çıkarılmıştı. Resulullah Abbas'tan fidye isteyince Abbas Bedür günü şöyle demişti Ya Resulallah ben Müslüman'dım fakat Mekkeliler beni zorla savaşa çıkardılar. Resulullah, söylediğinin doğruluğunu Allah bilir. Eğer doğru söylersen Allah karşılığını verecektir. Fakat sen zahiren bize karşı savaşıyordun. İbni İshak. Müslim Allah'ın kuludur. Onun hayatı, ölümü, ibadetleri, siyaseti ve mücadelesi Allah'a kulluğunun bir parçasıdır. O yalnızca Allah yolunda mücadele eder ancak meşruiyetini Allah'tan alan ve amacı ilahi kelimetullah olan bir yapılanmada yer alabilir. Allah yolunda olmayan, İslam'ın meşru kabul etmediği amaç ve gayeler için mücadele eden, demokrasi, laiklik gibi batıl dinleri müdafaa eden, şirk'i koruyan ve yücelten hiçbir oluşum, parti, grup, ordu, cemaat, örgüt içinde yer almaz. Alırsa tağutu inkar etmemiş ve tağut yolunda savaşan bir bedbaht olmuş olur. D. Tağut'un dördüncü özelliği ve açıklaması Allah'ın dışında ibadet edilen varlıklar Tağuta kulluk etmekten kaçınıp, Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer Suresi 17 Bu ayetten de anlaşıldığına göre, tağut, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen her şeydir. Bu anlamda bugünün tağutları, Allah'ın dışında kendilerine kanun koyma yetkisi verilen müesseseler, Allah'ın helal ve haramlarında oynama yapmalarına izin verilen yöneticiler ve partiler, fayda ve zararın kendilerinden beklenildiği taş parçaları, sıkıntı anında dua edilen ve kendilerinden medet umulan ölüler, Kur'an ve sünnette ibadet olduğu belirtilen, adak, kurban gibi amellerin kendilerine yapıldığı varlıklar, ister canlı, ister cansız, ister taş, ister gök cismi olsun, Allah'ın vasıflarının verildiği varlıklar, insanların dostluk ve düşmanlığını, savaş ve barış halini belirleyen gayri-İslami değerler, hayatı ve varlığı okumaya yardımcı olan gayri-İslami ölçüler ve ideolojiler ve benzeri bugünün tağutlarına örnek verilebilir. Bu konu için ibadet kavramının açıklaması bölümüne bakınız. B. Tautu inkar nasıl olmalıdır? Tağut şer'i bir kavramdır. Onun ne olduğunu Açılımını ve ona karşı muamelemizi şeriatten öğrenmek zorundayız. Yüce Allah, dini tebliğ etsin ve tebliğ ettiğini açıklasın diye Resuller göndermiştir. Peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla yolladık. Sana da bu zikri, Kur'an'ı indirdik ki insanlara indirileni onlara açıklayasın. Umulur ki düşünürler. Nahl Suresi 44 Resuller bizi Allah'a ibadete, ve tağutlardan içtinab etmeye davet etmişlerdir. And olsun ki biz, her ümmet arasında Allah'a ibadet kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için Resul göndermişizdir. Allah, içlerinden kimisine hidayet bahşetti, kimisine ise sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Nahl Suresi 36 biz de başlıktaki soruyu Resullere soracak, tautu ve ona karşı muamelemizi onların sünnet siretinden öğrenmeye gayret edeceğiz. Peygamberlerin atası ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi yoluna uymakla emrolunduğu İbrahim aleyhisselama bakacağız. Zira Allah onu ve mücadelesini bize örnek göstermiş, onu insanlığa imam kıldığını belirtmiştir. Sizin için İbrahim'de ve onunla birlikte olan müminlerde, rasullerde güzel bir örneklik vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, ''Biz, sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz, uzağız. Sizi tekfir ettik, üzerinde bulunduğunuz yolu ve sizi reddettik. Bizimle sizin aranızda tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve ebedi bir kin baş göstermiştir.'' İbrahim'in babasına söylediği, senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim. Ama Allah'a karşı sana hiçbir faydam olmaz. Sözü müstesna. Rabbimiz, yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik ve dönüşümüz de yalnızca sanadır. Mümtehine Suresi 4 Hiç kuşkusuz İbrahim, tek başına bir ümmetti. Gönülden Allah'a kulluk yapan, şirki terk edip dini Allah'a halis kılan bir hanifti. Müşriklerden de değildi, olmadı. Allah'ın nimetlerine şükreden biriydi. Allah onu seçti ve dost doğru yola iletti. Ona dünyada güzellik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana, hanif olarak İbrahim'in milletine uy diye vahyettik. O, müşriklerden değildi. Nahl Suresi 120-123 Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'a uymayı emrettiği gibi onun yolundan yüz çevirmeyi de şiddetle kınamıştır. İbrahim'in milletinden sefihten başkası yüz çevirir mi? Bakara Suresi 130 İbrahim Aleyhisselam'ın tağutla mücadelesi Sizin için İbrahim'de ve onunla birlikte olan müminlerde, resullerde güzel bir örneklik vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, ''Biz''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 Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik ve dönüşümüz de yalnızca sanadır. Mümtehine Suresi 4 Mümtehine Suresi 4. ayete esas alarak madde madde İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesini inceleyeceğiz. A. Tağuta kulluk edenlerden teberri etme. Sizden beriyiz. İbrahim Aleyhisselam önce tağutun kullarından teberri etmişti. Bu gerçekten dikkat çekici bir durumdur. Tağuttan önce onun kullarından teberri etmek Allah Resulü'nün de sünnetidir. De ki ey kafirler, ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Kafirun Suresi 1-6 O sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ettikleri tağuttan, ibadetlerinden ve şirk dininden teberri etmeden önce ''Ey kafirler!'' diyerek müşriklerden teberri etmiştir. Bunun birçok hikmeti olsa gerektir. Biz tespit edebildiğimiz iki hikmeti zikretmek istiyoruz. Tağutu var eden onun kullarıdır. Müşrik olmazsa şirk, tağuta tapan olmazsa tağut olmaz.'' taşı, ağacı, yatırı, ideolojiyi tağutlaştıran insandır. İbrahim aleyhisselam, kötülüğün kaynağına yönelmiş, şirki ve tağutu var edenlerden teberri etmiştir. Zor olan, insandan teberri etmektir. Taştan, ağaçtan, yatırdan, puttan, batıl dinlerden teberri etmek kolaydır. Bunların faydası ve zararı yoktur. Ancak ona tapan insandan teberri zordur. Çünkü akrabadır, Arkadaştır, size zarar verecek güce sahiptir, ondan elde ettiğiniz menfaatler vardır. Bu nedenle tevhid imamları, insanların zorlandığı, zorlanacağı şeyden başlamıştır. B. Tağut'tan uzak durma Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz. Allah'ın dışında ibadet edilen tağutlardan teberrih etmek, tağuta karşı şer'i sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun diğer adı, tağuttan içtinab etmektir.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 kendisiyle tağutlaştığı ve insanları kendine ibadet ettirdiği alanlar vardır. Mü'min, tağuttan ve ona ibadet edilen araçlardan teberi ve içtinab etmelidir. İçtinab, cem kökünden gelir. Kenar, yan, taraf gibi anlamları vardır. Tağuttan içtinab, onu hayatın bir tarafına, kendimizi öte tarafa koymaktır. Yolların ve safların net şekilde ayrılmasıdır. Tağuttan ve onun kendisiyle tağutlaştığı kurumlarından uzaklaşmazsak, yolları ve safları netleştirmezsek, tağuttan sakınmış ve içtinab etmiş olmayız. Tağutu fikirsel olarak reddetmek ve onu tekfir etmek yeterli değildir. Bu, sorumluluğun bir parçasıdır. Bu sebeple sözlü teberriği, fiili teberriği izlemeli ve Resullerin yoluna uyulmalıdır. c. Tahutu ve kullarını tekfir etme sizi tekfir ettik. Tağut ve ona kulluk edenler Allah nezdinde kafirlerdir. Bu ismi onlara uygun gören Allah'tır. İslam Allah'ın hükümlerine mutlak anlamda teslim olmaktır. Bu nedenle Allah'ın onlara verdiği isim Müslümanlar tarafından da verilmelidir. Tağutlar bu konu üzerinde hassasiyetle dururlar. Tekfir ahkamını sulandırmak ve insanları şer'i tekfirden sakındırmak için kiralık kalemleri, satılmış din adamlarını ve ekran vaizlerini seferber ederler. Bu da yetmezse kolluk kuvvetlerini ve yargıyı devreye sokarlar. Bunun bazı nedenleri vardır. İlki, tağutların tekfiri, onlarla mücadelenin, onların şirk, zulüm ve sömürü düzenine itirazın ilk adımıdır. İnsanların, Allah'ın onlar hakkındaki hükmünü öğrendiğinde onlara itaat etmeyeceğini, onların şirk, zulüm ve sömürü düzenine boyun eğmeyeceğini bilirler. Kim kafiri sevip ona itaat eder ki? İkincisi, tağutun varlığı demek, insanlardan bir zümrenin kul olması, bir zümrenin de ilahlaşması demektir. İlahlaştırılan zümre ayrıcalıklıdır, imtiyaz sahibidir, dilediğini yapar, koyduğu hiçbir kanun onu ve şurekasını bağlamaz. Tağut ve şurekası bu imtiyazlarını kaybetmek istemezler. Bu nedenle siyasi, dini ve askeri tüm imkanları seferber ederler. Tağut'un tekfiri önemlidir. Çünkü tağut'un tekfiri ilk düğmenin iliklenmesi ya da bir binanın temeli gibidir. İlk düğme yanlış iliklendi mi, temelde problem oldu mu, sona kadar hatalar tekrar eder. Tağut'la mücadele onun ve avanesinin tekfirine bağlıdır. Bu noktada kafa karışır, şüphe oluşur, yol netleşmezse sapkın bir mücadele anlayışı ortaya çıkar. Tağutların bu konuyu saptırmak için gösterdiği özel çaba ve kiralık belamların yoğun şüpheleri nedeniyle bu konuyu biraz tavsiyelatlandıralım. Tağut-u tekfirin gerekliliği tağut tekfir, kelime-i tevhidin, imanın şartıdır. Dinde zorlama yoktur. Rüşt, hak, batıldan kesin bir biçimde ayrılmıştır. Her kim reddetmek, tekfir etmek, teberri etmek suretiyle tağutu inkar eder, ve Allah'a iman ederse kopması olmayan sapasağlam kulp olan kelime-i tevhide tutunmuş ve İslam dinine girmiş olur. Allah, işiten ve dualara icabet eden semi, her şeyi bilen alimdir. Bakara Suresi 256 Kelime-i tevhide, urvetül vuskaya tutunmanın şartı, tağutu inkar, reddetmektir. Ayetteki orijinal ifadesiyle tauta küfretmek, el-kufru bit tağut, İtikadıdır. Küfr bir şeyin üzerine örtmek, onu yok saymak anlamındadır. Bunun İslam'daki karşılığı onun imanını yok saymak ve ona Allah'ın verdiği kafir ismini vermektir. Öneminden ötürü tauhid inkar Allah'a imandan önce zikredilmiştir. Kelimeyi tevhidde de ayetteki uslubun benzerini görürüz. Önce la denerek Allah'ın dışında ibadet edilen sahte ilahlar, tautlar reddedilir. Sonra da Allah'a iman olan İllallah denir. Rabbimiz ehli kitabı İslam'a davet ettiğinde onları dört asla çağırmıştır. Onlardan biri de yüz çevirenleri tekfir etmek, İslam kimliğini ortaya koymaktır. De ki, ey ehli kitap, gelin sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım. Yalnızca Allah'a ibadet edelim, hiçbir şeye ona ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimize Allah'ın dışında rabler edinmeyelim. Şayet yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun ki biz müslümanlardanız. Şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen kullarız. Ali İmran suresi 64. Allah ortak kelime için dört asıl zikretmiştir. Allah'a ibadet, hiçbir şeye ona ortak koşmamak, insanların birbirini rab edinmemesi ve bu ilkelerden yüz çevirenlere şahit olun ki biz deniz demek. Ben Müslüm'üm demek yüz çevirenin böyle olmadığını ilan etmektir. Hiç şüphesiz tağut bu ilkelerin tümünden yüz çevirmiştir. İnsanları kendine ibadete ve kendisine Rab edinmeye davet etmiştir. Ortak kelimenin gereği olarak İslam kimliğiyle karşısına dik bir şekilde çıkılması gereken ilk kişi de tağuttur. Tağutları tekfir, Şirkten beraatin gereğidir. Bir insan, şirkten tevbe edip ondan teberri etmedikçe müslim olmaz. Zira İslam, şirkten arınıp, dini Allah'a halis kılarak ona teslim olmaktır. Hayatında şirk olan, birden fazla ilaha teslim olmuş olur. Bir olan Allah'a teslimiyeti gerçekleştiremez. Bu nedenle Allah, müşriklikten kurtulmak isteyene, şirkten teberri şart koşmuştur. Şayet şirkten tevbe eder, Namazı kılar, zekatı verirlerse dinde kardeşlerinizdirler. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle detaylı bir şekilde açıklarız. Tevbe Suresi 11 Allah insanları yaratırken iki gruba ayırmış, onlara iman ve küfürle hükmetmiştir. Sizi yaratan O'dur. İçinizden kimi kafir, kimi de mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir. Tegabun Suresi 2 Kişi ne yaptığı zaman şirkten tevbe eder? Ben şirkten tevbe ettim demek yeterli midir? Bu soruyu Allah Resulüne soralım ve cevabı ondan dinleyelim. Bir adam Allah Resulüne geldi ve dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü, bana yatağa girdiğimde okuyacağım bir şey öğret.'' Allah Resulü buyurdu ki, ''Kâfirun suresini oku, çünkü o şirkten beraattir.'' Tirmizi. Kâfirun suresinde tek kelimeyle dahi olsa, Şirkten beri oldum geçmez. Onun yerine kafirden, kafirin şirkinden, Allah'ın dışında taptıklarından ve üzerinde oldukları dinden beri olma vardır. Demek ki şirkten beri olmak için bunların tümünden beri olmak lazımdır. Ki bu dört beraat de tağutu kapsamaktadır. Tağutu tekfir, Allah'ın hükmüne razı olmak, onun verdiği ismi vermektir. Şu bir gerçektir ki tekfir şerî bir hükümdür. Şer'i hükümleri koyma hakkı da Allah'ındır. Bizler Allah'ın verdiği tüm hükümlere kayıtsız şartsız iman edip teslim olunca mümin, Müslim oluruz. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne davet edilen müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Nur Suresi 51 Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde Mü'min erkek ve mü'min kadının o işlerinde seçim hakları yoktur. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Ahsap Suresi 36 Bu konuda Allah kesim ve kat'i hükmünü vermiştir. O'nun indirdikleriyle hükmetmeyen, O'nun yolundan alıkoyan, insanları kendilerine ibadete çağıran tağutların küfrüne hükmetmiştir. Tauta karşı muamele O'nun hükmüne bağlıdır. Tağuta karşı iki temel muamelemiz vardır. Onu inkar ve ondan içtenap etmek. Bu iki muamele de kelime-i tevhidin temel şartıdır. İslam dini, insanları ve onlara karşı sorumluluğumuzu verdiği isimlerle belirler. Birine mümin, müslim ismini vermişse o bizim kardeşimizdir. Onu severiz, yardım istediğinde yardım ederiz, onunla nikah akdi gerçekleştirebilir, velisi olur, onun velayetini kabul ederiz. Yönetici olursa itaat eder, komutan olursa onun ordusu oluruz. Kafir ismi vermişse, onu sevmeyiz, kardeş kabul etmeyiz, kız veremeyiz, kız alamayız, yönetici olursa itaat edemeyiz, velimiz olamaz, onun arkasında namaz kılmayız, ölünce istiğfarda bulunamayız, cenaze namazını kılamayız. Birinin mümin ve kafir olması, dünya ahkamında yüzlerce hükme etki eder. Tauta doğru isim verilmezse, onu ilgilendiren hükümlerin hepsi iptal olur, Allah'ın koyduğu sınırlar çiğnenir, pisle temiz birbirine karışır. Falancayı tekfir etmekle eline ne geçer sözü cahilce söylenmiş bir sözdür. Şayet bu mesele önemsiz olsaydı Kur'an'da iman küfür hükmü olmazdı. Oysa Kur'an okuyan bir mümin neredeyse her sayfada bu hükümleri okumaktadır. Bunların bazısını birlikte okuyalım. Allah insanları yaratırken iki gruba ayırmış, Onlara iman ve küfürle hükmetmiştir. Sizi yaratan O'dur. İçinizden kimi kafir, kimi mümindir. Allah, yaptıklarınızı görendir. Tegabun Suresi 2 Allah insanları iki gruba ayırmış ve müminleri hidayet üzere olanlar, kafirleri de dalalet üzere olanlar diye isimlendirmiştir. Allah içlerinden kimisine hidayet bahşetti, kimisine ise sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Nahl Suresi 36 İnsanlardan iyi olanlarla pis olanların ayrıştırılması, Allah'ın rızasını celbeden bir ameldir. Müminler temiz, kafirlerse pistir. Öyleyse bu iki grup birbirinden ayrılmalıdır. Bu, Allah'ın temiz de pis olanı, müminle kafiri, Allah yolunda harcananla, Batıl yolunda harcananı birbirinden ayırması, pis olanın tümünü üst üste yiyip cehenneme atması içindir. Bunlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Enfal Suresi 37 Hiç Allah'a teslim olmuş olanları suçlu günahkarlar gibi kılar mıyız? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Kalem Suresi 35-36 Ateş şehriyle cennet ehli bir olmazlar. Cennet ehli kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Haşr suresi 20. Dikkat edilirse Allah iyi ile kötüyü, müminle kafiri, cennet ehliyle ile cehennem ehline ayırmıştır. Ve ayırmayanlara da size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz diye itirazda bulunmuştur. Gelin bu konuda son sözü Seyyid Kutup rahimehullah'a bırakalım ve konuyu kapatalım. Suçlu günahkarların yolları apaçık belli olsun diye ayetlerimizi işte böyle tafsilatlandırıyoruz. En'am suresi 55 Seyyid Kutub Rahimoğull'a bu ayetin tefsirinde şunları söyler. Oldukça ilginç bir şey. Bu, Kur'an metodunun inanç ve inançla hareket etmeye ilişkin stratejisini gözler önüne sermektedir. Kuşkusuz bu metot, sırf salih müminlerin yolunun açıkça belli olması için gerçeğin açıklanıp ortaya konmasını amaçlamaz. Bunun yanı sıra günahkar sapıkların yolunun açıkça belli olması için batılın açıklanıp ortaya konmasını da amaçlamaktadır. Çünkü günahkarların yolunun açıkça belli olması, müminlerin yolunun açık seçik belli olması için bir zorunluluktur. Bu kural yol ayrımını belirleyen bir çizgi konumundadır. Küfrün, kötülüğün ve suçluluğun açığa çıkarılması, imanın, hayrın ve iyiliğin netleşmesi için zorunludur. Suçulların yolunun açık seçik belli olması, ayetlere ilişkin ilahi açıklamanın hedeflerinden biridir. Çünkü suçulların konumları ve yollarına ilişkin olarak beliren herhangi bir karanlık nokta ve kuşku, müminlerin konumlarına ve yollarına yansır. Çünkü bunlar, birbirlerine karşı duran iki sayfa, birbirlerine aykırı iki yoldur. Bu yüzden renklerin ve çizgilerin açığa kavuşması kaçınılmazdır. Bundan dolayı, her İslami hareketin müminlerin yolunu ve suçluların yolunu belirlemekte işe koyulması gerekmektedir. Müminlerin yolunu ve suçluların yolunu tanımlamak ve müminlerin ayırıcı özellikleriyle suçluların ayırıcı özelliklerini belirlemekle başlamalıdır. Ama realiteler dünyasında, teoriler dünyasında değil. Böylece İslam davasının mensupları, yollar birbirine benzemeyecek, müminlerle suçlular arasındaki işaret ve çizgiler, birbirine girmeyecek şekilde müminlerin yolu hareket metodu ve belirtileriyle suçluların yolu hareket metodu ve belirtileri belirlendikten sonra çevrelerindeki insanlardan hangisinin suçlu müşrik olduğunu bilmiş olurlar. İslam'ın şirk, putperestlik, Allah tanımamazlıkla, semavi bir temele dayanmakla beraber beşeri tahrifatların değiştirip bozduğu tahrif olmuş dinle karşılaştığı sıralarda. Evet. İslam'ın bu grup ve akımlarla karşılaştığı sıralarda salih müminlerin yoluyla kafir ve suçlu müşriklerin yolu açık açık gözler önündeydi. Birbirlerine karışmalarına imkan yoktu. Ancak bugün için gerçek İslami hareketlerin karşı karşıya kaldığı sorun bunlardan hiçbiri değildir. Sorun, Müslim sülalelerden gelen milletlerin Allah'ın dininin egemen olduğu ve O'nun şeriatının hükmettiği zamanlarda İslam yurdu olan ülkelerin varlığında somutlaşmaktadır. Sonra bu ülkeler ve milletler, gerçek İslam'ı hayattan uzaklaştırıp isim olarak ilan ediyorlar. İnanç açısından İslam'ı din olarak benimsediklerini sanmalarına rağmen, inanç ve realite olarak İslam'ın prensiplerini inkar ediyorlar. Çünkü İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik ise, Yüce Allah'ın tek başına, evrenin yaratıcısı olduğuna ve orada dilediği gibi tasarrufta bulunduğuna, kulların ibadet kastı taşıyan davranışlarını ve hayatla ilgili eylemlerini sadece O'na sunacaklarına, kulların yasalarını sadece O'ndan edineceklerine, hayatlarına ilişkin konularda tek başına O'nun hükümlerine boyun eğeceklerine inanmakta somutlaşmaktadır. Kim bu anlamda Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik etmezse, hiçbir zaman şehadet getirmemiş, ve İslam'a girmemiş demektir. Adı, lakabı ve soyu ne olursa olsun. Hangi bölgede bu anlamda Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik etme gerçeği gerçekleşmezse, o bölge hiçbir zaman Allah'ın dinini din edinmemiş ve asla İslam'a girmemiş demektir. Bugün yeryüzünde isimleri Müslim ismi, kendileri de Müslim bir sülaleden gelen milletler vardır. Yine bir zamanlar İslam yurdu olan bir takım ülkeler vardır. Ancak bu milletler, günümüzde bu anlamda Allah'tan başka ilah bulunmadığına şahitlik etmedikleri gibi, bu ülkelerde bu anlamın gereği olarak günümüzde Allah'ın dinini din edinmiyorlar. İşte gerçek İslami hareketlerin bu ülkelerde, bu milletlerle karşılaşırken önüne çıkan büyük zorluk budur. Bu hareketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk, bir yandan Allah'tan başka ilah yoktur ilkesinin ve İslam'ın anlamının etrafını, Diğer yandan şirk ve cahiliye anlamlarının etrafını kuşatan belirsizlik, kapalılık ve karışıklıktır. Bu hareketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk, salih müminlerin yoluyla suçlu müşriklerin yolunun açık açık belli olmaması, işaret ve özelliklerin karışması, isim ve sıfatların birbirine girmesi, yolların ayrılış noktasını seçemeyecek kadar bir şaşkınlığın egemen olmasıdır. İslami hareketlerin düşmanları bu gediği çok iyi biliyorlar. Bu yüzden gediğin biraz daha genişlemesi, sorunun laşkalaşması, birbirine girip karma karışık olması için yoğun çaba sarf etmektedirler. Öyle ki gerçek sözü açıkça söylemek insanı anından ve ayaklarından bağlayan bir töhmete düşürür. Müslimleri tekfir ediyorlar töhmetine. İslam ve küfür konusunda hüküm verme bu konuda insanların örf ve geleneklerine başvurma sorununa dönüşür, yüce Allah'ın ve peygamberinin sözlerine değil. İşte en büyük zorluk budur. Bu, her nesilden Allah davasının taraftarlarının aşması zorunlu olan bir engeldir. İnsanları Allah'ın yoluna davet edenler, gerçek ve kesin sözü söyleme konusunda uzlaşmaya, yağcılığa yertenmemelidirler İçlerinde bir korku ve endişe duymamalılardır. Kınayanın kınamasından, ya da ''Bakın Müslimleri tekfir ediyorlar'' diye bağıran çığırtkanlardan etkilenmemelilerdir. Fî Kur'an'dan kısaltarak D. Ebedi bir kin ve düşmanlık Bizimle sizin aranızda, tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve ebedi bir kin baş göstermiştir. Daha sonra tevhid ehli, bunlara karşı sonsuz kin ve düşmanlık besleyecektir. Ayetin orijinalinde Beda kelimesi kullanılmıştır. Yani açığa çıkmak ve belirmek. Yine ayet, kin ve düşmanlığı ayırmıştır. Çünkü kin kalpte olan, düşmanlıksa zahiri bir eylemdir. Yani muvahhid olan insan, bunlara kalbiyle kin beslemek ve buğz etmekle yetinmeyecek, aynı zamanda bunlara açıktan düşmanlık da edecektir. Bu kin ve düşmanlığın sebebi, dünyalık veya şahsi sorunlar değildir. Bu eylem, sadece iman ve küfür sebebiyledir. Ta ki o müşrikler tek olan Allah'a iman edip ona şirk koşmayıncaya dek. Çünkü tevhid, kalpteki duygular da dahil tüm eylem ve söylemlerin yalnızca Allah'a yönelmesi ve yalnızca Allah için olmasıdır. Tevhid ehli müminin sevgisine ve buğzuna, dostluğuna ve düşmanlığına Allah karar verir. Onun dostu Allah'tır, Rasulüdür ve müminlerdir. Düşmanı tağuttur ve tağutun kullarıdır. Şayet onlar şirke son verir, tevhid de Allah'a yönelirse, müminin kardeşi olurlar. Yüzlerce mümini öldürmüş, yurtlarından sürmüş, her türlü işkenceyi yapmış olsalardı. Onun defterinde geçmişin hesabı ve şahsi intikam duyguları yoktur. Onun kalbinde Allah'a tevhidle teslim olanlar ve ona şirk koşanlar vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın Fiili Mücadelesi İbrahim Aleyhisselam, tavutlarla sözlü mücadeleyle yetinmemiş, onlara karşı fiili mücadelede de bulunmuştur. Büyük put hariç hepsini paramparça etmişti. Belki neler olduğunu büyük puta danışırlar diye. Enbiya Suresi 58 Tavut İslam açısından münkerlerin en büyüdür. Her münkerde olduğu gibi asıl olan onun izale edilmesi, yeryüzünden silinmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden biri bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin. Bu imanın en zayıf halidir. Müslim. Tağutun elle izale edilmesi İslam'ın zirvesi olan cihattır. Müminler güçlerinin zirvesine ulaşır, İslami bir yönetime ve İslami bir sancağa sahip olurlarsa cihat onların üzerine farzdır. İslami cihadın gayesi insanlığı kula kulluktan yani tağuttan kurtarıp bir olan Allah'a kul yapmaktır. Din Allah'ın oluncaya ve yeryüzünde fitnenin hiçbir çeşidi kalmayıncaya dek bu fariza devam edecektir. Fitne, şirk sonlanıncaya ve din, otorite Allah'ın oluncaya dek onlarla savaşın. Yaptıklarına son verirlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Bakara Suresi 193 Müminler, İslami bir yönetime ve İslami bir sancağa sahip değilse, bugün olduğu gibi, tauta karşı dille mücadele ederler. Allah'ın onun hakkındaki hükmünü beyan eder, toplumu aydınlatır, ona ve batıl düzenine karşı dille cihat ederler. Buna da gücü yetmeyen, kalbinden buğz eder. Bu, imanın en zayıf hali olsa da önemlidir. Çünkü el ve dille tauta karşı mücadele etmeyenler, zamanla çoğunluğa uyup, ona sevgi besleyebilir, münkere karşı duyarsızlaşabilirler. Böyle bir durum, imanın felaketi olur. İleride geleceği gibi, tağutlara sevgi beslemek, la ilahe illallahı bozan unsurlardandır. Buna binaen, hiçbir şey yapamayan, ona buz etmekle mükelleftir. c. Tağuta iman edenler Bir insan, ya Allah'a iman edip tağutu inkar eder, ya da tağuta iman edip Allah'ı inkar eder. Bunun ortası yoktur. Kendilerine kitaptan pay, ilim verilen kimseleri görmedin mi? Onlar, cipte ve tauta iman ediyorlar ve kafirler için bunlar müminlerden daha doğru bir yol üzeredir, diyorlar. Nisa suresi 51 tauta iman edenler, onu inkar etmeyen ve onun safında yer alan herkestir. Bunların, ben tauta iman ettim demesine gerek yoktur. Tağutu reddetmeyen, bu durumu nasıl isimlendirirse isimlendirsin, şeriat nezdinde tağuta iman etmiştir. Zira ayetin haklarında indiği kimseler, ehli kitabın kanaat önderleri ve alimleridir. Onlar, tağuta iman etme töhmetini asla kabul etmezler. Ancak fiilen tağutu inkar etmediklerinden, İslam, onları tağuta iman etmekle suçlamıştır. Yukarıdaki ayet, tağuta iman edenlerin değişmez bir vasfını ifşa etmiştir. O da, kafirleri, müminlere tercih etmek, kafirlerin daha doğru bir yol üzere olduğunu iddia etmektir. Kafirlerin yolunu, müminlerin yoluna tercih etmek, onların dertlerini, müminlerin dertlerini öncelemek, onların metodunu, müminlerin metodunun önüne geçirmek, aynı sıfatın farklı tezahürleridir. Bir insan, Allah'ın müminler için çizdiği mücadele metodunu terk eder, batı dünyasından ithal, demokratik seçimler, liberal kuruluşlar gibi, metotlarla mücadele eder ve buna da İslami mücadele ederse, bu, onun tağuta iman ettiğini gösterir. İslam coğrafyasında her gün öldürülen yüzlerce insanı, yıkılan şehirleri, çiğnenen namusları görmez, Yahudi ve Hristiyanların kıymetli canlarına gözyaşı döker, ahvah ederse, bu, onun tağuta imanındandır. İkinci şart Bu kelimeyi ilim üzere söylemek Kelime-i Tevhid'in sıhhat şartlarından biri ilimdir. Yani bu kelimeyi söyleyenin neyi reddettiğini ve neyi kabul ettiğini bilerek söylemesidir. Bil ki, şüphesiz Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Kendi günahların, mümin erkek ve mümin kadınların günahları için bağışlanma dile. Muhammed Suresi 19 Ayette Allah, Resulullah'tan kelime-i tevhidi ilim üzere söylemesini, ve idrak etmesini ister. Bil ki, Allah'tan başka ilah yoktur, diye ferman buyurur. Bu ayetten anlaşılan şudur. İlim üzere bu kelimeyi söylemek, La ilahe illallah'ın şartlarındandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim, Allah'tan başka ilah olmadığını bildiği halde ölürse, cennete girecektir. Müslim. Kelime-i tevhidin dünyada ve ahirette geçerli olabilmesi, ve sahibine faydalı olması için ilim üzere söylenmiş olması lazımdır. Kişinin manasını bilmeden söylediği bir sözün bağlayıcılığı yoktur. Mesela adamın biri dilini bilmediği yabancı uyruklu bir bayanla evlense ve çevresindekilerden biri ona ''Seni boşadım'' sözünü öğretse ve dese ki ''Bunu eşine söyle'' bu güzel bir anlam ifade eder. O da eşine ''Seni boşadım'' diye defalarca söylese kadın Şeriat kadısının yanına gelip eşim beni boşadı dese hepimiz biliriz ki kadı onları boşamaz. Çünkü adam ne söylediğinin farkında değildir. Manasını bilmediğinden ne dünyada ne ahirette bu söz geçerli olmaz. La ilahe illallah da böyledir. Manası bilinmeden söylenirse sahibine faydası olmaz. Kelime-i şehadet ilim şartına delalet eder. Bizler İslam dinine girerken kelime-i getiririz. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah şahitlik kelimesini seçmiştir. Bunun özel bir nedeni vardır. Arap lügatinde şahitlik şehide kökünden türer. Bu kök üç temel anlama sahiptir. Hazır bulunmak, ilim sahibi olmak, ve bildirmek, ilan etmek. Mucem mekaisul luga şehade maddesi. Bir insan bir şeye şahitlik ediyorsa olaya tanık olmalı, orada hazır bulunmalıdır. Gözüyle görmeli, olaya dair bilgi ilim sahibi olmalıdır. Sonra bu bilgisini başkalarına haber vermeli, bildirmelidir. İnsan tanık olmadığı ve bilgisi olmayan bir konuda konuşursa yalancı şahitlik yapmış olur. Allah'ın uluhiyetine şahitlik eden kimse neye şahitlik ettiğini biliyor, gözüyle görmüşçesine bilgiye dayalı konuşuyorsa bu şahitliği geçerlidir. Aksi halde geçersiz bir şahitlik olur. Yüce Allah kullarından bilerek Hakka şahitlik etmelerini ister. Onun dışında dua ettikleri şefaat yetkisine sahip değillerdir. Ancak bilerek Hakka şahitlik edenler müstesna. Zuhruf Suresi 86 müşriklerin dua ettiği sahte batıl ilahlar şefaat yetkisine sahip değildir. Kendisine şefaat hakkı verilecek olanlar bilerek hakka şahitlik edenlerdir. Kişi nasıl bilerek hakka şahitlik eder? Basiret ve ilim üzere şahitlik yaparsa. Tefsirül Kur'anil Azim, Zuhruf 86. ayet tefsiri. Vahdaniyeti yalnızca Allah'a haskılıp bunu ilim ve yakin üzere yaparsa. Camiul Beyan Zuhruf 86. Ayet Tefsiri Tevhid bilgisi fıtridir. Yüce Allah kullarını yaratmadan önce henüz ruhlar alemindeyken onlardan tevhide dair söz almıştır. Hatırla, hani Rabbin oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Demişlerdi ki, evet, sen bizim Rabbimizsin, şahit olduk. bu, Kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Ya da babalarımız daha önce şirk koşmuştu. Bizse onlardan sonra gelen ve onları taklit eden bir nesiliz. Batıl ehlinin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Araf suresi 172-173 Buna misak söz ayeti diyoruz. İnsanlar henüz dünyaya gelmeden kendilerinden bu sözün alınma nedeni mazeretleri ortadan kaldırmaktır. Kıyamet günü, biz bundan habersizdik veya biz atalarımızı taklit ettik demesinler diye Allah insanlardan söz almıştır. Yüce Allah, bu bilgiyi fıtrat olarak insanın benliğine yerleştirmiştir. Her insan, Allah'ı birleme, yalnızca O'na ibadet etme ve hiçbir şeye O'na ortak koşmama fıtratıyla dünyaya gelir. Yüzünü, Hiçbir şeye Allah'a ortak koşmayan, muvahhid bir hanif olarak dine çevir. Allah'ın insanları yarattığı fıtrata uy. Allah'ın yaratmasında değişiklik yoktur. Herkesi tevhid fıtratı üzere yaratmıştır. İşte dost doğru din budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Rum suresi 30. İnsanların bu sözü ve fıtratlarındaki bilgiyi hatırlamıyor oluşu ilgisizliklerinden, düşünmüyor olmalarındandır. Her insan fıtratı ve aklıyla bilir ki biri ona iyilik yapıyorsa teşekkürü hak eder. Teşekkür etmemek veya iyiliği yapandan başkasına teşekkür etmek nankörlüktür. Bunu öğrenmek için özel bir bilgiye, eğitime, muallime ihtiyaç yoktur. Doğal olarak yaratıcı Allah ise ibadetler de ona yapılmalı, onun dışındaki varlıklara yapılmamalıdır. Yine her insan fıtratı ile bilir ki bir şey birinin mülkü ise, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Ona rağmen, ondan izinsiz, ona ait bir şeyde tasarruf etmek, gasptır, zulümdür, haksızlıktır. Bu bilgi için özel eğitime ve muallime ihtiyaç yoktur. Gökler ve yer Allah'ın mülküyse ki her insan bunu kabul etmektedir, mülkünde otorite, egemen, yetki sahibi olan Allah'tır. Ona rağmen onun yasaklarına aykırı kanun yapanlar, yetki gaspında bulunmakta, zulm etmektedirler. Tevhid bilgisinin fıtri olmasından kasıt budur. İnsanın bunu anlaması için düşünmesi, dertlenmesi, ilgi duyması gereklidir. 600 yıl boyunca peygamber gelmemiş fetret döneminde bazı insanların tevhidi bulması, hanif birer muvahhid olmaları, fıtrat bilgisinin peşine düşmeleri sebebiyledir. Onlar, düşünüp dertlendikleri için tevhidi yaşayabilmişlerdir. Atalar dinine tabi olan, Aklını kullanmayan, vicdanın sesine kulak vermeyenlerse babalarının yolundan giderek şirk koşmuşlardır. Zeyd bin Amr bin Nufeyl Kureşlileri putlara kurban kesmeleri nedeniyle ayıplar, onlara şöyle derdi: Koyunu yaratan Allah, gökten onun için su indiren Allah, o yerde beslensin diye ot bitiren Allah. Oysa siz koyunu putlara kesiyorsunuz. Buhari. Ne kadar açık ve net bir delil. Koyunu yaratan onun için su indiren, ot bitiren Allah. Bunu her insan fıtratıyla bilir, kabul eder. Öyleyse niye Allah'a değil de, taşa, puta, yatıra keser? Bir başka yerde şöyle diyordu, ''Bir tek Rabb'e mi tapayım, yoksa bin tane Rabb'e mi?'' Ben, deniz rızıklarının taksiminde lat ve uzayı terk ettim. Siyeri Nebi, ''Hangi insana sorarsanız sorun, cevap değişmez.'' Bir bölgenin tek yöneticisi mi olmalı, onlarca, yüzlerce yönetici mi olmalıdır? Her insan fıtratı ve aklıyla birden fazla yöneticinin kaosa neden olacağını bilir. Tercihini tek yöneticiden yana kullanır. Ancak bunun için düşünmesi, akletmesi lazımdır. Kainata Allah'ın kanunları mı hükmetmeli, yüzlerce seçilmişin heva ve hevesi mi? İnsan bunu sorgularsa doğru bilgiye ulaşır. Sonuç olarak diyoruz ki Tevhid bilgisi fıtridir. Her insan özünde bu bilgiyi taşır ve bu bilgiyle dünyaya gelir. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Daha sonra ebeveyni, onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır ve Mecusileştirir. Buhari, Müslim. Kimisi bu bilginin peşine düşer, sorgular, düşünür ve genel anlamda tevhide ulaşır. Kimisi fıtrat bilgisiyle Resullerin davetini birleştirir, Tafsilatlı olarak tevhidi anlar ve yaşar. Rabbimizin bildirdiği gibi çoğunluksa düşünmez, akletmez, atalar yoluna tabi olur. Ne fıtratın sesine ne de rasullerin çağrısına kulak verir. Bulduğuyla yetinir, çoğunluğa uyar ve fıtrattan, tevhidden sapar. Şayet yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve yalnızca tahminle iş yaparlar. En'am suresi 116 De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da bakın bakalım öncekilerin akıbeti nasıl olmuş. Onların çoğu müşriklerdi. Rum suresi 42 Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Safat suresi 71 Günümüz insanı tevhidten yüz çevirmiştir. Allah'a hamdolsun bugün Kur'an ve Rasul'ün beyanı tüm dünyaya yayılmıştır. Her insanın ulaşması kolaydır. İnsanoğlu fıtrat bilgisinin peşine düşmese de, tevhidi kat'i ve açık delillerle anlatan Kur'an ve sünnet mevcuttur. De ki, kimin şahitliği en büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Sizi ve kime ulaşırsa, onu uyarmam için bu Kur'an bana vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka ilahların olduğuna mı şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. De ki, ancak o tek bir ilahtır ve şüphesiz ki ben ona ortak koştuklarınızdan beriyim, uzağım. En'am suresi 19 De ki, tam, apaçık, en üstün, en etkili hüccet Allah'a aittir. Şayet dileseydi hepinizi hidayet ederdi. En'am suresi 149 Müjdeleyici ve uyarıcı Resuller gönderdik. Ta ki Resullerden sonra insanların Allah'a bilmiyorduk, duymadık gibi bahane olarak sunacakları bir hüccetleri kalmasın. Allah, izzet sahibi, her şeyi mağlup eden aziz, hüküm ve hikmet sahibi olan hakimdir. Nisa Suresi 165 Kitabın apaçık delilleri ve Resullerin aydınlatıcı yoluna rağmen insanlar dine karşı ilgisizdir. Dün olduğu gibi, Bugün de fıtrattan ve şer'i delillerden yüz çevirmişlerdir. Atalarından bulduklarına tabi olmuş, sorgulamadan, düşünmeden, bulduklarıyla yetinmişlerdir. Hiç şüphesiz bu, ilkinden daha büyük bir cürüm, daha ağır bir suçtur. Bu davranışın şer'i ismi, irat yüz çevirme küfrüdür. Allah'ın dininden, kitabından, şer'i, akli, kevni delillerden yüz çevirme küfrü. Rabbimiz onlar hakkında şöyle buyurur.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 Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde yüz çeviren ve elleriyle yapıp takdim ettiğini unutandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki anlamamaları için kalplerine perde germiş, kulaklarına da ağırlı koymuşuzdur. Sen onları hidayete çağırsam bile ebediyen doğru yolu bulamazlar. Kehf suresi 57 Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hakla ve belirlenmiş bir süreye kadar yarattık. Kafirler, uyarıldıkları şeyden yüz çeviren kimselerdir. Ahkaf Suresi 3 Fıtratında olan tevhidi bilgiyi düşünmeyen, sorgulamayan, kevni deliller üzerinde kafa yormayan insan suçludur. Çünkü Allah'ın fıtratına kayıtsız kalmıştır. Kur'an ve Resullerin daveti ulaştığı halde ilgisiz kalan, hazır tevhidi bilgiye kulak tıkayan yüz çevirense daha büyük bir suçludur. 3. Şart bu kelimeyi şek ve şüpheye kapılmadan, yakın üzere söylemek. Kelimeyi Tevhid'in şartlarından biri de, bu kelimeyi yakın üzere, şek ve şüpheye düşmeden söylemektir. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah'a ve Resulüne iman etmiş, sonra da şüpheye düşmeden Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad etmişlerdir. Bunlar, sadık olanların ta kendileridirler. Hucurat Suresi 15 bir grup bedevi, iman ettiklerini iddia ederler. Allah, onların henüz iman etmediğini, zahiren İslam'ı kabul etseler de, gerçek imanın kalplerine yerleşmediğini bildirir. Bedeviler, iman ettik, dediler. De ki, iman etmediniz, fakat teslim olduk, deyin. Çünkü iman, henüz kalplerinize girmiş değildir. Şayet Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah, Amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şüphesiz ki Allah, günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan gafur, kullarına karşı merhametli olan rahimdir. Hucurat Suresi 14 Hemen akabinde kimlerin gerçek mümin olduğunu açıklar, buna göre gerçek mümin, iman ettikten sonra şüpheye düşmeyen, yakinini koruyan kimsedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hangi kelime-i tevhidin insanı cennete sokacağını anlatırken şöyle buyurdu. Kim Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim onun Resulü olduğuma şehadet ederse ve bu kelimede şüphe duymadığı halde Allah'a kavuşursa cennete girecektir. Müslim Yakin üzere kalmak için ne yapmalı? A. İlim öğrenmek Kelime-i tevhidin sahibine fayda vermesi için ilk söylediğimiz andan son nefese kadar onun yakin şartını korumak zorundayız. Bunun yolu ise şer'i ilimdir. Delilleri kat'i, açık ve anlaşılır olan kitabı ve Resulün açıklamalarını anlayarak okumaya çalışmaktır. Çünkü yakin, ilmin, zam ve şüphe cehaletin kardeşidir. Allah Kur'an'ı şifa kılmıştır. De ki, ey insanlar, şüphesiz ki size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olan manevi hastalıklara şifa, Mü'minler içinde hidayet ve rahmet olan bir kitap geldi. Yunus Suresi 57 Kalpler beden gibidir. Hastalanır bazen. Kalbe isabet eden en tehlikeli hastalık şüphedir. Zira insanın imanını boşa çıkarır, La ilahe illallah sözünü bozar. Kur'ansa sinelerde yer eden manevi hastalıklara şifa olsun diye indirilmiştir. Kalpler şüpheye düştüğünde onun apaçık, Etkili hüccetleri kalbi onarır, bir tiryak gibi şifa verir. De ki, tam, apaçık, en üstün, en etkili hüccet Allah'a aittir. Şayet dileseydi, hepinizi hidayet ederdi. En'am suresi 149 Kalpler yolunu kaybeder bazen. Karanlıklar içinde kalır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda kafası karışır insanın. Kur'an'ın nur olan ayetleri karanlıklara aydınlatır. Allah, kolunu karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Şüphesiz ki size, Allah'tan bir nur ve apaçık, açıklayıcı bir kitap geldi. Allah, onunla, kitap ve rasulle, rızasına uyanları yolun en doğru olanına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dost doğru yola hidayet eder. Maide Suresi 15-16 B. Allah'tan yardım istemek Mü'min, Hidayetten sonra sapmamak için Rabbine çokça yalvarır. Zira el-Hadi olan Allah'tır. Kulu Hakka hidayet eder. El-Hafiz olan da Allah'tır. Kulu maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza eder. Bu nedenle hidayeti ondan istediğimiz gibi, hidayetten sonra sapmamayı, ayaklarımızın ve kalplerimizin sabit kalmasını da ondan isteyeceğiz. Rabbimiz, hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize kendi katından bir rahmet ver. Şüphesiz ki sen karşılıksız olarak kullarına hibe eden Elvahapsın. Ali İmran suresi 8. Peygamberimizin sürekli yaptığı dualardan biri şuydu: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi taatin üzere kıl. Müslim. Ey kalpleri evirip çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Tirmizi. C. Şüphe ehlinden uzak durmak Şüphe ve yakin bulaşıcıdır. Yakin ehliyle oturursanız, onların yakininden, şüphe ehliyle oturursanız, onların şüphelerinden size bulaşır. Bu nedenle İslam, sıdık ehliyle, Rabbin rızasını umanlarla birlikte bir arada olmamızı ister. Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakının ve sadıklarla beraber olun. Tevbe Suresi 119 Sabah akşam Rablerinin rızasını umarak ona dua edenlerle beraber sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözünü onlardan ayırma. İlgin, alakan onlar üzerinde olsun. Kalbini zikrimizden gafil bıraktığımız, hevasına uyan ve işleri hep aşırılık olan kimseye itaat etme. Kehf Suresi 28 Allah, ayetleri hakkında bilgisizce konuşan, açık ve anlaşılır muhkem ayetleri bırakıp, Müteşabih ayetlere dalan insanlardan uzak durmamızı emreder. Ayetlerimize alaya alma ve yalanlamayla dalanları gördüğünde başka bir söze dalıncaya dek onlardan yüz çevir. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra zalimler topluluğuyla beraber oturma. En'am suresi 68 Kur'an'ın müteşabih ayetlerine uyanları görünce bunlar Allah'ın isimlendirdiği kimselerdir. Onlardan sakın. Buhari, Müslim. Bazı insanlar ve ortamlar bataklık gibidir. Yanlarına oturduğunuzda içiniz daralır, kafanız karışır, dini konular konuşuluyor olmasına rağmen kalp katılaşır. Çünkü müteşabih ayetlerden, fayda vermeyen ilimden, bilgisizce Allah'ın ayetlerinden konuşuyorlardır. Bazı ortamlar ve insanlarsa dingin bir deniz gibidir. Konuştukça huzur dolarsınız, Sineniz genişler, kalbiniz yumuşar ve mutmain olur. Çünkü açık ve anlaşılır muhkem ayetlerden, bizi Allah'a yakınlaştıran faydalı bilgiden, ilim ve hidayet üzere Allah'ın ayetlerinden konuşuyorlardır. Allah'ın, onlardan yüz çevir, Resulünün, onlardan sakın dediği insanlara yönelir ve onlardan sakınmazsak bu, dinimize fitne ve kalbimize şüphe olarak dönecektir. Bu konu üzerinde hassasiyetle duralım. Konu o denli önemlidir ki Allah Resulünü dahi bu konuda uyarmıştır. Öyleyse sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi haktır. Yakinen inanmayanlar sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Rum suresi 60. Akla gelen vesveseler kelimeyi tevhide zarar verir mi? Akla gelen vesveseler kelimeyi tevhide zarar vermez. Çünkü vesvese bir düşüncedir. Kalpte yer edip inanca dönüşmediği müddetçe kişiye zarar vermez. La ilahe illallah'a zarar veren şüphe, kalpte yer etmiş ve inanca dönüşmüş belirsizlik ve şüphedir. Allah Resulü şöyle buyurur. Allah, içinden geçen vesveselerle amel etmediği ve konuşmadığı müddetçe ümmetimi bağışlamıştır. Buhari, Müslim. Vesvese şeytandandır ve önüne geçmek mümkün değildir. İmanları dağ gibi sabit, Allah'ın kendilerinden razı olduğu ashab dahi vesveseye düşmüştür. Ancak vesvese imanlarına zarar vermemiştir. Ashabdan bazıları Allah Resulüne geldiler. Ona sordular. Nefsimizde içimizden birinin asla dile getiremeyeceği çirkin düşünceler oluyor. Ne dersin? Allah Resulü şöyle buyurdu. Bu imanın en açık halidir. Müslim Buradan anlıyoruz ki sahabe de bazı vesveselere düşmüştür dile getirmekten korktukları, tehlikeli düşünceler akıllarına gelmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu düşüncelerinden dolayı onları kınamamış, teskin etmiştir. Zira onların bu düşüncelerden rahatsız olması, konuşmaktan dahi imtina etmesi, bunun kalpte yer eden bir şüphe olmadığını gösterir. Onların hissettiği bu rahatsızlık da, imanın en açık halidir. İman sahipleri, selim kalpler, ve Allah'ı hakkıyla takdir edenler bu düşüncelerden rahatsız olurlar. Aklımıza bir vesvese geldiğinde ne yapabiliriz? Vesveseyi dillendirmemek ve onunla amel etmemek. Allah, içinden geçen vesveselerle amel etmediği ve konuşmadığı müddetçe ümmetimi bağışlamıştır. Buhari, Müslim Yukarıda asaptan örnek verdik. Onlar vesveseye düştüklerini söylemiş fakat vesvesenin ne olduğunu belirtmemişlerdir. Çünkü vesveseyi dillendirmek, onun kalpte iyice yer etmesine sebep olur. Kalptekiler dile geldiği gibi, dilde olanlar da kalbe gider. Düşünce dile geldikçe, sarsılmaz bir inanca dönüşür. Vesveseyi dillendirmek, insanın kendi kalbini zehirlemesidir. Vesveseyi dillendirmek, onun başkalarına zarar vermesine neden olur. Çünkü kalpler birbirinden etkilenir. Dile gelen hayır kalplere tesir ettiği gibi, şer de kalplere tesir eder. Allah'a sığınmak ve o düşünceyi terk etmek. Şeytan sizden birine gelir, bunu kim yarattı, şunu kim yarattı der. Nihayet Allah'ı kim yarattı diye sorar. Bu duruma gelen Allah'a sığınsın ve o düşünceye son versin. Buhari, Müslim. Vesvese şeytandandır. Ondan korunmanın yolu Allah'a sığınmaktır. Allah, kendine sığınanları zayi etmeyecek, şeytanın eline terk etmeyecektir. Yeter ki kul, içtenlikle ona yönelsin. Kişi, vesvese getiren düşünceyi terk edip başka şeyler düşünmelidir. Vesveseye engel olamayabiliriz. Ancak onun peşine takılıp takılmamak bizim elimizdedir. Ortam değiştirebilir, farklı şeyler düşünebilir, çeşitli meşguliyetlerle vesvese getiren düşünceyi terk edebiliriz. Şu bir kesindir ki, vesvese bataklık gibidir. Düşündükçe insanı içine çeker. Akıllı insan, onun peşine düşmez, şer'i sebeplerle ondan korunur. İhlas suresini okuyup sol tarafa tükürmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı kim yarattı sorusuna karşılık şu tavsiyede bulunur. Bunu söylediklerinde İhlas suresini oku, sol tarafa üç defa tükür ve şeytandan Allah'a sığın. Ebu Davud Hadid suresinin üçüncü ayetini okumak Ebu Zümeyd Rahimullah. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a aklına gelen şüpheleri sorar. i̇bn Abbas radıyallahu anh, Hadid suresi 3. ayeti okumasını tavsiye eder. Ebu Davud O, öncesi olmayan el-evveldir, sonrası olmayan el-ahirdir. Her şeyin üzerinde ve varlığının delilleri apaçık olan el-zahirdir. Aklın hakikatini tam idrak edemediği el-batındır ve o, her şeyi bilendir. Hadid suresi 3. 4. şart. Bu kelimeyi ihlas ve doğruluk üzere söylemek. Halbuki onlar ancak dini ona halis kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmekle emrolundular. Beyne suresi 5. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Kıyamet gününde benim şefatimle en çok mutlu olacak olan kelimeyi tevhidi kalbinden veya nefsinden ihlasla söyleyendir. Buhari Kelimeyi Tevhid'in sıhhat şartlarından biri de bu kelimeyi ihlas ve doğruluk, sıdık üzere söylemektir. İhlas Halese kökünden türeyen ihlas, bir şeyi arındırma, safi hale getirme anlamına gelmektedir. Mucem, mekayüsü'l-luga, helese maddesi Bu kelime daha ziyade, kusurlu, ayıplı olanın kusurunun giderilmesi ve saf, orijinal hale getirilmesi için kullanılır. Müfredetül Kur'an, helese maddesi İhlas, kişinin dinini şirkten, rüyadan, Allah'ın rızası dışında kalpte yer eden niyetlerden arındırması, dinini, kulluğunu tüm kusur ve ayıplardan arındırıp Rabbine has kılmasıdır. Çünkü Allah'a ait olan din, halis olan dindir. İçinde, onun dışında hiç kimsenin payı yoktur. Sahibi yalnızca el-ahad ve el-vahid olan Allah'tır. O din aracılığıyla yapılan kulluk da yalnızca Allah'a olmalıdır. Şu halde dini ona halis kılarak Allah'a ibadet et. Dikkat edin, halis olan din Allah'a aittir. Zümer Suresi 2-3 Allah'a ait olan din halisse o dinin mensupları dini ihlasla, samimiyetle, başka hiçbir varlığın payı olmadan yalnızca Allah'a kulluk etmelidir. Tevekkül edecekleri zaman yalnızca ona tevekkül etmeli, el açıp yalvardıklarında, Yalnızca O'na dua etmelilerdir. Hayatlarına yalnızca O'nun hükümleri yön vermeli, yalnızca O'nun şeriatına boyun eğmeli, yalnızca O'nun hükümlerine muhakeme olmalılardır. Sevgilerini, korkularını, umut ve rabetlerini yalnızca Allah'a halis kılmalıdırlar. Yani dil, kalp ve organlar kulluğunu ihlas ve samimiyetle yalnızca Allah'a ve yalnızca O'nun için yapmalıdır. Şirkten arındıran ihlas. La ilahe illallah, ilahlığı Allah'ın dışında tüm varlıklardan nef yetip, yalnızca Allah için ispat etmektir. Yani Allah'ın dışında ibadeti hak eden hiçbir varlık yoktur. İbadeti hak eden yalnızca Allah'tır. Bu manası nedeniyle kelime-i tevhide, tul ihlas denmiştir. Anlamı, dini yalnızca Allah'a halis kılan kelime demektir. Şirk, Allah'ın sıfatlarından birini Allah'tan başkasına vermek, Allah'a yapılması gereken bir ibadeti Allah'tan başkasına yapmaktır. Şirk, kelime-i tevhidin tam zıddıdır. Asla bir araya gelmezler. Şirk varsa kelime-i tevhid yoktur. Kelime-i tevhid varsa şirk yoktur. Bu sebeple Allah, İslam'a girmek isteyenlerden ilk şart olarak şirkten tevbeyi istemiştir. Şayet şirkten tevbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse dinde kardeşlerinizdirler. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle detaylı bir şekilde açıklarız. Tevbe Suresi 11 Bir insan hem Allah'a şirk koşar, hem de La ilahe illallah derse, fiili, sözünü yalanlamış olur. La ilahe illallah sözünde doğrulardan değil, yalan söyleyenlerden kabul edilir. Allah'a şirk koşularak söylenen La ilahe illallah, kişiyi İslam dinine sokmaz, bu sözde kişi Müslimlerden olmaz. De ki, ben dini ona halis kılarak Allah'a kulluk etmekle emrolundum. Ve ben, Müslimlerin şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen kulların ilki olmakla emrolundum. Zümer Suresi 11-12 Kafirler hoş görmese de dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Mü'min Gafir Suresi 14 O, hayat sahibi ve her canlıya hayat veren el-haydır. Ondan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. O halde dini ona halis kılarak kendisine dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Mü'min, Gafir Suresi 65 Bir insan şirkten arınır, dinini, kulluğunu Allah'a halis kılar ve la ilahe illallah derse o müslimdir, muvahhittir. Dine ihlasla girildiği gibi ihlası korumak ve dine şirk bulaştırmamak da gereklidir. Zira sonradan meydana gelen şirk kelimeyi tevhid de dahil tüm amelleri boşa götürür. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz? Andolsun ki sana ve senden önceki rasullere şayet şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olursun diye vahyedildi. Bilakis yalnızca Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Zümer suresi. 64-66 İman eden ve imanlarına zulüm, şirk bulaştırmayanlar var ya, işte bunlara Allah'ın azabından emin olma vardır. Ve onlar hidayete erenlerdir. En'am suresi 82 Benim ümmetimden her kim hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmadan ölürse cennete girecektir. Buhari, Müslim Riyadan, fasit niyetlerden arındıran ihlas Dinimizi, kulluğumuzu yalnızca Allah'a yaptığımız gibi, yalnızca O'nun rızası için de yapmalıyız. İbadetlerimizi ortak koşmaksızın Allah'a halis kıldığımız gibi, başka hiçbir amaç gütmeden niyetlerimizi de O'nun rızasına halis kılmalıyız. İslam'a girerken yalnızca Allah'a teslim olmak, yalnızca O'na kulluk etmek ve O'nun rızasını elde etmek için La ilahe illallah demeliyiz. Gösterişten, eyyamcılıktan… Çoğunluğa uymaktan, çıkar elde etme düşüncesinden kalplerimize arındırmalıyız. La ilaha illallahımızda doğrulardan, sadıklardan olmalıyız. Kim Allah'ın rızasını umarak kelimeyi tevhidi söylerse Allah ateşi ona haram kılar. Buhari, Müslim. Her kim kalbinden sıdıkla Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun elçisi olduğuna şahitlik ederse Allah ateşi ona haram kılar. Buhari, Müslim. Allah rızası dışında amaçlar gücülerek söylenen la ilahe illallah faydasızdır. Kişiyi şirkten ve ateşten korumaz, tevhide ve rızai ilahiye ulaştırmaz. Sadık ve ihlasla söylenen la ilahe illallah sahibini doğruluk ve samimiyete yönlendirir. Sözü, amelini, ameli sözünü tasdik eder. Hayatında bütünlük olur. Davasında, mücadelesinde, mesleğinde, evinde Komşuluk ilişkisinde La İlahe illallah'ın eserleri görünür. Allah, tevhidinde sadık olanları şöyle vasfeder. İyilik, yüzünüzü doğu ya da batı cihetine dönmeniz değildir. Gerçek anlamda iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve nebilere inananların sevmesine rağmen malı yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve kölelere verenlerin namaz kılıp, zekatı verenlerin, söz verdiklerinde sözlerine bağlı kalanların, fakirlik, hastalık ve savaş zamanında sabredenlerin yaptığıdır. İşte bunlar, sadık olanlardır. Bunlar, takva sahiplerinin ta kendileri derler. Bakara Suresi 177 Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, Allah'la yaptıkları sözleşmeye sadık kaldılar. Onlardan kimisi, adanı yerine getirdi, şehit oldu kimisi beklemektedir. Kesinlikle sözlerini değiştirmemişlerdir. Allah, sadık olanları, doğrulukları nedeniyle mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edip, dilerse tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz ki Allah, günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan gafur, kullarına karşı merhametli olan rahimdir. Ahsap Suresi 23-24 Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Rasûlüne iman etmiş, sonra da şüpheye düşmeden Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad etmişlerdir. Bunlar sadık olanların ta kendileridirler. Hucurat Suresi 15 Ayrıca fey, yurtlarından çıkarılan ve malları ellerinden alınan, Rablerinin lütuf ve rızasını arayan, Allah'a ve Rasûlüne yardım eden fakir muhacirlere aittir. İşte onlar, Sadık olanların ta kendileri derler. Haşr Suresi 8 Kıyamet gününde La ilahe illallah'tan faydalanacak olanlar bunlardır. Allah diyecek ki, bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu büyük bir kurtuluştur, kazançtır. Maide Suresi 119 İhlas ve samimiyet olmadan başka amaçlar güderek La İlahe illallah diyenler olabilir. Bununla kelime-i tevhidi bozacak bir amel işledikçe mümin muamelesi görürler. Ancak Allah kalplerindeki niyeti bildiğinden onları ebedi azaba mahkum eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde Müslim muamelesi görmek için La İlahe illallah diyen kalpten inanmayan münafıklar gibi. Şüphesiz ki münafıklar Allah'ı aldattıklarını sanırlar. Oysa onlara mühlet verip azabın gelip çattığı güne kadar onları oyalamakla Allah onları aldatmaktadır. Namaza kalktıkları zaman tembel bir şekilde kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı çok az zikrederler. İman ve küfür arasında tereddüt içindedirler. Ne tam olarak bunlardan, müminlerden ne de onlardandırlar, kafirlerden. Kimi de Allah saptırmışsa sen ona bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinize apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar ateşin en alt tabakasındadırlar. Sen onlar için bir yardımcı da bulamazsın. Tevbe edenler, hatalarını düzeltenler, Allah'a tutunanlar, ve dinlerini içine şirk ve riya karıştırmadan Allah'a halis kılanlar, bunlar münafıklarla değil, müminlerle beraberdirler. Ve Allah, müminlere büyük bir ecir verecektir. Nisa Suresi 142-146 Medine İslam devletinin nimetlerinde yararlanmak için la ilahe illallah diyen, nimet gördükçe İslam'ında sebat eden, musibete uğrayınca dininden dönen bedeviler ve münafıklar gibi, İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah'a kıyısından, köşesinden, şüphe içinde, ayağa sağlam basmadan kulluk eder. Şayet ona bir hayır erişirse, onunla mutmain olur. Ona bir fitne, imtihan erişirse, yüzüstü çevrilir, eski haline döner. Dünyayı da, ahireti de kaybeder. İşte bu, apaçık bir hüsrandır. Haç Suresi 11 İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah'a iman ettik der. Allah'ın dini uğruna eziyete uğradığında da insanların ezasını Allah'ın azabına denk tutar. Şayet Rabbinden bir zafer, yardım gelecek olsa kuşkusuz biz sizinle beraberdik derler. Allah, alemlerin sinesinde olan iman ve nifa en iyi bilen değil midir? Kesinlikle Allah, iman edenleri de, münafıkları da bilir ve imtihanlarla insanların da bilmesini sağlar. Ankebut Suresi 10-11 İnanmak ve teslim olmak için değil, çoğunluğa uymak için la ilahe illallah diyenler gibi. Kul kabre konunca ona iki melek gelir. Bu adam Muhammed hakkında ne dersin diye sual ederler. Mü'min der ki, şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve rasulüdür. Münafık ve kafir der ki, bilmiyorum ben insanlar ne söylüyorsa onu söylüyordum. Buhari Doğruluk ve ihlası nasıl anlarız? Yaşadığımız her imtihan, ihlas ve sadakatimizi ölçmek için bir fırsattır. Çünkü Allah, doğruyla yalancıyı, pisle temizi, ahiret yurdunu isteyenle dünyayı isteyeni imtihanlarla açığa çıkarır. Yoksa insanlar, iman ettik dedikten sonra, imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki onlardan öncekileri imtihan ettik. Elbette Allah, Doğru olanları da, yalancıları da bilir. Ve imtihanlarla insanların da bilmesini sağlar. Ankebut Suresi 2-3 Allah, pis de temizi birbirinden ayırmadan, siz müminleri bulunduğunuz hal üzere öylece bırakacak değildir. Ali İmran Suresi 179 Ne mutlu o kimseye ki, imtihan onun imanını arttırır. Sıdkını ve ihlasını pekiştirir. Ve yine ne mutlu o kimseye ki,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 eksiklerini görmeyen, gördüğü eksikliği telafi etmek için bir adım atmayanlarınsa vay haline. Her yıl bir veya iki defa Allah tarafından imtihan edildiklerini, buna rağmen tevbe etmeyip öğüt almadıklarını görmüyorlar mı? Tevbe Suresi 126. Dini ve dünyevi her imtihanı bir ölçü kabul edip nefis muhasebesi yapalım. İmtihanımızı bir ayna kabul edip tevhidimizi o aynada izleyelim. Unutmayalım. Her imtihan Rabbimizin bir ayetidir ve o ayetleriyle, imtihanlarıyla kullarını terbiye eder. Beşinci şart Bu kelimenin ehlini sevip düşmanlarına buğz etmek. Allah sevgisi Bu sevginin başında Allah'ı sevmek gelir. Onun sevgisi tevhidin astıdır. İman edenler onu her şeyden çok severler. Tüm bu gerçekleri bilmelerine rağmen insanlardan öylesi vardır ki Allah'ın dışında bir takım varlıkları Allah'a denkler, ortaklar edinir de onlara Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgisi ise çok daha kuvvetlidir. Bakara Suresi 165 İman edenler, tevhidlerinin gereği Allah'ı her şeyden çok severler. Ubudiyetin aslı ve gereği budur. Zira tevhid, kalbin, sözün ve organların ibadetinde Allah'ı birlemektir. Sevgi ise kalbin en şerefli ibadetidir. Allah'a yaklaştıran tüm salih amellerin temelinde sevgi vardır. La ilahe illallah sevginin tevhid bulmasıdır. Yalnızca Allah için Allah'ın izin verdiklerini sevmektir. Mü'min Allah'ı sever, Allah'ın sevdiklerini sever, Allah'ın sevilmesini istediklerini sever. Böylece sevginin kaynağında Allah'ı birler. Bir varlığı Allah'ı sever gibi sevmek şirktir. Çünkü Allah'a ait olan bir hakkı, vasfı, bir başkasına vermek, onu bu hakka ortak kılmak olur. Yukarıda zikrettiğimiz ayet bunun en açık kanıtıdır. Allah'ı sever gibi sevdikleri varlıklar, onların Allah'ın dışında edindikleri ortakları, ilahlarıdır. Orada birbirleriyle tartışarak diyecekler ki, Allah'a yemin olsun ki bizler apaçık bir sapıklık içindeydik. Çünkü sizi, alemlerin Rabbi olan Allah'a denk tutmuş, O'nu sever gibi sizi sevmiş, O'ndan korkar gibi sizden korkmuş, O'na yönelir gibi size tevbe vermiş, O'ndan medet umar gibi sizin himmetinize sığınmış ve O'nun otoritesine boyun eğer gibi sizin yasalarınıza boyun eğmiştik. Şuarah Suresi 96-98 Görüldüğü gibi ateş ehli olan müşrikler, cehennemde tartışmaktadır ilah edindikleri varlıklara ver etmekte, onlara ateş ehli kılan şeyi pişmanlıkla hatırlamaktadırlar. Suç, onları alemlerin Rabbi olan Allah'a denk tutmaktır. Hangi konuda denk tutmuşlardır? Hepimiz biliyoruz ki, onlar yaratanın Allah olduğunu ikrar ediyor ve yaratıcı olarak Allah'ı biliyorlardı. Onların ilahlarını Allah'a denk tutması ibadet konusundaydı. Allah'ın sıfatlarını onlara veriyor, Allah'a yapılması gereken ibadetleri onlara yapıyorlardı. Bakara suresi 165. ayette geçtiği gibi bu denk tutma alanlarından biri de sevgiydi. Ortaklarına Allah'ı sever gibi seviyorlardı. Resul sevgisi Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi gelir. Onun sevgisi Allah'a olan imanın ve kelime-i tevhidin ikinci kısmı olan Muhammed Allah'ın elçisidir buyruğunun gereğidir. De ki, şayet babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, elinize geçen mallar, zarara uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler size Allah'tan, Resulünden ve O'nun yolunda cihattan daha sevimli olursa Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayet etmez. Tevbe Suresi 24 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurur. Nefsim elinde olan Allah'a kasem ederim ki, hiçbiriniz ben ona babasından, evladından ve tüm insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olmaz. Buhari Evet, Allah ve Resulünün sevgisi imanın esasıdır. Allah'ı sevmek, onu seviyorum demekle elde edilmez. Allah onu sevdiğini iddia eden insanlardan ameli olarak ispat istemiştir. De ki, Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan gafur, kullarına karşı merhametli olan Rahim'dir. Ali İmran Suresi 31 Allah'ı sevdiğini iddia eden her insanın, ameli olarak Resulullah’a itaat etmesi şarttır. Bu şart, Allah'ın belirlediği ve kıyamete kadar geçerli olacak bir şarttır. Günümüzde iman ettiğini, Allah'ı sevdiğini iddia edip de Resulullah’ın sünnetine karşı duyarsız kalanlar bu ayetin naslıyla yalanlanmışlardır. Mü'minleri sevmek Bu kelimenin ehli olan mü'minleri sevmek, onlara iman bağıyla bağlanmak da bu şarta dahildir. Kendi için istediğini kardeşi için isteyecek, onun derdiyle dertlenecek, her halükarda onun yardımına koşacak, müslim kardeşini, annesi, babası da olsa müşriklere tercih edecektir. Sizin dostunuz ancak Allah, Resulü, namazı kılıp zekatı veren ve rükû eden mümin kimselerdir. Kim de Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edinirse, şüphesiz ki Allah'ın taraftarları kesinlikle üstün gelecek olanlardır. Maide Suresi 55-56 Yoksa siz Allah'ın aranızdan cihad edenleri, Allah, Resulü ve müminler dışında sırdaş edinmeyenleri açığa çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Tevbe Suresi 16 Hiçbiriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz. Buhari, Müslim. Bu kelimeye düşman olanlara buğz etmek. La ilahe illallah, her şeyiyle Allah'a teslim olmak, ubudiyet kementiyle Allah'a bağlanmaktır. Yerin, göklerin ve hususi olarak kalplerin egemenliğinin Allah'a ait olduğunu kabul ve ilandır. Sevgimize o karar verdiği gibi buğzumuza da o karar verir demektir. La ilahe illallah demek, Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını düşman kabul etmektir. Allah, kendisine şirk koşan müşrikleri, Allah'ın dışında ibadet edilen tağutları, bile bile Hakk'a muhalefet eden Yahudi Hristiyan ehli kitabı düşman edinmemizi ve onlarla dostluk kurmamamızı ister. Onları dost edinenler, Kelime-i Tevhid'in sıhhat şartlarından birini ihlal etmiş olurlar. Allah, bu şartı ihlal edenleri şu vasıflarla niteler. Allah'la arasındaki bağı koparır. Müminler, müminleri bırakıp da, Kafirleri dost edinmesinler. Kim de böyle yaparsa, onunla Allah arasında İslam ve iman adına hiçbir bağ kalmamıştır. âl İmran Suresi 28 Onlarla aynı hükümde olurlar. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim onlara dost edinirse, muhakkak ki o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah, Zalimler topluluğunu hidayet etmez. Maide Suresi 51 Münafıklaşmışlardır. Münafıklara, kendileri için can yakıcı bir azap olduğunu müjdele. Onlar ki, müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet mi arıyorlar? Hiç şüphesiz, izzetin tamamı Allah'a aittir. Nisa Suresi 138-139 Allah'ı, Resulünü, Kitabını ve ahireti inkar etmiş olurlar. Onların birçoğunun kafir olan kimseleri dost edindiğini görürsün. Nefisleri kendilerine kıyamet günü için ne kötü bir şey sundu. Allah onlara öfkelendi ve onlar azabın içinde ebedi kalacaklardır. Şayet Allah'a, Nebi'ye ve O'na indirilene inanmış olsalardı onlara dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıklardır. Maide Suresi 80-81 Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri, aşiretleri dahi olsa, Allah ve Resulü ile sınırlaşan insanlara sevgi beslediğini göremezsin. Mücadele Suresi 22 Allah'a karşı aleyhlerine delil vermişlerdir. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinize apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Nisa suresi 144 Yeryüzünde fitne çıkarmış, bozgunculuk yapmış olurlar. Kafirler de birbirlerinin dostudur. Şayet yapmazsanız, kendi aranızda dostluk edip, onları düşman edinmezseniz, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Enfal suresi 73 Zalim olurlar. Ey iman edenler! Şayet babalarınız ve kardeşleriniz küfrü imana tercih ederlerse onları dost tutmayın. Sizden kim onları dost edinirse işte bunlar zalimlerin ta kendisidir. Tevbe Suresi 23 Yasaklanan Dostluk Kafirleri dost edinmekten kasıt onları dinlerinden ötürü sevmek, batıl dinlerinde onlara yardım etmek ve onların İslam'a karşı savaşlarında onlarla aynı safta yer almaktır. Onlara iyilik yapmak, güzel söz söylemek, hastalandıklarında ziyaret etmek, hediyeleşmek, insani yardım taleplerine icabet etmek, yasaklanan dostluk kapsamında değildir. Allah, sizinle dininizden dolayı savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmanızı ve adaletli davranmanızı size yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Allah, ancak dininizden ötürü sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanları dost edinmenizi size yasaklar. Kim de onları veli dost edinirse, işte bunlar zalimlerin ta kendileridirler. Mümtehine Suresi 8-9 Dikkat edilirse Allah, müşrikleri iki kısma ayırmıştır. İnancımız nedeniyle bizimle savaşan, yurtlarımızdan çıkaran ve onlara yardım edenler. Bunlar, Fiili olarak İslam'la savaşanlar ve onların yardımcılarıdır. Böylelerine sevgi ve dostluk beslemek, imanlarına zulüm bulaştıran, tevhidi ve gereklerini anlamayanların yapacağı bir iştir. Bu üç sınıfa sahip olmayanlarsa davetimizin canlı ve sürekli muhataplarıdır. Sözün, davranışın, muamelenin güzeliyle muamele edilebilir. Allah bunu yasaklamaz. Allah Resulü'nün sünnetinden örnekler. Allah Resulüne hizmet eden bir Yahudi çocuk vardı. Hastalandığında Allah Resulü onu ziyaret etti. Başucuna oturdu ve ona ''Müslim ol'' dedi. Çocuk babasına baktı. Babası ''Ebul Kasım'a itaat et'' dedi. Çocuk İslam oldu. Allah Resulü oradan çıktı. Çıkarken şöyle diyordu. Onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Buhari Ebu Talip ölüm döşeğindeydi. Allah Resulü ona geldi, orada Ebu Cehil, Abdullah bin Ebu Umeyye bin Mughire'yi buldu. Dedi ki, Ey amcacığım, La ilahe illallah de. Allah katında o kelimeyle seni savunayım. Ebu Cehil ve Abdullah ise, Abdülmuttalib'in dinini bırakacak mısın? diye sordular. Allah Resulü ısrarla ona kelime-i tevhidi söylemesini teklif etti. Diğerleri de aynı sözlerini tekrarladılar. Ebu Talib'in son sözü şu oldu. Abdülmuttalib'in dini üzereyim. Buhari, müslim. Ömer, mescidin kapısında ipek bir cübbe gördü. Ey Allah'ın Resulü, bunu satın alsan da, cuma günleri ve heyetler ziyarete geldiğinde giysen, dedi. Allah Resulü buyurdu ki, bunu ahirette nasibi olmayanlar giyer. Daha sonra Allah Resulüne o kumaştan geldi. Bir parçayı Ömer'e verdi. Ömer dedi ki, bu kumaş hakkında o kadar ağır konuşmana rağmen bana ondan mı veriyorsun? Allah Resulü buyurdu ki, onu giy diye vermedim sana. Satıp bir ihtiyacını görmen veya bir başkasına giydirmen için verdim. Ömer, o ipek kumaşı Mekke'de müşrik olan bir kardeşine giydirdi. Buhari, Müslim. Altıncı şart. Bu kelimenin gerekleriyle amel etmek. La ilahe illallah, uluhiyetin Allah'a ispat edilip, onun dışındaki tüm varlıklardan nef yedilmesidir. Uluhiyet, ubudiyettir. Yalnızca Allah'a kulluk edileceğine dair söz vermektir. İçinde ibadet ve kulluk olmayan bir La ilahe illallah kuru bir söz olmaktan öteye geçmez. Bu sözü söylediği halde, salih amellerle Allah'a kulluk yapmayan, söylediği sözü fiilleriyle yalanlamış olur. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Şayet yüz çevirirlerse, Şüphesiz ki Allah, kafirleri sevmez. âl İmran Suresi 32 Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin, onu işitip dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Enfal Suresi 20 La ilahe illallah'ın gerekleri nedir? Onun anlam ve şartlarının delalet ettiği her şeydir. Buraya kadar anlattığımız şeylere inanan, diliyle ikrar eden ama onlarla amel etmeyen, La ilahe illallah'tan faydalanamaz. Çünkü iman edilen şeyler amel olarak hayata yansımaz ve külliyen terk edilirse hiçbir anlam ifade etmez. Örneğin, kanun koyucu olarak Allah'ı kabul etmek ve O'nun tek hüküm sahibi olduğunu kabul etmek ibadettir, Allah'a kulluktur. Bir insan bunu kabul eder ama fiili olarak hayatına yansıtmazsa bu kabul O'na fayda vermez.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 Allah, anlaşmazlık yaşadığı konuda Resul'e başvurmayan veya Nebisi'nin hükmüne razı olmayan hakkında şöyle buyurur. Hayır, Rabbine and ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip, verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65 Allah'ın indirdiği kitaba teslim olmanın gerekliliğini dillendirir, Sonra da onunla hükmetmeyen hakkında şöyle buyurur. Sana, kendinden önceki kitabı doğrulayan ve onun üzerinde denetleyici olan bu kitabı hak olarak indirdik. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen haktan seni saptıracak olan hevalarına, arzularına uyma. Sizden her bir ümmet için bir şeriat ve yol kıldık. Şayet Allah dileseydi sizi şeriatı ve yolu aynı olan tek bir ümmet yapardı. Lakin size verdiklerinde sizleri denemek için şeriat ve yollarınızı farklı kıldı. Öyleyse hayırlarda yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. İhtilaf ettiğiniz şeylerde kimin haklı olduğunu size haber verecektir. Maide Suresi 48 Bu ümmetten olup da Allah'a ve Resulüne itaat sözü veren, sonra bu sözüne bağlı kalmayanlar için şöyle buyurulur. Allah'a ve Resul'e iman ve itaat ettik derler. Sonra onlardan bir grup bu sözlerinin ardından yüz çevirir. Bunlar mü'min değillerdir. Nur Suresi 47 Dikkat edilirse, Allah, iman ve itaat ettik'' dedikten sonra, itaatten yüz çevirenlerin imanını yalanlamıştır. Genel olarak Kur'an'da imanın kabul edilmemesi, yalanlama fiiliyle ifade edilir. İtaatten yüz çevirme ise, yüz çevirmeyle ifade edilir. Bu ayette Allah, İman ve itaatten sonra sadece yüz çevirmeyi zikretmiştir. Bu da, imanları yalanlanan insanların itaatten yüz çevirdiklerinin göstergesidir. Ayeti i kerimede Allah doğrulamadı, namaz da kılmadı, fakat yalanlayıp yüz çevirdi buyurmaktadır. Ayet, doğrulamamanın karşılığında yalanlamayı zikrederken, namaz kılmamanın karşılığındaysa yüz çevirmeyi zikretmiştir. Bu, Yukarıda bahsettiğimiz ayetin açıklamasına delildir. Nur suresinde imanı yalanlanan insanlar imandan değil, itaatten yüz çevirdiklerinden dolayı imanları yalanlanmıştır. Çünkü iman ameldir. Kalpte yer eden inancın organlarla tasdik edilmesidir. Tarihin şahitlik ettiği en çirkin yalan, imanı tasdiye indirgeyen ve ameli önemsizleştiren irca sapkınlığıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İmanı şöyle tefsir eder. Size imanı emrediyorum. İmanın ne demek olduğunu bilir misiniz? İman, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet, namazı kılmak, zekatı eda etmek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetin beşte birini vermektir. Buhari, Müslim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara imanı öğretirken, imanı amelle açıklamıştır. Bu da gösterir ki, iman, kelime-i tevhidin sadece dille söylenmesi değil, bunun salih amelle desteklenmesidir. La ilahe illallahın insana fayda vermesi, onu cennete ulaştırması ve ebedi azaba mahkum olmaktan korumasıdır. İmanlarıyla cennete ulaşanlar, yaptıkları amellerle karşılanır ve onları cennete getirenin, kelime-i tevhide uygun salih ameller olduğu söylenir. Onlara, işte bu, ''Yaptığınız salih amellere karşılık mirasçısı olduğunuz cennettir.'' diye seslenilir. Araf Suresi 4 Onlar ki, melekler güzellikle canlarını aldığında selam olsun size, yaptıklarınız karşılığında cennete girin, derler. Nahl Suresi 32 Rablerinin kendilerine verdiği nimetlerden dolayı mutludurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Amellerinize karşılık afiyetle yiyip için. Tur Suresi 18-19 Bu, cennet kapısında müminin işiteceği karşılaşma cümlesidir. Hepimiz biliriz ki onu oraya getiren La İlahe illallah'tır. Ancak o ameliyle tebrik edilir. Niye? Çünkü kelime-i tevhidin en zor kısmı onunla amel etmek, ona uygun bir hayat yaşamaktır. İnanmak ve inandığını dillendirmek kolaydır. İnandığıyla amel etmekse, ateşten gömlek giymektir. Bu sebeple olsa gerek, Allah en doğrusunu bilir, cennet kapısında ameliyle karşılanacaktır. 7. Şart Bu kelime üzere can vermek. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkup sakının. Yalnızca Müslimler, şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen kullar olarak can verin. Alimran i̇mran Suresi 102 Allah Resulü şöyle buyurur. Kim? Herhangi bir şeye Allah'a şirk koşar halde can verirse ateşe girer. Kim de herhangi bir şeye Allah'a şirk koşmadan can verirse cennete girer. Buhari, Müslim. Kelime-i tevhid'i söylemek ve onun gerekleriyle amel etmiş olmak yetmez. Ondan faydalanabilmek için bu hali korumak ve bu hal üzere can vermek gerekir. Bu da hayat boyu uyanıklık halini ve mücadeleyi gerekli kılar. Zira insi ve cinni şeytanlar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 Kafirlerin boynuna zincirli halkalar geçirdik. Ne yani, yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı? Sebe suresi 33 Şayet güç yetirirlerse, sizi dininizden döndürünceye dek sizinle savaşırlar. Sizden her kim dininden döner ve kafir olarak can verirse, onların amelleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar ateşin ehlidir ve orada ebedi kalacaklardır. Bakara Suresi 217 Kelime-i Tevhid'i korumak için anlamını ve şartlarını şuurlu bir şekilde idrak etmek ve onu bozan unsurlardan sakınmak gerekir. Onun anlamı ve her bir şartı İslam dininin temel rükunlarındandır. Buna göre son nefese dek laya sadık kalmak gerekir. Allah'ın dışında ibadet edilen tağutları, onlara kulluk edenleri ve kulluk biçimlerini reddetmek ve onlardan uzak durmak şarttır. Uluhiyeti yalnızca Allah'a ispat eden, Allah'a sadık kalmak gerekir. Hiçbir şeyi ona ortak koşmadan, hanif bir mümin olarak hayatı, ölümü, tüm ibadetleri Allah'a adamak gerekir. Kelime-i tevhidin delalet ettiği anlama yakinen inanmak ve son nefese kadar şüpheye düşmeden bu inanç üzere sebat etmek gerekir. Bu kelimeyi son nefese dek ihlas ve doğruluktan ayrılmadan, samimiyeti koruyarak söylemek gerekir. Son nefesi verene dek safımızı doğru seçmek, Allah'ın, Resulünün ve müminlerin safında yer almak, Allah'a savaş açan tağutlardan, onlara kulluk yapan müşriklerden, İslam dışında bir dine intisab eden cümle küfür ehlinden beri olmak ve bu hal üzere ölmek gerekir. İlim ve yakın üzere söylediğimiz kelimeyi tevhidin gerektirdiği amelleri bilmek ve son nefese kadar salih amellerle Allah'a kulluk etmek, Allah'a ve Rasûlü'ne itaat etmek gerekir. Allah'ın dinine yardım etmek gerekir. Kelime-i tevhidin anlam ve şartlarını anlayan, onu bozan unsurları da anlamış olur. Allah'tan yardım isteyerek tevhidini korumaya çalışan, Allah tarafından korunur ve yolların en mustakimine hidayet edilir. Çünkü tevhidi koruma ve imana zulüm bulaştırmama gayreti, gayretlerin en şereflisi, kulluğun en yüce mertebelerindendir. Allah böylelerini koruyup yolun en güzeline hidayet edeceğine ve onları emniyette kılacağına söz vermiştir. Bizim yolumuzda cihad edenlere elbette en doğru olan yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah, muhsinlerle, kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanla beraberdir. Ankebut Suresi 69 İman eden ve imanlarına zulüm, şirk bulaştırmayanlar var ya, işte bunlara, Allah'ın azabından emin olma vardır ve onlar hidayete erenlerdir. En'am suresi 82 Bunun yanında bir sebep daha vardır ki, tevhidi korumanın en etkili yoludur. Allah'ın dinine yardım etmek, tevhid davetinin yeryüzünde yayılması için mücadelede bulunmak, ilahi kelimetullah için cihat etmektir. Ey iman edenler! Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder, ve ayaklarınızı sabit kılar. Muhammed Suresi 7 Bu, doğruluğunda hiçbir şüphe olmayan ve gerçekleşmesi kat'i olan ilahi bir vaattir. Her mümin, Allah'ın dinine yardımı ve yardımındaki samimiyeti oranında bu vaatten nasibini alır. Bize düşen Allah Resulü'nün İbn Abbas'a verdiği şu tavsiyeye kulak vermektir. Sen Allah'ı koru ki, Allah da seni korusun. Sen Allah'ı koru ki, Yöneldiğin her yerde onu bulasın. İstediğinde Allah'tan iste. Yardım talep edeceğinde Allah'tan yardım talep et. Tirmizi Allah'ın dinini koruyanlar, Allah tarafından korunacaklardır. Tevhidi koruyanlar, onun için mücadele verenler, canları, malları ve dilleriyle bu davaya destek olanlar, Allah yolunda mücadeleden geri durmayanlar, yöneldikleri her işte Allah'ı ve O'nun yardımını bulacaklardır. Bir insan, Allah'ın koruması altına girdi mi, hiçbir şey ona zarar veremez. Tüm yeryüzü onu saptırmak ve dininden döndürmek için bir araya gelse, yalnızca imanını ve teslimiyetini arttırırlar. Allah kime hidayet ederse, onu saptıracak kimse yoktur. Allah, izzet sahibi, üstün ve intikam sahibi değil midir? Zümer Suresi 37 Tevhid davasına yardım yollarını çoğaltmalı, Allah'ın korumasını hak edene kadar çalışmalıyız. Bu kutlu davaya takdim ettiğimiz her yardım, bize Allah'ın korumasına bir adım daha yaklaştırır, Allah'la olan bağlarımızı sağlamlaştırır. Allah'a tutunmak gerekir. Her kim de Allah'a tutunursa, hiç şüphesiz dosdoğru yola hidayet edilir. âl İmran Suresi 101 Allah'a iman edip, O'na tutunanlara gelince, onları kendinden olan bir rahmete, lütuf ve ihsana dahil edecek ve sonunda Allah'a ulaşacakları dosdoğru yola hidayet edecektir. Nisa Suresi 175 Tevhid davası zordur, çilelidir, çetindir. İnsi ve cinni şeytanların kurduğu sayısız tuzak vardır. Bu uzun ve tehlikeleri çok olan yolda sebat edebilmek için yola sağlam tutunmak gerekir. Hiç şüphesiz tutunulacak en sağlam olan şey Allah'tır. Allah'a tutunmak Kalpten O'na yöneliştir. O'na olan ihtiyacımızın farkında olmaktır. O'nun yardımı ve hidayeti olmadan helak olacağımızı hissetmektir. O'na tutunanların en hayırlısının ifadesiyle, göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma, şuurunda olmaktır. Bu şuur, dua olarak dile, tevekkül olarak kalbe, istikamet olarak amellere yansır. Allah Resulü'nün tüm hayatı, bu tutunma çabasının örnekleriyle doludur. Onun en fazla yaptığı dua şu değil midir? Ey kalpleri evirip çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Tirmizi, onun gün doğumundan ve gün batımından önce yaptığı zikirlere bakın. Hepsi gönülden bir yakarış, içten bir sığınış ve Allah'a tutunma çabasıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duasıyla.